Babil'in en zengin adamı Altın sahibi olmayı arzulayan adam Bansir, Babil'de at arabası yapımıyla geçimini sağlayan bir ustadır. Ve cesareti tümüyle kırılmıştır. Oturduğu yerden evini çevreleyen alçak duvarların ötesinde, sade bir şekilde yapılmış, evine ve atölyesine duran henüz tamamlanmamış at arabasına hüzünle bakar. Sık sık evin açık kapısına çıkan karısı, adamın olduğu yöne doğru attığı sinsi bakışlarla yemek molasının bitmek üzere olduğunu ve işine dönüp yarım kalan at arabasının çivilerini çakarak, yontarak, ciralayarak, boyayarak, tekerleklerin etrafını getir deriyle ispirleyip, bir an evvel hazırlayıp zengin müşterisine götürerek emeğinin karşılığını alması gerektiğini hatırlatır. O, her şeye karşın şişman ve kaslı vücuduyla duvarların üzerinde umursamaz bir şekilde oturur, Yavaş işleyen beyniyle çözüm bulamadığı sorunlarını düşünür. Fırat Vadisi'nin tipik tropikal güneşi acımasızca tepesine vurmakta ve alnında oluşan boncuk boncuk terler damla damla kendilerini aşağı doğru onun göğsüne doğru bırakmaktadır. Evinin ilerisinde kralın sarayını çevreleyen yüksek teraslı duvarlar görünmektedir. Onun ve diğerlerinin sade ama iyi kötü bakımlı ve temiz evleri ise neredeyse gökyüzünü delip geçecek olan bel tapınağının boyalı duvarlarının gölkeminin gölgesinde kalmaktadır. Babil aynen böyledir işte. Görkem ve yoksulluğun karışımı. Göz kamaştıran varsıllık ve haksız yoksulluğun plansız ve sistemsiz bir biçimde kentin koruyucu duvarlarının ardında bir arada yaşadığı bir kenttir. Dönüp bakmaya tenezzül bile etmeyen Varsılların gürültülü at arabalarıyla ayakları çıplak dilencileri olduğu kadar çarıklı tüccarları da itip kalkarak bir köşede topladığını duyar. Kral ile ilgili bir iş olduğunda Varsıllar bile kenara hendeklere çıkarak kralın asma bahçelerini sulamada kullanılacak su dolu ağır keçi postlarının sırtlarını taşıyan kölelere yol açar. Bansir'in kafası kendi sorunlarıyla o kadar doludur ki kalabalık kentin karmaşık gürültüsünü aldırış etmez. Tanıdık bir beklenmedik bir anda tınlaması üzerine düşüncelerinden uzaklaşıp kafasını kaldırır ve müzisyen arkadaşı Kobe'nin duygulu güler yüzü ile karşılaşır. Kobe arkadaşını kusursuz bir biçimde selamlayarak ''Tanrı seni cömertliyle kutsasın sevgili arkadaşım'' diye başlar. Gerçi göründüğü kadarıyla şu ana dek o kadar cömert davranmış ki çalışmaya ihtiyacın yok gibi. Senin yakaladığın şans için seviniyorum. O kadar ki bunu seninle paylaşabilirim. Dükkanda yoğun işlerinle ulaşırken şişkin cüzdanından çıkardığın iki mütevazı şekeri akşamdaki asizadelerin bayramı bitene kadar bana borç vermeni diliyorum. Ve ben de paranın yokluğunu hissetmeden sana geri vereceğime dair söz veriyorum. Bansir ümitsizle cevap vererek, ''Eğer iki şekerim olsaydı hiç kimseye borç veremezdim. Arkadaşlarının arkadaşı sana bile. Hiç kimse geleceğinin garantisini ödünç veremez. En yakın arkadaşına bile.'' Kobe şaşkınlık içinde ne diye sorar. Cüzdanında tek bir şeker bile olmayan bu adamın duvarların üzerinde heykel gibi oturmaya hakkı yok ki. için o at arabasını bitirmiyorsun? Ekmek paranı başka nasıl kazanırsın? Bu benim arkadaşıma benzemiyor. Senin sonsuz enerjine ne oldu? Moralini bozan bir şey mi oldu? Tanrılar başına bir sürü sorun mu sardı? Bansir onaylayarak ''Tanrıların gönderdiği ceza olsa yelek der.'' Bu bir rüya ile başladı. Gereksiz bir rüya. Servet sahibi bir adam idim. Kemerimden sarkan şık cüzdan parayla doluydu. Sahip olduğum şekerleri umarsızca dilencilere dağıtıyor, gümüşler ile karmaşık elbiseler, kendime de arzu ettiğim her şeyi alıyordum. Sahip olduğum altınlar sayesinde geleceğimin garanti altında olduğunu biliyor ve gümüşleri istediğim gibi korkmadan harcıyordum. İçimi inanılmaz bir huzur sarmıştı. Ne çok çalışan bu arkadaşının ne de yüzündeki çizgilerin silindiğini, yerini mutluluğun aydınlattığı karısını tanıyabilirdin. Karım, evliliğimizin ilk günlerindeki gibi gülümsemekteydi. Kobe gerçekten harika bir rüya diye onaylayarak devam eder. Ne için bu kadar harika bir rüya seni duvarın üzerinde heykel gibi oturan asık suratlı birine dönüştürsün ki? Ne için öyle mi? Çünkü sabah kalkıp cüzdanımın ne kadar boş olduğunu hatırlayınca içimi isyan duygusu kapladı. Bu konuyu beraber tartışalım. Tıpkı denizcilerin dediği gibi, biz ikimiz aynı gemide seyahat etmekteyiz. Küçükken bilgi olmayı öğrenmek için rahibe birlikte gittik. Genç adamlar olarak birbirimizin mutluluğunu paylaştık. Yetişkin insanlar olarak ise her zaman yakın arkadaş olduk. Uzun saatler çalışıp kazancımızı istediğimiz gibi harcadık. Geçen yıllarda çok para kazandık. Ama varsıllığın sağladığı mutluluğu yalnızca hayal ettik. Bir koyun kadar aptal mıyız? Dünyanın en varsıl kentinde yaşıyoruz. Gezginlerin söylediğine göre bu kadar zengin bir yel daha yokmuş. Varlıklı görüntümüzün yanı sıra elde avuçta beş kuruşumuz yok. Hayatımızın yarısını ağır bir şekilde çalışarak geçirmiş olmamıza karşın, arkadaşların arkadaşı senin, boş bir cüzdanın var ve bana... İki şeker kadar az bir miktarda parayı bu akşamki asilzadelerin bayramının sonuna kadar borç verebilir misin? Dediğin zaman nasıl bir cevap vermemi bekliyorsun? Şöyle mi dememi istersin? Al. İşte cüzdanım. İçindekileri seninle memnuniyetle paylaşırım. Hayır. İtiraf etmeliyim ki cüzdanım seninki kadar boş. Sorun ne? Biz niçin yemek ve giyim gereksinimlerimizi karşılayabileceğimizden daha çok altın ve gümüşe sahip Bansir ''Oğullarımız onları da düşün.'' diye devam eder. ''Onlar da babalarının izinden gitmeyecekler mi?'' ''Oğullarımız ve aileleri ve oğulları ve onların oğullarının aileleri de yaşamları boyunca altın haznedarlarının odasında yaşayıp bizim gibi ekşi keçi sütü ve yulaf lapasıyla mı ziyafet çekecekler?'' Kobi kafası karışmış bir şekilde ''Bunca yıllık arkadaşlığımız süresince hiç böyle konuştuğunu duymadım Bansir'' der. ''Hayatım boyunca hiç böyle hissetmedim de ondan.'' Gün ağrımasından akşama kadar hiçbir şey durduramazdı beni. En iyi at arabalarını yapmak için uğraşırken belki bir gün tanrıların çabalarımı görüp beni gönenç ile ödüllendireceğini düşünürdüm. Bunu hiçbir zaman yapmadılar ve sonunda bunu hiçbir zaman yapmayacaklarını fark ettim. Her zaman arsa ve sığır sahibi olmayı, şık giysilerim ve dolu bir cüzdanımın olmasını arzu ettim. Tüm gücüm, deneyimim, ve sahip olduğum yetenek ile çalışıp çabalarımın karşılığını almak istiyorum. Bizim diğerlerinden ne eksiğimiz var? Sana soruyorum. Biz niçin varsıların altınlarıyla sahip oldukları şeylere sahip olamıyoruz? Ya da en azından onları paylaşamıyoruz? Kobi bilmiyorum diye yanıt verir. Ben de senin kadar hoşnutsuzum. Müziği niye kazandıklarımın hepsi çabucak bitiveriyor. Ben de sürekli planlar yapıp düşünerek ailemin aç kalmaması için çabalıyorum. Hatta hayallerimdeki büyüklükte bir lir ile müziğimi arzuladığım biçimde icra edip kralın bile hayal edemeyeceği en iyi şekilde çalabilirim. Böyle bir lire sahip olmalısın. Eminim Babil'de hiç kimse onu senin kadar güzel çalıp konuşturamaz. O kadar ki bırak kralı, tanrılar bile dinlemekten büyük zevk alacaktır. Ama her ikimizde kralın köleleri kadar yoksulken ona nasıl sahip olabilirsin? Çanları dinle, geliyorlar. Nehre inen dar sokaktan ağır ağır çıkan yorgun ve ter içinde kalmış yarı çıplak uzun kafileyi gösteriyor. Sırtında taşıdıkları içi su dolu keçi postları yüzünden iki büklüm olarak yan yana beşer kişilik gruplar halinde yürümekteler. Kobi, çanı taşıyan ve yüklü olmayan kafile öncüsünü göstererek ne kadar endamlı der. Kendi ülkesinde ayrıcalıklı bir adam olduğunu görmek hiç de zor değil. Kafilede birçok endamlı adam var. Bansir, en az bizim kadar uzun boylu kuzeyli sarışınlar, güzel yüzlü güneyliler, civar ülkelerden gelen ufak tefek esmer adamlar, günler, yıllar boyunca hep birlikte nehir ve asma bahçeler arasında mekik dokumaktalar. İleriye yönelik ümitleri olmayan, samandan yapılan yataklar, kuru bu battı yulaf lafası, sen hala zalimleri acıyorsun Kobi. Acımak mı? Evet öyle. Yine de bana sahip olduklarımız ile huzurlu ve eğer bu özgürlük ise ne kadar özgür olduğumuzu hatırlattın. Ne kadar kötü de olsa gerçek olan bu Kobi. Yıllar boyunca köre gibi yaşamak istemiyoruz. İş, iş, iş ve sonuçta elde avuçta hiçbir şey yok. Kobi, diğerlerinin altınları nasıl ve hangi yollardan kazandıklarını öğrenemez miyiz diye sorar. Ban ise düşünceli bir şekilde, sanırım bunu bilenleri araştırarak öğrenmemiz gereken bir sır var der. ''Bugün'' dedi Kobe. ''Altın kaplamaları at arabasını süren eski arkadaşımız Arkad'ın yanına geçtim. Şunu söylemeliyim ki onun mevkinde olan birçok insanın yapacağı gibi benim gibi yoksul biriyle konuşmak yerine yalnızca el sallayarak etrafta bizi izleyenlerin görebileceği şekilde müzisyen Kobe'nin selamına cevaben el sallayıp sözce dostça gülümsedi. Bansir düşünceli bir şekilde Babil'in en zengin adamı olduğu iddia ediliyor.'' dedi. Kobi ise o kadar zengin ki kralın hazine işleri için ondan altın yardımı yapmasını beklediği söyleniyor der. Bansir o kadar mı diye arkadaşının sözünü keser ve korkarım ki gece ona karanlıkta yastasam cüzdanını çalmaktan kendim alamam diye devam eder. Kobi saçma diyerek azarlar. Bir adamın zenginliği cüzdanından ibaret değildir. Eğer onu dolduracak altın kaynağı yoksa şiş bir cüzdan çok çabuk boşalır. Arkadın öyle bir geliri var ki parasını ne kadar özgürce harcarsa harcasın cüzdanı her zaman dolup taşmaktadır. Bansir birden bile sağlam bir gelir hepsi bu mu der. Öyle bir gelirim olsun ki duvar üzerinde de otursam uzak diyarlara da seyahat etsem sürekli olarak cüzdanıma doğru aksın isterim. Eminim Arkad bir adamın nasıl gelir sahibi olacağını biliyordur. Benim gibi anlama kıtlı olan birine öğretilecek bir şey mi bu sence? Kobe ''Bilgilerini oğlu Nomasir'e aktardı.'' diye yanıt verdi. Hand'a söylenilene göre Nomasir, babasından maddi yardım almadan Nineveh'e gidip o kentin en varsıl adamlarından biri olmadı mı? Kobe sayende aklıma fevkalade bir fikir geldi. Bansir'in gözlerinin içi parlar. ''En iyi arkadaştan ki Arkad her zaman öyleydi, deneyimleriyle ilgili tavsiye etmenin bedeli yoktur herhalde.'' Cüzdanlarımız, geçen seneki şahin yuvası kadar boşta olsa bu bizi alıkoymamalı. Altın ile çevrili insanların arasında yoksul bir şekilde yaşamaktan usandık artık. Biz de serbest sahibi adamlar olmak istiyoruz. Haydi, gel, arkata gidip nasıl gelir sahibi olabileceğimizi soralım. Gerçek bir ilham kaynağısın Mansir. Olayları farklı bir açıdan görmemi sağladın. Biraz bile olsa bu zamana kadar niçin varlık sahibi olamadığımızı anladım bunu hiçbir zaman yeteri kadar arzulamadık. Sen sabırla en iyisi için uğraşarak Babil'deki en sağlam at arabasını yapmak istedin ve böylelikle yapabileceğin en iyisini yaparak başarılı oldun. Ben ise usta bir lir çalgısı olabilmek için uğraştım ve başardım. Tüm çabalarımızı bu alanlarda harcayarak başarılı olduk. Tanrı yaptığımız bu işlere devam etmemize razı oldu ve şimdi sonunda güneş ışınları kadar parlak ışığı gördük. Bizim daha çok öğrenip zengin olmamızı istedi. Farklı bir açıdan bakarak arzularımızı gerçekleştirmenin onurlu yollarını bulacağız. Bansir büyük bir istekle haydi hemen bugün Arkad'a gidelim dedi. Hatta durumları bizden farklı olmayan diğer çocukluk arkadaşlarımızla da haber verelim ki onlar da Arkad'ın vereceği bilgilerden yararlansınlar. Bansir sen çok düşünceli ve iyi kalpli bir insansın ve bu yüzden birçok arkadaşın var. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hemen bugün gidelim. Ve onları da beraberimizle götürelim. Babil'in en zengin adamı Eski Babil'de bir zamanlar arka tadında çok varsıl bir adam yaşardı. Servetiyle her yerde ün salmıştı. Ve aynı zamanda cömertliğiyle de önlüydü. Kendi merhamet anlayışına göre eli açıktı. Ailesi için eli açıktı. Kişisel harcamalar için cömertti. Ama bununla birlikte harcadıklarının çok daha fazlası her yıl servetine eklenmekteydi. Çocukluk zamanından kalan bazı arkadaşları gelip ona şöyle dediler. Arkad sen bizden daha şanslısın. Biz ayakta kalabilmek için mücadele verirken sen Babil'in en varsıl adamı oldun. Biz ailelerimize eli yüzü düzgün giysiler giydirmek ve onları olabildiğince doyurmak için uğraşırken sen en iyi giysileri giyip az bulunan yemeklerin keyfini çıkarıyorsun. Fakat bir zamanlar eşit şartlarda yaşıyorduk. Aynı öğretmenden eğitim aldık, aynı oyunları oynadık ve ne oynadığımız oyunlar ne de aldığımız eğitim süresince hiçbir zaman bizden daha akıllı değildin. Ve bu süre içinde sen ancak bizim kadar itibar sahibi bir vatandaş olabildin. Gördüğümüz kadarıyla ne daha fazla çalıştın ne de daha güvenilir olabildin. Peki o zaman neden bu kötü kadar seni bizden ayırıp hayatın güzel yanlarını yaşamanı sağlarken... Eşit haklara sahip olan bizleri dışladı, bunun üzerine arkad itiraz ederek, küçüklüğünüzden beri sade bir yaşamdan fazlasını istememenizin nedeni ya varlığa giden yolun kurallarını öğrenmeyi becerememiş ya da gözlemleyememiş olmanızdır der. Buna karşın hak edilmemiş altın yağdırdığı insanların hayatını alt üst etmektedir. Ahlaksız savurganlar altınlarını israf edip yenemedikleri istek ile yaşamlarından hoşnut olamazlar. İltimas gösterdiği diğer kişilerse yitirdiğini yerine koyamayacağını bildiğinden, sahip olduğu varlığı harcamaktan korkup pinti kişilere dönüşerek birikim sahibi olurlar. Bunun da ötesinde hırsızlardan endişe duyarak kendileri gizli bir sefalet içinde bir hayata mahkum ederler. Diğerleri ki herhalde vardır, hak edilmemiş altını katlayarak mutlu ve refah içinde vatandaşlar olarak hayatlarını sürdürürler. Söylentiler doğrultusunu öğrendiğim kadarıyla bunların sayısı çok azdır. Sen bir anda varlık sahibi olan varis... Böyle olup olmadığını yaşayıp kendin gör. Arkadaşları tanıdıkları varislerin de varlıklarıyla bu tarz sorunları olduğunu kabul eder ve ona bu kadar yüklü bir varlığa nasıl sahip olduğunu anlatması için ricada bulunurlar. O da devam eder. Gençliğim süresince çevremi gözlemleyip mutluluk ve huzur veren tüm güzel şeyleri gördüm ve elde edilen varlığın tüm bu güzel şeylerin daha kalıcı olmasını sağladığını fark ettim. Servet güç demektir. Servet ile birçok şeye sahip olmak mümkündür. Evini en pahalı mobilyalar ile süsleyebilirler, uzak denizlere yelken açabilirler, uzak diyarların farklı lezzetleriyle ziyafet çekebilirler. Altın işleyicisinin ve taş parlatıcısının ziynetlerini satın alabilirler. Tanrılar için muazzam tapınaklar bile yapabilirler. Bunları ve daha birçok şeyi haz duymak ve ruhlarını rahatlatmak için yaparlar. Ve bunları fark ettiğimde hayata benim payıma düşen güzelliklere sahip çıkacağıma dair kendime söz verdim. Diğerleri gibi bir kenara çekilip, zenginlerin hayatının tadını çıkarmalarını hasetle izlemeyecektim. Ucuz kıyafetler giyerek namuslu görünmeye razı olmayacaktım. Yoksul bir adamın sahip olduklarıyla tatmin olmayacaktım. Aksine bu güzellikler şölenine davet edilmemi sağlayacaktım. Bildiğin üzere mütevazi bir tüccarın oğlu olarak, miras ümidi olmayan kalabalık bir ailenin bireyi olmak ve açıkça dile getirdiğin gibi, üstün güç ve akıl ile yaratılmamış olduğumu fark ederek, isteklerime sahip olabilmem için zaman ve çalışmaya ihtiyacım olduğuna karar verdim. Zaman açısından tüm erkeklerin bol miktarda boş zamanı vardır. Gurur duyduğumuz tek şeyin sahip olduğumuz aileler olduğunu iddia ederseniz de, siz her biriniz varlıklı olmak için yeteri kadar zaman harcadınız. Çalışma deyince deneyimli öğretmenlerimiz bize çalışmanın iki biçimde olduğunu öğretmedi mi? Biri öğrendiğimiz ve bildiğimiz şeylerle yetinmek, Diğeri ise bilmediğimiz şeyleri öğrenmenin yollarını bilmek değil mi? Böylelikle servet sahibi olmanın yollarını bulmaya ve bulduktan sonra da bunu görev edinerek en iyi şekilde yapmaya karar verdim. Güneşin aydınlığından yararlanmanın keyfini çıkarmamız akıllıca değil mi? Çünkü zaten ruhlar aleminin karanlığına doğru hareket ettiğimiz zaman üzerimize yeteri kadar yükün çökmeyecek mi? Devlet arşivinde iş buldum ve her gün saatlerce toprak levhalarla çalıştım. Haftalar ve aylar boyunca çalıştım. Ama yine de fazla para kazanamadım. Yiyecek ve giyim ve hatırlayamadığım daha birçok şey tüm gelirimin erip bitmesine sebep oldu. Ama azmim beni hiç terk etmedi. Ve bir gün ödünç para veren kişi, Algamış, belediye binasına gelip 9. kanundan bir kopya istedi. Ve şöyle dedi, ''Bunu iki gün içinde almalıyım. Ve eğer iki gün içinde biterse sana iki bakır para vereceğim. Yoğun bir şekilde çalıştım.'' Ama o kanun o kadar uzundu ki Algamış döndüğünde siparişi tamamlanmamıştı. O kadar kızmıştı ki eğer onun kölesi olsaydım kesin beni döverdi. Ama belediye başkanının beni incitmesine izin vermeyeceğini bildiğimden hiç korkmadan ve bunun sağladığı güvenle ona şöyle dedim. Algamış sen çok zengin bir adamsın. Eğer bana da zengin olmanın yolunu söylersen bütün gece oturup oyma işlemine devam eder sabahın ilk ışıklarıyla tamamlamış olurum. Gülümseyerek sen düzenbazın tekisin ama biz buna pazarlık etmek diyelim dedi. Sırtımın sızlamasına ve fitilin başımı ağrıtmasına rağmen gözlerim yorulana kadar gece boyunca oyma işlemine devam ettim. Ama gün doğumunda geldiğinde tabiralar hazırdı. Şimdi dedim, bana söz verdiğin şeyi anlat bakalım. Nazik bir şekilde sen pazarlığımızın kendi bölümünü yerine getirdin oğlum. Ve şimdi ben kendi sözümü yerine getirmeye hazırım. Bilmek istediğin şeyleri sana anlatacağım. Çünkü artık yaşlanıyorum ve yaşlı bir dil geveze olur. Ve gençler yaşlılara gelip tavsiyelerini istediği zaman yılların deneyimiyle karşılaşırlar. Ama gençler genellikle yaşlıların geçmişle ilgili tavsiyelerde bulunduğunu düşünerek bunlardan yararlanmazlar. Unutma ki bugün parlayan güneş, baban doğduğunda parlayan güneş ile aynıdır. Ve son torunun ölene kadar da parlamaya devam edecektir. Gençliğin düşünceleri diyerek devam etti. Gökyüzünü sık sık aydınlatan ama sürekli parlamayan meteorlara benzer. Yaşlıların sahip olduğu ilim ise sürekli olarak parlayan ve hatta bir denizcinin güvenip rotasını ona göre aydınlattığı sabit yıldızlar gibidir. Söylediklerimi aklında tut. Çünkü eğer unutursan sana anlatacağım gerçekleri kavrayamazsın ve bütün gece boşuna çalıştığını düşünürsün. Ve sonra saçlarla kaplı alnının altından kurnazca bana bakarak alçak ama etkili bir ses tonuyla şöyle dedi. Servete doğru giden yolu kazancımın bir kısmının bana ait olduğuna karar verdiğim zaman buldum. Ve sen de öyle yapacaksın. Başka hiçbir şey söylemeden delip geçtiğini hissettiğim bakışlarına devam etti. Hepsi bu mu diye sordum. Hepsi bu mu diye sorduğun şey bir çobanın etrafına borç verebilecek kadar zengin olmasını sağladı diye cevap verdi. Ama kazandıklarımın hepsi benim değil mi zaten? Bunları bir yana bırak diye de yanıt verdi. Terziye ödeme yapmıyor musun? Sandaletleri alırken ödeme yapmıyor musun? Yediğin şeyler için para harcamıyor musun? Babil'de para harcamadan yaşayabilir misin? Geçen ayki kazancından ne kadar kaldı? Geçen yıldan ne kadar birikimin var? Aptal. Kendinden başka herkese ödeme yapıyorsun. Sen bir ahmaksın. Çünkü başkaları için çalışıyorsun. Ayrıca bir köle gibi patronun emrinde çalışıp verdiği yiyecek ve giyecek parasına razı oluyorsun. Kazandıklarının onda birini kendine ayırmış olsaydın Hesap et bakalım, 10 yılda ne kadar birikimin olurdu? Matematik bilgim beni yanıtmadı ve yanıtladım. Bir yıldan kazandığım kadar. Tam olarak doğru değil diyerek sert biçimde cevap verdi. Bir kenara koyduğunu altın, emrinde çalışacak bir köle demektir. Onun kazandığı her bakır senin için kazanılacak üründür. Birikimlerinin ve onun ürünlerini kazandırmalı ki tüm bunlar şiddetle arzu ettiğin zenginliğe sahip olmana yardımcı olabilsin. Sabaha kadar çalışman karşılığında seni kandırdığımı zannediyorsun ama der ve devam eder. Eğer sana sunduğum gerçekleri kavrayacak kadar akıllıysan emeğinin bin kat fazlasını verdiğimi anlayacaksın. Kazancın ne kadar az olursa olsun kendin için ayıracağın miktar gelirin en az onda biri kadar olmalıdır. Kendini ayıracağın miktar yapabileceğinin en iyisi olmalıdır. Önce kendini ödeme yap. Terzi ve ayakkabıcıdan satın aldıklarını ödeyebileceğinden fazlası olmasın ki yemek giderleri, verdiğin sadakalar... Ve ödediğin cezalar için de yeterli miktarda para ayırma imkanın olsun. Servet de aynı bir ağaç gibi. Büyümeye fidan olarak başlar. Biriktireceğin ilk bakır servet ağacının büyümesini sağlayacak bir fidan olsun. Fidanı ne kadar kısa sürede dikersen ağacın da o kadar çabuk büyür. O ağacı ne kadar güvenli ve sürekli olarak birikimleriyle beslersen onun gölgesi altında uzanma keyfini o kadar çabuk sürersin diyerek levhalarını alıp uzaklaştı. Bana anlattıklarını çok düşündüm, mantıklı geldi ve denemeye karar verdim. Her ödeme zamanında aldığım 10 bakırdan birini ayırıp sakladım ve garip olan daha önce olduğundan fazla sıkıntı çekmedim. Onun eksikliğinde idare etmeye çalışırken bazı değişiklikler fark ettim. Birikimlerimin çoğaldığını gördükçe heyecanlanıp tüccarların sattığı fenik ellerden deve ve gemilerle getirilen eşyalardan almak istedim. Ama her seferinde akıllıca davranarak vazgeçtim. 12 ay sonra Algamış geri döndü ve geçtiğimiz yıl boyunca kazandıklarının en az onda birini kendin için ayırdın mı oğlum diye sordu. Gurur içinde evet efendim ayırdım dedim. Gülümseyerek bu iyi işte dedi ve onları ne yaptın diye sordu. Deniz aşırı seyahate çıkan ve bana tireden fenlik elleri mücevherlerinden getireceğini söyleyen tuğlacı Azmur'a verdim. Döndüğünde bunları yüksek fiyatlara satıp kazancı paylaşacağız. Bunları bütün enayiler denemeli diye homurdandı. Mücevherler hakkında niçin bir tuğlacının sözüne güvendin ki? Yıldızlar hakkında bilgi almak için fırına mı gidersin? Hayır, bence eğer aklın biraz olsun çalışıyorsa, astroloğa gidersin. Birikimlerin gitti genç adam. Servet ağacının köklerinden tutup fırlattın. Ama bir tane daha ekebilirsin. Tekrar dene. Ama eğer mücevherlerle ilgili bilgi istiyorsan, bu sefer mücevher tüccarına git. Koyunlar hakkında bilgi edinmek istiyorsan bir çobana git. Bedava olarak verilen tek şey tavsiyedir. Ama dikkat et aldığın şey işe yarasın. Deneyimsiz birinden tavsiye alan kişi onların verdiği yanlış fikirlerin bedelini birikimleriyle öder. Diyerek uzaklara doğru gitti. Ve söylediği gibi oldu. Fenikeli alçaklar azmura kıymetli mücevher görüntüsünde değersiz cam parçalarını satmışlar. Ama algam işin tavsiyesi üzerine tekrar her onda bir bakır biriktirmeye başladım. Bunu alışkanlık haline getirdim. Ve artık hiç zorlanmıyordum. Algamiş 12 ay sonra yeniden geldi ve katiplerin odasında beni buldu. Seni en son gördüğümden bu yana herhangi bir gelişme var mı? Sürekli olarak kendime para ayırdım diye yanıt verdim. Bronz alması için birikimlerimi kalkan imalatçısı Agere'ye emanet ettim ve her 4 ayda bir bana kira ediyor. Bu iyi, peki gelen kirayı ne yapıyorsun? Baharatlı kek ve bal ile ziyafet çekiyorum. Kendime kırmızı bir ceket aldım ve bir gün kendime binebileceğim genç bir eşek alacağım. Algamiş buna gülerek, birikimlerin ürünlerini yiyorsun, onların senin için çalışmasını nasıl beklersin? Onların senin için çalışacak ürünleri nasıl olacak? Pişmanlık duymadan istediğin kadar ziyafet çekebilmek için önce kendine altından bir ordu kur diyerek tekrar uzaklaştı. İki sene boyunca ben de onu hiç görmemiştim. Yüzünde belirlen derin çizgiler ve aşağı doğru sarkan gözleriyle çok yaşlanmış bir adam olarak yeniden geldi ve bana şöyle dedi. Arkat, hayal ettiğin servete kavuşmadın mı? Ve ben cevap verdim. Henüz hepsine değil ama sahip olduğum bazıları var daha çok kazandırıyor ve onun ürünleri de daha çok kazandırıyor. Hala tuğlacıların tavsiyelerini dinliyor musun diye sordu. Tuğla yapımıyla ilgili tavsiyeler veriyorlar diye sert bir şekilde yanıt verdim. Arkat diye devam etti. Derslerine iyi çalıştın. Önce kazancından daha az iletilmeyi öğrendin. Ondan sonra kendi deneyimlerini paylaşmak isteyen uzmanlardan tavsiye almayı öğrendin. Ve son olarak da altına senin için çalışmasını öğrettin. Nasıl para sahibi olunacağını, bu paranın nasıl tutulacağını ve nasıl kullanacağını öğrendin. Bu yüzden sen güvenlilik açısından bir uzmansın. Ben yaşlanıyorum. Oğullarım kazanmayı değil sadece harcamayı düşünüyor. İşlerim çok iyi durumda ve gözüm arkada kalacak diye çok korkuyorum. Eğer Nipur'a gelip topraklarımla ilgilirsen seni ortağım yaparım ve seninle mal varlığımı paylaşırım. Ve Nipur'a giderek çok büyük olan malların idaresini aldım. İhtiras içinde olduğumdan ve serveti başarılı bir şekilde yönetmenin üç koronunu öğrendiğimden kısa sürede mal varlığımın değerini çokça arttırdım. Çok daha varsıl oldum ve algam işin ruhu karanlığa doğru yola çıkınca daha önceden yasal olarak hazırlattığı üzere tüm servetinin ortağı oldum. Arkad konuşmaya devam etti ve hikayesini bitirince arkadaşlarından biri ''Algam işin senin varisi yapmış olması büyük şans.'' Yedi. ''Tek şansım onunla tanışmadan önce zengin olmayı istememdir. Dört yıl boyunca kazandığımın onda birini bir kenara koyarak arzularımı ulaşmaktan ne kadar kararlı olduğumu göstermedim mi?'' Yıllarca inceleyerek tanıdığı balıkları yakalamak için rüzgarın değişik yönden esmesini bekleyip ağlarını onların etrafına atan balıkçıya da mı şanslı diyeceksiniz? Bir diğeri ise istediğin o kadar güçlüymüş ki iki yıl birikimlerini kaybetmene rağmen devam etmişsin. Bu açıdan olağanüstü birisin.'' dedi. Arkat sert biçimde güçlü istek dedi. ''Ne saçma. Sen devenin bile taşıyamayacağı ağır yüklü istek gücüyle bir adam kaldırabilir mi?'' Veya bir adam öküzün bile kımıldatamadığı yükü istek gücüyle yükleyebilir mi? Güçlü istek, saptadığın hedefi yılmaz bir şekilde tamamlamanı sağlayan bir etkendir. Eğer kendime bir hedef saptarsam, önemsiz bir şey de olsa sonuna kadar sürdürürüm. Önemli işler yapabilmek için kendime başka nasıl güvenebilirim ki? Kendime şöyle mi demeliyim? Yüz gün boyunca köprüden geçip şehre inerken, yoldan bir taş alıp nehre atacağım. Bunu yaparım. Eğer yedinci gün gelip köprüden geçerken bunu yapmayı unutursam kendime yarın iki taş birden atarım. Bu da işimi görür demem. Bunun yerine izleri takip ederek o taşı o gün atarım. Veya yirminci günde biri arkat bu çok gereksiz. Her gün taş atmak ne işine yarıyor bir sefer avuçlayarak at ve bu işten kurtul. Hayır bunu ne düşünür ne de yaparım. Bir hedef belirlediğim zaman o işi bitiririm. Bu yüzden zor ve pratik olmayan hedefler seçmemeye özen gösteriyorum. Çünkü rahat olmayı seviyorum. Başka bir arkadaşı şöyle der. Eğer söylediğin doğru ise ki öyle görünüyor, makul olmak gerek. Bu kadar kolay olması çok saçma. Çünkü bunu herkes uygularsa etrafta yeteri kadar zenginlik olmaz. Arkad, zenginlik erkeklerin enerji harcadıkları her yerde büyüme gösterir. Diyerek cevap verdi. Eğer zengin adam kendine yeni bir saray yaptırırsa, ödeydiği altın sarfedilmiş mi olur? Hayır, bir kısmını tuğlacı, inşaatçı ve ustalar alır. Ve evin inşaatında görevli olan herkes altından payına düşeni alır. Yine de saray tamamlandığında yapılan tüm masraflara değmez mi? Sarayın inşa edildiği arsa orada olduğu için daha fazlasını hak etmiyor mu? Bitişiğindeki arsa orada olduğu için daha fazlasını hak etmiyor mu? Servet sihirli yollarla büyür. Limitini hiç de önceden tahmin edemez. Fenikeller ticari gemilerinden gelen servet ile çorak sahillerde önemli şehirler kurmadılar mı? Diğer bir arkadaşı ise... Peki, bize zengin olmamız için ne yapmamızı öneriyorsun diye sorar. Yıllar çabuk geçti ve biz artık eskisi gibi genç adamlar değiliz. Ve geçmiş yıllardan başka sahip olduğumuz tek bir şey bile yok. Size algım için kazandığımın bir kısmını kendim için saklayacağım yönetimini uygulamanızı öneririm. Bunu kendinize sabah uyanır uyanmaz söyleyin. Akşamüstü söyleyin. Gece söyleyin. Her gün. Her saat söyleyin. Bu kelimeleri gökyüzünde ateşlenen kelimeler olarak yineleyin. Bu düşüncenin sizi etkilemesini sağlayın. İçiniz bu düşünceyle dolsun. Ve hangi kısmı aklınıza yatıyorsa onu kullanın. Biriktireceğiniz paranın gelirinizin en az onda biri olmasını sağlayın ve bir kenara koyun. Gerekirse bunu yapmak için diğer harcamalarınızı gözden geçirin. Ama ilk sırada bu olsun. Kısa sürede içinde yalnızca size ait olan bir hazineye sahip olmanın ne kadar güzel olduğunu fark edeceksiniz. Bu hazinenin miktarı çoğaldıkça sizi daha fazla teşvik edecektir. Yeni hayat sevincinizi size heyecanlandıracak. daha çok çaba göstererek daha fazla kazanmak isteyeceksiniz. Kazancınız arttıkça kendiniz için ayırdığınız miktar değişmeyecek mi? Daha sonra hazinenizin sizin için çalışmasını sağlayacaksınız. Onu köleniz yapacaksınız. Onun ürünlerinin ve onun da ürünlerinin sizin için çalışmalarını sağlayacaksınız. Geleceğiniz için gelir temin edin. Yaşlılara bakın ve ileride onlardan biri olacağınızı unutmayın. Bu yüzden hazinenizi büyük bir dikkat ile değerlendirin ki eriyip gitmesin. Aşırı faiz oranlı kazançlar, aldatıcı sirenlerin tedbirsiz gemicileri kayalara doğru çekip pişmanlık duymalarına ve kayıp vermelerine sebep olması gibidir. Tedbirli olan adam bu kadar önemli bir amaç için daha fazla maddi beklentiler olduğunu bildiğinden erteleme yapmaz. Akıllı adamlara danışmakta yarar var. Günlük işi para olan adamlardan tavsiye almaya bak. Birikimlerinin tuğlacı azmura emanet ederek yaptığım hata gibisini yapmamak için bırakın paranızı korum altına alsınlar. Küçük ve ucuz atlatılmış bir hata büyük risklerden çok daha iyidir. Yaşarken hayatın keyfini çıkarın. Aşırıya kaçarak gereğinden fazla para biriktirmeyin. Eğer kazandığınızın onda birini rahatlıkla biriktiriyorsanız bu miktarla yetinmesini bilin. Gelirinize göre yaşayın ve cimrileşip para harcamaktan korkmayın. Yaşam yapmaya değer eğlenceli şeylerle güzel ve mükemmeldir. Arkadaşları teşekkür edip gider. Bazıları hayal gücü olmadığından söylenenleri anlayamadığı için sessiz kalır. Bazıları alaycıdır. Çünkü bu kadar varsal bilinin kendisi kadar şanslı olmayan eski arkadaşlarıyla servetini paylaşması gerektiğini düşünürler. Ama bazılarının ise gözleri yeni bir ümitle parlar. Çünkü onlar... Algamış'ın katip odasına dönme nedenlerinin karanlıktan aydınlığa doğru gitmek için çabalayan adamı izlemek olduğunu fark etmişlerdir. O adam ışığı bulduğunda ise onu bekleyen bir yer vardır. Orası da ona aittir ve o kendi mantığını kavrayana fırsatlara hazır olana kadar hiç kimse tarafından doldurulamaz. Daha sonra sıkça ziyaretine gittikleri arkad tarafından memnuniyetle karşılanırlar. Tecrübeli adamların yapmaktan her zaman hoşlandığı gibi onlara danışmanlık yaparak akıl verir. Ve onlara destek olup birikimleriyle kar edecek doğru yatırımlar yapmalarına yardımcı olur. Bu adamların dönüm noktası ise algam işin arkata, arkatın da onlara ilettiği doğruları fark ettikleri gün olur. Kazancının bir kısmı senin olmalı. Babil'in en zengin adamı. Bir cüzdanı doldurmaya dair yedi yöntem. Babil'in ihtişamı sürmektedir. Muhteşem varlığıyla yıllar boyunca en zengin kent olarak itibar görmüştür. Ama bu her zaman da böyle olmaz. Babil'in serveti, halkının akıllı olmasından kaynaklanmaktadır. Öncelikle varlıkta olmayı öğrenirler. Muhteşem kral Sargon, düşmanı Elamitesi yenip Babil'e döndüğünde çok ciddi bir durumla karşılaşır. Krala bu durumu saray katibi şöyle anlatır. Siz majestelerimizin yaptırdığı sulama kanalları ve görkemli tapınaklar sayesinde halkımızın uzun yıllar boyunca süren refahı bu inşaatların tamamlanmasıyla sona ermiş ve halkımızın geçim sıkıntısı çekmeye başlamıştır. İşçiler işsiz kaldı, tüccarların müşteri sayısı çok az. Çiftçiler ürünlerini satamıyor çünkü halkın yiyecek alacak kadar altını yok. Kral ise... Peki o muhteşem girişimler için harcadığımız altınlara ne oldu diye sorar. Katip, korkarım ki belirli kişilerde toplandı yanıt verir. Kentimizdeki birkaç zengin adamın servetine eklendi diye ekler. Tıpkı bir keçi sütünün erikten geçtiği gibi, aynı hızda halkımızın çoğunun parmak aralarından süzülüp gitti. Altın kaynağı da akmadığı için halkımızın çoğunun gelir kaynağı kesildi. Kral, bir süre sessiz kalarak düşüncelere dalar ve sonra... Altınların hepsine sahip olan adamların sayısı niçin bu kadar az diye sorar. Katip, çünkü nasıl kazanılacağını biliyorlar diye yanıt verir. Başarılı olan bir adamı ne suçlayabilir ne de dürüst yollarla elde ettiği kazancını elinden alıp daha az yetenekli olanlara verebiliriz. Çünkü adil olmaz. Kral, ama neden diye sorar. Niçin herkes altın kazanmanın yöntemlerini öğrenip zengin olduktan sonra refah içinde yaşamasın ki? Mümkün olabilir ekselansları ama yöntemleri onlara kim öğretecek? Bu kesinlikle papazlar olamaz çünkü onlar para kazanmakla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Kral bu işi ülkemize en iyi bilen kişi kim diye sorar. Majestemiz sorunuz kendisini cevaplıyor. Babil'de en çok serveti toplayan kim? O Arkad benim sadık katibim. Babil'in en zengin adamı o. Yarın sabah onu bana getir. Ertesi gün kralın emrettiği üzere Arkad 3 yıl boyunca çekmiş olduğu sıkıntılara karşın neşeli ve samimi bir şekilde kralın karşısına çıkar. Kral, Arkad diyerek konuşmaya başlar. Babil'in en zengin adamı olduğun doğru mu? Böyle biliniyor majesteleri ve hiç kimse de karşı çıkmıyor. Nasıl bu kadar zengin olabildin? Harika ülkemizin tüm vatandaşlarına sağladığı eşit olanaklardan yararlanarak, Çalışmaya başladığında sahip olduğun hiçbir şey yoktu. Yalnızca zengin olmak için inanılmaz bir arzu duyduğum hepsi bu kadar. Kral, Arkad diyerek devam eder. Nüfusun çoğunluğu kazandığı altını elinde tutmanın yollarını bilmediğinden, para kazanmayı bilen ve parayı yöneten birkaç adam yüzünden kentimizin ekonomik durumu çok kötü. Babil'in dünyanın en zengin kenti olmasını istiyorum. Bunun olabilmesi için ise çoğunluğun varlıkta olması gerekir. Zengin olmanın yollarını herkese öğretmeliyiz. Arkad, zengin olmanın herhangi bir sırrı var mı, öğretilebilir mi? Çok kolay majesteleri. Bir adamın bildiğini diğerlerine de öğretebiliriz. Kralın gözleri parlar. Arkad, duymak istediğim şeyleri söylüyorsun. Kendini bu çok önemli göreve adar mısın? Bilgilerini bir okul dolusu öğretmen aktarırsan, onlar da bu bilgileri diğerlerine aktarabilir... Ve yeteri kadar eğitimli insan olunca çevremdeki değerli makamlar da bu doğruları öğrenebilir değil mi? Arkad, kralı selamlayarak, ben emir vereceğiniz sıradan bir köleyim. Diğer insanların gelişimi ve kralımın şanı için tüm bilgilerimi seve seve aktarırım. Sadık katibiniz bana yüz kişilik bir grup toplasın ki, daha önce de Babil'de hiç kimsenin yapmadığı biçimde onlara cüzdanımı şişiren yedi yöntemi öğreteyim der.'' İki hafta sonra kralın emrine uyularak seçilen yüz kişi eğitim tapanağında toplanıp renkli halkaların üzerinde yarım daire oluşturacak şekilde oturur. Arkad odanın içini garip ve hoş bir kokuyla dolduran kutsal kandilin üzerinde durduğu masanın yanında oturur. Arkad ayağa kalkarken öğrencilerden birisi yanında oturan katılımcıyı dürtüp fısıltıyla ''İşte Babil'in en zengin adamı'' der. Ama o da sizler gibi sıradan bir adam. Arkad, kral tarafından görevlendirilmiş biri olarak diye başlar. Kralın hizmetinde olarak burada karşınızdayım. Bir zamanlar zengin olmayı çok fazla arzulayan yoksul bir genç olduğumdan ve servet sahibi olabilmek için edindiğim gerekli bilgilerden dolayı kral, bu bilgileri sizlere de aktarmamı istedi. En alt düzeyden başlayarak servet sahibi oldum. Sizler ve Babil'deki diğer vatandaşların sahip olduğundan fazlasına sahip değildim. Servetimi koruduğum ilk yer, İyice eskimiş olan cüzdanımdı. İşe yaramaz, boş bir cüzdana sahip olmaktan nefret ediyordum. Şişkin, bol ile şıngırdayan bir cüzdanım olsun istiyordum. Böylelikle boş bir cüzdanı doldurmak için gerekli olan tüm yöntemleri her gün araştırdım. Ve yedi tane buldum. Büyük miktarlarda altın sahibi olmak isteyenlere tavsiye edeceğim boş bir cüzdanı doldurmaya dair yedi yöntemi karşımda toplanan sizlere açıklayacağım. 7 yöntemden her birini 7 gün boyunca günde birer tane olmak üzere anlatacağım. Size vereceğim bilgileri dikkatle dinleyin, bilgileri benimle tartışın, kendi aranızda görüşün. Bu dersleri iyi bir biçimde öğrenirseniz siz de cüzdanlarınıza servet tohumları ekebilirsiniz. Öncelikle hepiniz kendi olanaklarınız doğrultusunda servet sahibi olduğunuz zaman bu doğruları başkalarına da öğretebilecek düzeye gelirsiniz. Cüzdanlarınızı dolduracak yöntemleri sizlere basit bir biçimde aktaracağım. Servet tapınağına giden ilk basamak budur. Bu basamakta ayağı yere sağlam basmayan kişi diğer basamakları çıkamaz. İlk yöntemi anlatmaya başlıyorum. İlk yöntem, cüzdanını doldurmaya başla. Arkad, ikinci sırada oturan düşünceli adamı işaret ederek, ''Sevgili arkadaşım, sen ne iş yapıyorsun?'' diye sorar. Adam, ''Ben'' diye yanıt verir. Bir katibim ve kanunları oyarak toprak levhalara yazıyorum. Sahip olduğum ilk bakırları ben de aynı şekilde kazanmıştım. Servet sahibi olabilmek için sen de benimle aynı fırsatlara sahipsin. Gerilerde oturan kırmızı suratlı adama, ''Rica etsem ekmek paranızı nasıl kazandığınızı söyler misiniz bana?'' diye sorar. ''Ben'' diye yanıt verir. Bir kasabım, çiftçilerin besleyip büyüttüğü keçileri satın alıp kesiyorum. Etlerini ev hanımlarına, Postlarını ise sandalet imalatçılarına satıyorum. Çalıştığın ve para kazandığın için avantajlısın. Ve benim sahip olduklarıma sen de sahip olabilirsin. Böylelikle Arkad para kazanmak için onların yaptığı işleri öğrenir. Ve soruları bittikten sonra şöyle der. Öğrencilerim, gördüğünüz gibi para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır. Ve işçiler bu kaynaklardan akan altınlardan bir kısmını cüzdanlarına doğru yönlendirmektedirler. Böylelikle az ya da çok hepinizin cüzdanına doğru akan bir sikke kaynağı olur, değil mi? Bunun üzerine hepsi onaylar. Arkat, eğer zengin olmak istiyorsanız, sahip olduğunuz iş olanaklarının kaynak olarak görüp, onlardan yararlanarak başlayabilirsiniz. Bu sizce daha kuvvetci olmaz mı diye sorar. Bunun doğruluğunu hepsi onaylarlar. Arkat, kendini yumurta tüccarı diye tanıtan yoksul adama dönerek. Eğer seçtiğin sepetlerden birinin içinde her sabah 10 adet yumurta koyup akşamları 9 tanesini çıkarırsan ne olur diye sorar. Zaman içinde sepetim dolup taşar. Niçin? Çünkü her gün sepetten çıkardığım yumurtalardan bir fazlasını sepete koymuş olurum. Arkat at gülümseyerek sınıfa doğru döner ve aranızda cüzdanı boş olan kimse var mı diye sorar. Önce tuhaf bir şekilde bakarlar sonra gülerler ve sonunda alaycı bir şekilde cüzdanlarını havaya kaldırıp sallarlar. Tamam diyerek devam eder. Şimdi size boş bir cüzdanı doldurmak için öğrendiğim ilk yöntemi anlatacağım. Yumurtacı adama söylediğim gibi yapın. Cüzdanınıza koyduğunuz her 10 sikketen 9'unu kullanmak için geri alın. Kısa süre içinde dolacak olan cüzdanınızın artan ağrını hissetmek sizi mutlu edecektir. Söylediklerimin basitliğiyle alay etmeyin. Çünkü gerçekler her zaman çok basittir. Size servetimi nasıl elde ettiğimi anlatacağımı söylemiştim. Bu şekilde başladım. Ben de isteklerimi gerçekleştirmemi önleyen boş cüzdanımdan nefret ediyordum. Ama koyduğum her 10 sigyenin 9'unu çıkarmaya başlayınca cüzdanım şişmeye başladı. Sizinki de öyle olacak. Şimdi size nedenini bilmediğim gerçek ama garip bir ölçü anlatacağım. Kazandığımın onda ile 9'unu biriktirdiğimde eskiden daha fazla sıkıntı çekmedim. Hatta eskisinden daha kolay kazanır oldum. Gelirinin bir kısmını harcayıp diğerini biriktirenler daha kolay altın sahibi olur. Ve bu kesinlikle bir kuraldır. Ayrıca altın kendini cüzdanı boş olandan sakınır. En çok hangisini arzularsınız? Mücevher, gösteriş, daha kaliteli giysiler, daha çok yiyecek gibi değeri çabuk kaybolan ve unutulan günlük arzulardan mı? Yoksa altın, arsa, hayvan sürüsü, ticaret eşyası gibi kar getiren yatırımlar kalıcı arzulardan mı azalmak istersiniz? Cüzdanınızdan çıkardığınız sikkeler ilkini, Bıraktığınız sikke ise sonraki arzularınızı gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Sevgili öğrencilerim, boş cüzdanımı doldurmak için keşfettiğim ilk yöntem budur. Cüzdanıma koyduğum her 10 sikkeden sadece 9'unu harcadım. Bunu aranızda tartışın. Eğer buna inanmayan herhangi biri olursa yarın toplandığımızda bana bildirin. Babil'in en zengin adamı bir cüzdanı doldurmaya dair ikinci yöntem. Harcamalarınızı kontrol altına alın. İkinci gün arkad öğrencilerine hitap etmeye şöyle başlar. Aranızdan bazıları bana şunu sordu. Eğer bir adamın kazancı zorunlu harcamaları için bile yeterli değilse gelirinin onda biri nasıl birikebilir ki? Dün kaçınızın cüzdanı boştu? Sınıftakiler hepimizin diye yanıt verir. Hepinizin kazancı aynı değil. ...bazıları diğerlerinden daha fazla kazanıyor. Bazılarının bakması gereken daha geniş nüfuslu ailesi var. Ama yine de tüm cüzdanlar eşit oranda boş. Zorunlu harcamalar diye nitelendirdiğimiz şey... ...biz mani olmadıkça gelirlerimizle orantılı olarak artacaktır. Keyif için yaptığınız harcamalarla zorunlu harcamalarınızın birbirinden ayırt etmelisiniz. Mükemmel aileleriniz ile birlikte gelirinizin karşılayabileceğinden daha fazlasını arzu ediyor... Ve bu arzuları olabildiğince git çalışıp tüm gelirinizi harcıyorsunuz. Erkekler her zaman kapasitesinin üzerinde isteği karşılamak da yükümlüdür. Sahip olduğum servetten dolayı tüm arzularımı karşıladığımı düşünüyor olmalısınız. Ama bu yanlış. Zamanımın bir limiti var. Gücümün de öyle. Yolculuk yapacağım mesafelerin limiti var. Yiyeceklerimin limiti var. Keyif aldığım zevklerimin bir, bir limiti var. Tarladaki fidanların onlar için açılan boşluğa göre kök salarak büyüdüğü gibi arzular da karşılandıkça artar. Hepinizin birçok arzusu var ama gerçekleşenlerin sayısı çok daha az. Dikkatlice alışkanlıklarınızı düşünün. Burada en çok karşılaşacak alışkanlık kabul edilmiş olan belirli harcamalardır. Akıllıca davranırsak bu harcamaları en aza indirebilir ya da sıfırlayabiliriz. Parolanız harcanan her sikki için değerinin yüz mislini istemek olsun. Toprak levhaların üzerine harcama yapmanızı gerektiren tüm arzularınızı yazın. Gerekli olanları belirleyin ve gelirinizin yalnızca onda dokuzluk kısmından karşılayabileceklerinizi ayırın. Diğerlerinin üzerini çizip gerçekleştiremeyeceğiniz diğer isteklerinizi ekleyin. Ve sakın pişmanlık duymayın. Gerekli olan bütçeye hesaplarken cüzdanınızı şişirmekte olan onda bire sakın dokunmayın. Bırakın, o sizin gerçekleşmekte olan en önemli arzunuz olsun. Bütçeniz üzerinde çalışmaya devam edin. İşinizi kolaylaştırmak için sürekli olarak ayarlamalar yapın. Şişman cüzdanlarınızı korumak için onu yardımcınız yapın. Bunun üzerine kırmızı ve sarı renkli sabahlık giyen öğrencilerinden bir ayağa kalkıp ben özgür bir adamım, yaşamın güzelliklerini tatmanın hakkım olduğuna inanıyorum ve bu yüzden bütçe yapıp harcamalarımın kısıtlanmasına karşıyım. Bunun zevk aldığım birçok şeyi kısıtlayacağını ve benim ağır yük taşıyan bir hayvandan biraz daha farksız olmamı sağlayacağını düşünüyorum. Arkad, ''Peki arkadaşım, senin bütçeni kim ayarlıyor?'' diye sorar. İtiraz eden adam, ''Ben kendim yapıyorum.'' diye yanıt verir. ''O zaman kendi bütçesini ayarlayan bir yük eşeği olarak yüküne mücevherler, halılar ve ağır altın kütçeleri de ekliyor musun?'' Eğer bunları eklemezsen çölde kullanacağın tahıl, saman ve suyu yükleyeceksin. Bütçe yapmanın nedeni cüzdanı doldurmaya yardımcı olmasıdır. İhtiyaçlarını gidermen için yardımcı olacak ve olabildiğince arzularına ulaşmanı sağlayacaktır. Unutamadığın arzularını fark etmeni sağlayacak, onları sıradan isteklerden ayırt etmene yardımcı olacaktır. Tıpkı karanlık bir mağaraya sızan parlak ışık gibi cüzdanından sızanları göstererek onları durdurmanı, ve daha keskin ve gerekli nedenler için harcamalarını kontrol etmeni sağlayacaktır. Boş bir cüzdanı doldurmanın ikinci yöntemi de bu işte. Harcamaların için bütçe yap ki ihtiyaç ve eğlence harcamalarını rahatlıkla karşılayabilecek olanağa sahip ol. Ve dolayısıyla değerli arzularını gerçekleştirmek için kazancının onda dokuzundan fazlasını harcaman gerekmesin. Üçüncü yöntem. Sahip olduğun altını çoğalt. Üçüncü gün arkaç sınıfına şöyle der. Bir cüzdanın nasıl doğduğunu gördünüz. Kazandığınızın onda birini biriktirmek için kendinizi disipline ettiniz. Sürekli olarak büyüyen birikimlerinizi korumak için harcamalarınızı kontrol altına aldınız. Bundan sonra birikimlerinizi değerlendirmenin ve çoğaltmanın yollarını arayacağız. İnsanın cüzdanında altın taşıması mutluluk verir. Cemir olanı tatmin eder ama hiçbir şey kazandırmaz. Bu işte gelirimizden sağlayacağımız ilk altın ile işe başlarız. Bu altının sağlayacağı kazanç ise birikimlerimizi geliştirecektir. Altınımızı nasıl değerlendireceğiz? Benim ilk denemem çok tarihsiz oldu ve birikimimin hepsini kaybettim. Bu hikayeyi daha sonra anlatırım. Yaptığım ilk karlı yatırım Akka aradığında bir kalkan imaratçısına vermiş olduğum borç paradır. Her yıl bir kez getirdiği deniz açırı bronzları ödemek için sermayesi olmadığından o da onlardan borç almaktaydı. Çok namuslu bir adamdı. Kalkanları sattıkça aldığı borcunu öder ve aynı zamanda bol miktarda kira verirdi. Ona borç verdiğim her sefer kira borcunu ödedi ve böylelikle hem servetim hem de servetimin geliri su almış oldu. Bu miktarın cüzdanıma geri dönüyor olması çok büyük bir mutluluktu. Size söylediğim gibi bir adamın serveti cüzdanında taşıdığı sikkelerle değil cüzdanın sürekli olarak dolu olmasını sağlayan gelirinde ve sürekli olarak cüzdanına akan altın kaynağındadır. Herkesin arzu ettiği de budur. Hepinizin arzu ettiği şey bu. Çalışsanız da geçseniz de sürekli olarak akan bir gelir. Sahip olduğum gelir çok fazla. O kadar çok ki en zengin adam olarak adlandırılıyorum. Yaptığım ilk karlı yatırım deneyimim Akkar'a verdiğim borçlardır. Bu deneyimden sağladığım bilgelik ve ilk verdiğim borçların ve yaptığım yatırımların miktarını büyüterek servetimi çoğalttım. Önceleri birkaç, sonraları birçok kaynaktan cüzdanıma doğru akan altın kaynağı ile yapmak istediğim karlı yatırımları ben kendim seçtim. Vasat bir gelirle başlayıp sahip olduğum birikimlerle benim için çalışıp daha fazlasını kazandıran altın köleler yarattım. Bu altınlar onların ürünleri ve onların da ürünleriyle kazançlarım inanılmaz boyutlara gelene kadar hep birlikte çalıştılar. Daha sonra göreceğiniz üzere makul kazançlar ile altınların miktarı hızla çoğalmaktadır. Bir çiftçi ilk oğlu doğduğu zaman 10 adet gümüşü ödünç para verecek kişiye götürüp oğlu 20 yaşına gelene kadar kiralamış. Gümüşleri alanın ödünç para veren kira bedelini değerinin dörtte biri olacak şekilde 4 senede bir vereceğini söylemiş. Kenara ayırmış olduğu bu gümüşler oğluna ait olduğundan çiftçi bunların kira bedelinin de ana paraya eklenmesini istedi. Çiftçi oğlu 20 yaşına gelene kadar tekrar ödünç para veren kişiye gidip gümüşleri sormuş. Ödünç para veren ise verdiği gümüşlerin birleşik faizle katlanarak 31 adet olduğunu söylemiş. Çiftçi çok memnun olmuştu. Ve bu gümüşler oğluna lazım olmadığından onları ödünç para verene bırakmış. Oğlu 50 yaşına geldiğinde babası çoktan ölmüştü. Ödünç para veren ile anlaşma yaparak 167 tane gümüş aldı. Sonuç olarak bu yatırımın 50 yıl içinde sadece kira bazında kendini 17 kez çoğaltmış olduğunu görüyoruz. O zaman... Boş bir cüzdanı doldurmaya dair kullanılan üçüncü yöntem de şudur. Çalıştırdığın her sikke tıpkı çayırda aynı türden sürünün kendi kendini çoğalttığı gibi çoğalarak cüzdanına doğru akan servet kaynağıyla sonsuz gelir kaynağın olacaktır. Babil'in en zengin adamı bir cüzdanı doldurmaya dair dördüncü yöntem. Servetinin zarar görmesine izin verme. Dördüncü gün arkad sınıfına şöyle seslendi. Şanssızlık, parıltılı izleri çok sever. Cüzdanındaki altınlar çok iyi korunmalıdır. Yoksa onlardan eser kalmaz. Tanrılar bize daha fazlasını vermeden önce birkaç tane de olsa altın sahibi olup onları korumasını öğrenmeliyiz. Altın sahibinin eline geçen her fırsat onu cezbeder. ...ve makul gibi görünen projelere yatırım yapıp büyük miktarlarda para kazanacaklarını sanırlar. Genellikle bu tür yatırımlara hevesli arkadaşlar ve akrabalar rağbet etmekte, katılması için onu zorlamaktadır. Yatırım yapmanın en önemli kuralı sermayenin korunmasıdır. Servetini kaybedeceğini bile bile daha yüksek kazançlar elde etmeye çalışmak akıllıca olur mu? Bence olmaz. Alınan riskin cezası da bir kayıptır. Servetini bölmeden tüm teminatları iyice araştır. Ve paranı geri alabileceğinden emin ol. En kısa zamanda servet sahibi olabilmek için duygularının senin yanıltmasına izin verme. Birine borç vermeden önce geri ödeyebilecek kapasitesi olduğundan ve bunu doğrulayan ününden emin ol ki zorluklar elde ettiğin servetini istemeden de olsa onu armağan etmiş olma. Herhangi bir alanda yatırım yapmadan karşılaşacağın tehlikeleri önceden araştırıp bilmelisin. Yaşadığım ilk deneyim tam bir trajediydi. Tüm birikimlerimi deniz aşırı bir seyahate çıkan ve tir eden benim için fenikellerin çok değerli mücevherlerinden alacağını ve döndüğünde bunları değerinin çok üzerinde fiyatlara satarak gelirini paylaşacağımızı söyleyen Azmur adında bir tuğlacıya verdim. Ama alçak fenikeller Azmur'a değerli mücevherler yerine cam parçaları sattı ve ben de servetimi kaybetmiş oldum. Yaşadığım bu deneyimle bugün mücevher almak için servetime bir tuğlaca teslim etmiş olmamın ne kadar aptalca bir şey olduğunu görüyorum. Böylelikle kazanmış olduğum bu deneyimlerle size şunu öneriyorum. Aklınıza çok fazla güvenerek servetinizi olası yatırımların tuzaklarına emanet etmeyin. Paranızın kar etmesini istiyorsanız bu konuda deneyim sahibi olanlara danışın. Bu türden bir tavsiye karşılık beklemeden verilir ve yatırım yapmak istediğiniz miktarların toplamda eşit değerde altına kolaylıkla sahip olmanızı sağlar. Eğer sahip olduğun serveti kaybetmeni önlüyorsa bunun gibi şeyler onun esas değeridir. O zaman boş bir cüzdanı doldurmaya dair dördüncü yöntem de budur. Ve en önemli etkisi dolu bir cüzdanın boşalmasını önlüyor olmasıdır. Servetinin güvencesi için sermayenin zarar görmeyeceği, vazgeçtiğin zaman tümünü geri alabileceğin ve iyi miktarlarda kira taraf edebileceğin yerlere yatırım yapmalısın. Akıllı adamlara danış. Altınlarını yönetirken, Kazanç sağlayan deneyimli adamların tavsiyelerini dikkate al. Sahip oldukları tecrübeler ile servetini zararlı yatırımlardan korumalarına izin ver. 5. Yöntem Sahip olduğun mülk, kar getiren bir yatırım olsun. 5. gün arkad sınıfına şu şekilde hitap etti. Eğer bir adam kazandığının dokuzunu yaşamak ve hayatının tadını çıkarmak için bir kenara koyuyor ve sahip olduğu refaha zarar vermeden bu miktarı kazanç sağlayacağı bir yatırıma dönüştürebiliyorsa... Serveti çok daha hızlı bir şekilde büyüyecektir. Babil'deki erkeklerin çoğunun aileleri uygun olmayan yerlerde oturmaktadır. Müşkül pesant ev sahiplerine bir oda için yüklü miktarlarda kira ödeyenlere karşın ne eşlerinin çiçek yetiştirecekleri ne de çocuklarının kirli aralıklar haricinde rahatça oynayabilecekleri boş alanlar vardır. Hiçbir adamın ailesi çocuklar rahatça temiz bir yerde oynayamadıkça ve eşleri çiçek yetiştirmenin yanı sıra ailesini besleyeceği pahalı şifalı otlar yetiştirebileceği bir alana sahip olmadıkça hayattan zevk alamaz. Bir adamın kalbini mutlulukla dolması için kendi bahçesindeki ağaçtan, incir ve kendi bağlarından üzüm yiyebilmesi, sahip olduğu ev ile gurur duyması gerekir. Bu adamın kendine güvenmesi girişimlerini daha büyük bir güçle yapmasını sağlayacaktır. Böylece sizlere tavsiyem başınızı sokabilecek bir ev sahibi olmanızdır. İyi niyetli olan her adam ev sahibi olabilecek yeteneğe sahiptir. Kralımız, Babil'in duvarlarını iyice genişleterek mantıklı fiyatlara satabilecek daha çok boş olan oluşturmadı mı? Öğrencilerim, size şunu da belirtmeliyim ki, borç verenler, aileleri için ev ve arsa sahibi olmak isteyen adamları bu arzularını memnuniyetle karşılamaktadır. Tuğlacı veya inşaatçıya bu amacınız için makul bir miktarda para temin ettiğinizi gösterebilirseniz, övgüye değer böyle nedenler için kolaylıkla borç alabilirsiniz. Eviniz tamamlandığında borç veren kişi ödemeyi ev sahibine ödediğiniz sıklıkla yapabilirsiniz. Çünkü yaptığınız her ödeme ona kalan borcunuzu azaltacak ve birkaç sene içinde verdiği borcu tamamını geri almış olacaktır. Artık çok mutlusunuz. Çünkü kendi olanaklarınıza göre değerli bir mülke sahipsiniz ve oturduğunuz bu ev için bundan sonra yapacağınız tek harcama krala ödeyeceğiniz vergiler olacak. İyi kalpli eşiniz sizin kıyafetlerinizi yıkamak için nehir kenarlarına daha sık inmeye başlayacak ve ve her seferinde dönerken keçi bostu ile su taşıyıp bahçesine ediştireceği bitkileri sulayacak. Böylece kendi evine sahip olan her adam herkesin hayır dualarını alacaktır. Ev sahibi olmanız ile azalan harcamalar sayesinde sahip olduğunuz geliri kendi zevkleriniz için harcayıp arzularınızı gerçekleştirmenin mutluluğunu tadacaksınız. O zaman 5. yöntem de bu olsun. Ev sahibi olun. 6. Yöntem Geleceğe yönelik kazanç sağlayın. Altıncı gün Arkad sınıfına şöyle hitap eder. Herkesin hayat süreci çocukluktan başlayıp yaşlılığa kadar devam eder. Tanrılar, onu zamanından önce almadıkça bu hayat yolundan hiç kimse ayrılamaz. Bu nedenle bir erkeğin kendi yaşlılığını düşünerek ileriye yönelik uygun bir kazanç sağlaması ve ailesinin yanında olmayacağı günler için gerekli olacak hazırlıkları yapması gerekmektedir. Bu dersin vermesi gereken mesaj ise zaman içinde öğrenmeye yeteneğiniz azalmadan Cüzdanlarınızın doldurulmuş olması gerektiğidir. Servet sahibi olmanın kurallarını anlayış biçiminden dolayı iyi gelir sahibi olan kişi ileriye yönelik de düşünmelidir. Zamanı geldiğinde hazırlıklı olabilmesi için yıllar boyunca yararlanabileceği belirli yatırımlar planlaması ya da sağlaması gerekmektedir. Bir erkeğin geleceğini garanti altına almasının çeşitli yolları vardır. Servetini gömmek için gizli bir yer bulabilir... Ama bu gömme işi ne kadar ustalıkla yaparsa yapsın yine de hırsızlar tarafından yağmalanmasına engel olamaz. Bu yüzden bu tür planı kesinlikle tavsiye etmem. Servetini değerlendirmek için ev ya da arsa satın alabilir ve eğer bu yatırımları yaparken akıllıca davranıp geleceğe yönelik yararlı ve karlı olmasına dikkat ederse değerleri düşmeden ve bu yatırımları kiraladığı ya da sattığı zaman kar ederek amacına ulaşacaktır. Herkes para kullanan adamlara belirli bir miktar borç vererek parasının düzenli olarak artmasını sağlayabilir. Parayı kullanan adam topladığı kirayı verilen borç parasının üzerine ekleyerek sermayenin miktarını arttıracaktır. Ansan adında tanıdığım bir sandalet imalatçısının bana yakın, bana yakın geçmişte anlattığına göre 8 yıl boyunca her hafta olmak üzere para satıcısına iki parça gümüş vermiş ve satıcının onla yakın bir geçmişte bildirdiği biriken kazancını öğrenince de çok sevinmiştir. Para satan az miktarda yapılan yatırımın alışılagelmiş orandaki kira bedelinin dörtte birini yapılan yatırımın toplamına dört yılda bir ekleyerek ANSA'nın sahip olduğu gümüşleri 1040 adede çıkarmıştır. Onu daha fazlası için teşvik etmek amacıyla matematik bilgilerimi kullanarak önümüzdeki 12 yıl boyunca düzenli olarak haftada sadece iki parça gümüş vermeye devam ettiği takdirde Sahip olacağı gümüş sayısının 4000 adet olacağını ve hayatının sonuna kadar yetecek bu gelire layık olduğu şekilde yaşayacağını memnuniyetle bildirdi. Yaptığı iş ve yatırımlar her ne kadar iyi olursa olsun yaşlılık dönemi ve ailesinin geleceğini garantin altına almak isteyen herkes, bütçesini ayarlayarak düzenli olarak yapacağı bu kadar az miktarda bir yatırımla bu denli çok kazanca sahip olabilirdi. Söylemek istediğim bir şey var, aklımın bir köşesinde düşünmekte olduğum bir şey. Bir gün akıllı adamlar plan yaparak insanları ölüme karşı sigorta edecekler. Herkes aylık olarak cüzdü bir miktarda para ödeyerek kendisini sigorta ettirecek. Sigorta alan kişi öldüğü zaman biriken yüklü miktarda para ailesine verilecektir. Bunu gerekli olarak görüyor ve tavsiye ediyorum. Gerçekleşmesi için ortaklık ya da birçok fazla sermaye gerektiğinden bu plan kralın tahtı kadar kalıcı olmalıdır. İnanıyorum ki bir gün bu plan gerçekleşecek ve birçok insanı memnun edecek. Çünkü sigortalı kişi yaptığı düşük miktarlığı ilk ödemesinden hemen sonra ölse bile ailesine verilecek olan miktar rahat bir yaşam sürmelerini sağlayacak kadar çok olacak. Geleceği değil de şu ana yaşadığımızdan amaçlarımıza ulaşabilmek için gerekli her şeyi yapmalı ve her fırsatı değerlendirmeliyiz. Böylelikle herkese şunu tavsiye ediyorum. Bir yetişkin olarak akıllıca ve çok iyi bir şekilde düşünülmüş yöntemlerle cüzdanınızın boş kalmasını önleyin. Çünkü boş bir cüzdan, para kazanmak için çok yaşlı bir adam ya da reisini kaybetmiş bir aile için trajik bir olaydır. Altıncı yöntem de bu olsun o zaman. Yaşlılık döneminde kendini ve aileni korumak için gerekli olan ihtiyaçlarını önceden temin etmelisin. Yedinci yöntem, para kazanma yeteneğini geliştir. Yedinci günde arkad sınıfına şu şekilde hitap etti. Bugün size boş bir cüzdana dair en önemli çareyi anlatacağım. Ama sözünü edeceklerim altınlar değil, karşımda renkli giysilerle oturan sizlerle ilgili olacak. Bugünkü konumuz aklınıza ve yaşamınıza hükmeden ve başarılı olmanızı önleyen şeyler hakkında olacak. Kısa bir süre önce borç para isteyen genç bir adam bana geldi. Borç para istemesinin nedenini sorduğumda ise bana kazancının harcamalarını karşılayamadığını söyledi. Bunun üzerine ona borcunu ödeyecek miktarda fazladan para sahibi olamadığından bir kişi için yoksul bir müşteri olduğunu ve dolayısıyla ona borç veremeyeceğimi söyledim. Ona ne istiyorsun genç adam diye sordum. Daha fazla sikke mi kazanmak? Peki para kazanmak yeteğini geliştirmek için ne yapıyorsun diye sordum. Yapabileceğim tek şey diye yanıt verdi. İki aydır işverenime altı kere gidip maaşımı arttırmasını istedim ama o bir türlü arttırmıyor. Onun yanına daha sık gidemem. Onun bu davranışına karşı görümseyebilirsiniz Çünkü gelirini arttırmak için gereken temel gereksinimlerden birine sahiptir. Daha çok para kazanmayı güçlü, namuslu ve övgüye değer bir şekilde arzu ediyor. Başarılı olmaya onu arzu ederek başlamalıyız. Arzularınız kesin ve sağlam olmalı. Sıradan arzular zayıf isteklerdir. Bir adamın zengin olmayı istemesi için küçük arzular yeterlidir. Bir adam beş parça altın arzulaması somuttur. Ve bunu gerçekleştirmek için ısrarcı olacaktır. 5 altın sahibi olma amacının gücüyle gerçekleştirdiği arzusuna devam ederek, 10, 20 ve 1000 tane daha altın sahibi olmanın yöntemlerini ararken servet sahibi olmasını izledik. Tek arzusunu elde etmeye çalışırken kendisini eğiterek daha fazlasına sahip oldu. Servetinin artmasını sağlayan işlem şudur. Önceleri az miktarda olan servet, yöntemini öğrenip daha yetenekli olduğunu zaman artar. Arzular basit ve kesin olmalıdır. Eğer arzularınızı gerçekleştirmek istemiyorsanız gereğinden fazla karmaşık ya da kapasitenizin üzerinde olmamasına dikkat edin. Yaptığım işte başarılı olsam da daha çok para kazanma yeteneğim yoktu. O günlerde yoksul bir katiptim ve birkaç bakır parçası için toprak levhaları yontuyordum. Bir gün etrafımdaki diğer katipleri izledim ve benden daha çok çalışıp daha fazla kazandıklarını gördüm. Böylelikle herkesten daha fazla çalışmaya karar verdim ve kısa süre içinde sahip oldukları başarının nedenlerini de öğrendim. İşime daha çok ilgi duyarak, görevime daha iyi yoğunlaşarak, daha çok çaba harcayarak gördüm ki hiç kimse bir günde benim kadar toprak levhayı unutamıyordu. Patronuma 6 kez gitmeme gerek kalmadan gelişen yeteneğim ile kısa süre mükafatlandırıldım. Ne kadar çok bilgi sahibi olursak o kadar çok kazanırız. Sahip olduğumuz becerileri geliştirdikçe karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bu kişi eğer bir zanaatkarsa onunla aynı iş yapan ustaların kullandığı ve onun bilmediği metot ve aletleri öğrenebilir, yasalarla ilgili bir işte çalışıyorsa veya düzenli bir hayat sürmek için uğraşıyorsa kendisiyle aynı konumda olanlara danışabilir, bilgi alışverişinde bulunabilir. Eğer bir tüccarsa her zaman daha ucuza satın alabileceği kaliteli malların arayışı içinde olmalıdır. Çabuk kavrama yeteneği olan insanlar sürekli olarak onlardan alışveriş yapan müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yaptıkları işleri her zaman yenileyip geliştirmektedir. Bu nedenle pasif kalmamaları ve geliştirmenin doğruluğuna olmaları için herkese ısrar ediyorum. Yaşadığımız birçok şey hayatımızı zenginleştiren kazançlı deneyimlerdir. Kendine saygı duyan herkes bu tür işler yapmalıdır. Olabilecek en kısa sürede borçlarını ödemeli ve bütçesini açacak alışverişler yapmamalıdır. Ailesinin onun hakkında iyi düşünmesi ve söz etmesi için onlara çok iyi bakmalıdır. İstediklerini bir yere kaydetmelidir. Çünkü eğer olur da Tanrılar onu çağırırsa, onlara onurlu ve doğru bir biçimde mal sahibi olmayı başardığını gösterebilmelidir. Kötü tarihleri yüzünden incitilmiş olanlara karşı merhamet gösterip, belirli ölçülerde yardımcı olmalıdır. Onun için önemli olan kişilere karşı düşünceli davranmalıdır. Boş bir cüzana dair yedinci ve son çare, kendi gücünü geliştirmek, çalışıp daha bilgili olmak ve daha becerikli olmak, kendine saygı duyduğunu kanıtlayacak biçimde davranmaktır. Böylece kendine güvenerek senin için daha çok önemli olan arzularına başarılı bir şekilde ulaşabilirsin. Uzun ve başarılı bir yaşamın deneyimleri sonucunda boş bir cüzdanı doldurmaya dair oluşan bu 7 yöntemi servet sahibi olmak isteyen herkese tavsiye ederim. Öğrencilerim, Babil'de tahmin edemeyeceğiniz kadar çok altın var. Herkese yetecek kadar bolluk var. Haydi gidip bu gerçekleri gözden geçirin. Belki siz de başarılı olup hak ettiğiniz servete sahip olabilirsiniz. Şimdi gidip bu doğruları herkes öğretin ki... ...Majestemizin kulları sevgili kentimizin büyük servetinden bolca yararlanabilsin. Babil'in en zengin adamı. Şans sarnıçası ile tanışma. Eğer bir adam şanslı ise... ...Servetinin varabileceği büyüklüğü şimdiden tahmin etmek olanaklı değildir. Onu Fırat nehrine bile atsan... Elinde bir inci ile çıkacağına eminim. Babil atasözü Şanslı olma arzusunu çok yaygındır. Bugünkü insanların gönlündeki bu güçlü arzu, 4000 yıl önce eski Babil'de yaşayan insanlarca aynı şekilde arzulanmaktaydı. Hepimiz şans tanrıçasının bizi de kayırmasını isteriz. Tanışıp onu etkilemenin, yalnızca güzel dikkatini değil, cömert lütuflarını da çekebilmenin bir yolu var mı? Şansı kendine doğru çekmenin bir yolu var mı? Eski Babil'deki adamların bilmek istediği şey buydu işte. Öğrenmek istedikleri şey tam olarak buydu, kurnaz, çabuk kavrayan adamlardı. Bu da kentlerinin niçin o zamanın en güçlü ve en zengin kent olduğunu göstermektedir. O zamanlar ne okul ne de kolej vardı. Buna karşın kullanışlı bir eğitim sistemine sahiptiler. Babil'in önde gelen binalarının arasında bir tanesi vardı ki, kralın sarayı ile aynı derecede önemliydi. O da asma bahçeler ve tanrıların tapınağıydı. O zamanların düşünce yapısı üzerinde çok büyük etkisi olmasına karşın tarih kitapları bu bina ile ilgili neredeyse hiç bilgi içermemektedir. Eğitim tapınağı olan bu binada zamanın ilmi, gönüllü öğretmenler tarafından öğretilmekte, popüler konular açık oturumlarla tartışılmaktaydı. Bu binanın duvarları içerisindeki herkes eşit kabul ediliyordu. Yoksul köleler bile ceza almadan kraliyet prenslerinin fikirlerine karşı çıkarak onlarla tartışabiliyorlardı. Sürekli olarak eğitim tapınağına gidip gelenler arasında Babil'in en zengin adamı olarak bilinen Arkat adında biri vardı. Arkata ait özel salonda neredeyse her gece yaşlı ama genç çoğunlukla orta yaşlı birçok adamın toplanıp ilginç konuları tartışıp görüşmekteydi. Şansı kendilerine çekmeyi bilip bilmediklerini öğrenmek için onları dinlediğimizi varsayalım. Güneş ateş topu gibi çölün toz bulutları içerisinden parlayarak henüz batmamıştı ki, Arkad alışıldığı gibi tembel tembel yürüyerek kürsüsüne çıktı. Şimdiden 4 sıra adam yere serilmiş, halların üzerinde arkalarına dayanarak oturup onun gelmesini beklerken daha gelecek olan birçok katılımcı vardı. Arkad bu akşam neyi tartışalım diye sordu. Kısa süren bir duraksamadan sonra uzun boylu bir dokumacı ona seslenerek ayağa kalktı ve tartışmak istediğim bir konu var Arkad ama sana ve burada bulunan arkadaşlarıma garip geleceğini düşündüğüm için tereddüt ediyorum. Arkad ve diğerlerinin zorlaması üzerine devam eder. Bugün çok şanslıydım. Çünkü içinde birçok altın olan bir cüzdan buldum. Şanslı olmaya devam etmek için en büyük arzum, herkesin bu arzuyu benimle paylaştığını düşünerek, şansı kendimize doğru nasıl çekebileceğimizi tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Arkad, çok ilginç bir konu sunuldu diye yorum yapar. Tartışmaya değer bir konu. Bazılarına göre şans, İşaret vererek gelir ama kaderin sebep olduğu hazırlıksız olaylar tıkkı bir kaza gibi amaçsız ve nedensiz bir şekilde insanın başına bela açabilir. Diğerleri ise şansı, kışkırtanın onu memnun edenleri ödüllendirmek için sabırsızlık içinde olan en cömert tanrıçamız Asktar olduğuna inanmaktadır. Siz ne dersiniz? Şansı ikna edip bizleri ziyaret etmesini sağlamanın bir yolunu bulalım mı? Kalabalık topluluk heyecan içinde evet. Evet yapalım diye cevap verir. Böylece Arkad konuşmaya devam eder. İsterseniz tartışmamıza dokumacı gibi çaba harcamadan değerli servet ya da mücevher gibi şeyler bulan ya da alan arkadaşlarımızın deneyimlerini dinleyerek başlayalım. Kısa bir süre sessizlik olur. Herkes birinin kalkıp deneyimlerini anlatmasını bekler. Ama hiç kimse böyle bir girişimde bulunmaz. Arkad, hiç kimse yok mu diye sorar. Demek ki bu türden iyi şans çok ender görülüyor. Peki... Araştırmamıza nerede devam edeceğimize dair fikri olan var mı? İyi giyimli genç bir adam ayağa kalkarak benim var der. Bir adam şanstan söz ettiği zaman doğal olarak aklına gelen ilk şey kumar masaları değil midir? Bu tip yerlere giden adamların Tanrıça'nın lütfu için şans getirmesi ve bol kazanç sağlaması için ona yakardığını görmüyor musunuz? Sandalyesinde otururken biri seslenir. Susma, hikayene devam et. Tanrıça hiç sana kumar masasında da bulundu mu? Zarları kırmızı tarafı üstü olacak şekilde döndürüp cüzdanını kağıt dağıtıcısının hesabındaki paralarla doldurmanı mı sağladı? Yoksa zarları mavi tarafı üstte olacak şekilde döndürüp zorluklar içinde kazandığın gümüşleri kağıt dağıtıcısının almasını mı uygun gördü? Genç adam iyi niyetli kahkahalarla yanıt verir. İtiraf etmeliyim ki varlığımdan biri haberdar olduğunu sanmıyorum. Peki ya sizler? Tanrıçanım böyle yerlerde bekleyerek zararları sizin yararınıza döndürdüğünü gördüğünüz oldu mu hiç? Öğrenmek için olduğu kadar... Dinlemek için de çok hevesliyiz. Arkat konuşmayı keserek akıllıca bir başlangıç der. Aklımızdaki soruları her yönüyle düşünüp tartışmak için burada toplanıyoruz. Kumar masalarını önemsememekle birçok adamın yaptığı şeyi, birkaç gümüş parçasıyla şansını deneyip altın sahibi olma eğiliminde görmezlikten gelmiş oluruz. Başka bir dinleyici... Bu bana dünkü yarışları hatırlattı diye seslenir. Kumar masalarını sık sık ziyaret eden Tanrıça, zengin at arabalarının ve öfkeli atların daha çok fazla heyecan verdiği yarışları görmezlikten gelecek değil herhalde. Arkad bize doğruyu söyle. Dün bahsini vehten gelen gri atlara yatırmanı mı söyledi? Dün senin arkanda oturuyordum... Ve bahsini gri atlara yatırdığını duyunca kulaklarıma inanamadım. Çünkü senin de bildiğin gibi adil bir yarış olduğu takdirde Asur'daki hiçbir takım bizim sevgili doğru atlarımızı geçemez. Son döneme işte iç taraftan gelen siyah atın tökezleyip bizim çocukların yolunu keseceğini, grilerin yarışı kazanıp haksız bir zafer sahibi olacaklarını, dolayısıyla bahisleri griler üzerinden yapman gerektiğini tanrıça mı söyledi? Arkad hoşgörüyle gülümseyerek şakacı adama yanıt verir. Sevgili Tanrıçanın bizim at yarışları bahislerimizle ilgilendiğini düşünmemizi sağlayan şey ne acaba? Bence o, muhtaçlara yardım etmekten ve hak edenleri ödüllendirmekten dolayı memnuniyet duyan sevgi ve asalet tanrıçasıdır. Ben onu insanların kazandığından çok altın kaybettikleri kumar masaları ya da at yarışlarında değil, kayda değer işler yapıp ödüllendirilmeyi hak edenlerin yanında arıyorum. Yapılan her iş, ister toprak işlemek, İsterse de dürüstçe yapılan bir ticaret olsun, tüm iş alanlarında iş bitirdiğiniz ve emeklerinizin karşılığında kar etme şansınız olacaktır. Vereceğiniz yanlış kararlar ya da rüzgar ve hava koşullarının emeklerinizi boşa çıkarmasından dolayı her zaman ödüllendirilemeyebilirsiniz. Ama her şeye karşı ısrarcı olursanız kazancınızın farkına varabilirsiniz. Çünkü şans kazanmanız için her zaman sizin yanınızda olacaktır. Ama bir adam kumar oynuyorsa bu değişecektir ve şans her zaman onun karşısında olacaktır. Oyunlar öyle bir şekilde düzenlenir ki şans her zaman oyun kurucularının yanıdır. Onun işi oyuncuların bahislerinden olabileceği gibi yüksek kazanç sağlamaktır. Oyun kurucunun ne kadar sıklıkla kazandığını ve kazanma şanslarının ne kadar az olduğunu fark eden çok az bahisçi vardır. Diyelim ki küp üzerinde bahse para yatırdınız. Atıldığı her sefer hangi yüzün daha çok üste kalacağına dair bahse giriyoruz. Eğer kırmızı taraf üste kalırsa Oyun sahibi bize bahiste yatırdığımız 4 mislini verir ama eğer 5 taraftan herhangi biri daha çok üste kalırsa bahsi kaybederiz. Böylece rakamlar şunu gösteriyor. Her bahiste kaybedeceğimiz 5 şansımız var ama kırmızı bahsi kazandığımız zaman her sefer için 4 tane ödediğine göre kazanmak için 4 şansımız oluyor. Bir geceli koyunda oyun sahibi bahse yatırılan sikkelerin beşte birini kendi kazancı için tutmayı ümit eder. Bir bahisçi sahip olduğunun en az beşte birini yitirmesi için ayarlanan bahislerde tesadüfen kazanmaktan başka şansı olduğunu nasıl düşünebilir? Dinleyicilerinden biri tartışmaya bazen bazılarının yüklü miktarda kazandığı da oluyor diyerek katılır. Arkad, evet doğru. ''Kazananlar da oluyor.'' diyerek devam eder. Bu tür şansla kazanılan paraların onlara kalıcı yararlar sağlayıp sağlamayacağını düşünüyorum. ile tanıdığım birçok servet sahibi adam var. Ama adını veremeyeceğim tek bir adam var ki bu yoldan kazandığı paralarla başlayarak başarı sahibi oldu. Babil'in en zengin adamı 7. Bölüm Eminim bu akşam burada toplanan sizlerin varlıklı vatandaşlarımız hakkında bildiği birçok şey vardır. Başarılı bir hayata sahip olmak için varlıklı vatandaşlarımızdan kaç tanesinin kumar masalarına güveneceği ise merak konusu. Çevrenizdeki tanıdığınız kişilerini anlattığınızı farz ederim. Ne diyorsunuz? Kısa süreli bir sessizlik ardından şakacı adam cesaretlenerek ''Sorgulaman kumar masalarındaki oyun sahiplerini de kapsıyorum.'' diye sorar. Arkat. Aklına gelen başka bir yoksa neden olmasın diye yanıt verir. Eğer aklınıza gelen kimse yoksa ya sizler aranızda sürekli olarak kazanan ve tereddüt etmeden gelir kaynağı olarak bu yolu tavsiye eden yok mu? Arkadın sorusu arkalardan başlayan iniltiler ve önlere doğru yayılan kahkahalarla yanıtlanmış olur. Sanırım şansı tanrıçanın sık uğrak yerlerinden olan kumar masaları ve at bahislerinde aramıyoruz diyerek devam eder. Bu yüzden başka alanları araştıralım. Onu ne kaybolmuş cüzdanları aldığımız yerlerde ne de kumar masalarının çevresinde dolaşırken bulduk. Ve itiraf etmeliyim ki at yarışlarında kazandığımın çok daha fazlasını yitirdim. Şimdi de yaptığımız ticareti ve iş yaşamınızı ele alalım. Çok karlı bir iş yaptığınızı düşünün. Bunun sonucunda sahip olacağımız karlı kazancı niçin emeğimizin karşılığı olarak görüyoruz da şans olarak görmüyoruz? Bu nedenlerden dolayı tanrıçanın armağanlarını görmezlikten geldiğimizi düşünüyorum. Belki de biz onun cömertliğini takdir etmediğimiz zamanlarda gerçekten destek oluyordur. Önereceğiniz başka tartışma konusu var mı? Bunun üzerine şık, beyaz kıyafetini düzelterek ayağa kalkan yaşlıca bir tüccar, siz değerli arkad ve arkadaşlarımızın izniyle bir şey söyleyeceğim der. Sizin de dediğiniz gibi, diyelim ki çalışkan olmamıza ve iş hayatında başarılı olabilmek için sahip olduğumuz yeteneğe güveniyoruz. Peki öyleyse, niçin şimdiye kadar zaman zaman sahip olduğumuz çok karlı sonuçlar doğuracak imkanlar bize sunulmuşken, tam bunların başarısını tadacak iken bir anda yok olup gidiyorlar, bunlara niçin dikkate almıyoruz? Eğer gerçekleşmiş olsalardı şansın ender örneklerinden olacaklardı. Memnuniyet duyma aşamasına gelmedikleri için bunları yalnızca ödül olarak göremeyiz. Eminim burada olan herkesin anlatacağı bir tür deneyimi vardır. Arkad, işte akıllıca bir yaklaşım diyerek onaylar. İçinizden kaç kişi yakaladığı şansı ellerinden kaçırdığını o anda fark etti. Tüccar ile birlikte birçok el havaya kalkar. Arkad ona doğru işaret ederek, ''Madem bu konuyu gündeme siz getirdiniz, ilk olarak sizi dinlemek isteriz.'' der. Tüccar memnuniyetle diye yanıt verir. Size şansın bir adama neden yakınlaştığını ama adamın onu fark etmeyip ellerinden nasıl kaçırdığını ve bu yüzden sahip olamadığı şeyleri ve ileride duyduğu pişmanlığı anlatacağım. Yıllar önce yeni evli ve kazanca iyi bir işte çalışan genç bir adamken, babam bir gün gelip ısrarla yatırım yapmamı istedi. Babamın arkadaşlarından birinin oğlu, kentimizin duvarlarının çok uzağında olmayan çorak yapılı bir arsa bulmuş, kanalın tepelerinde olan bu arsaya su bile ulaşmıyormuş. Babamın arkadaşının oğlu bu arsayı almak için bir plan tasarlayıp, öküzün çekebileceği üç tane kocaman su değirmeni yaparak çolak toprakları sulayıp verimli hale getirmek istemiş. Bunu başarıp arsayı küçük parsellere bölerek ekilecek alan olarak kente oturan ev sahiplerine satmayı planlamış. O da benim kadar para kazanan genç bir adamdı. Onun babası da benimki gibi çok kalabalık bir aileden gelmekteydi ve sahip olduğu çok fazla şey yoktu. Bu nedenle girişimlerini tamamlayacak yeterli sermayeyi toplayamayınca bir grup adamı ikna ederek bu girişimlere katılmalarını sağlamaya karar vermiş. Bu grup parası olan ve arsa satacak durumak gelinceye kadar gelirlerinin onda birini bu arsaya yatırmayı kabul eden 12 adamdan oluşacaktı. Ve arsa satılınca herkes yaptığı yatırımlarla orantılı olarak kardan pay alacaktı. ''Sen sevgili oğlum'' dedi babam. ''Artık genç bir adamsın. En büyük arzum ileride herkesin sana saygı duymasını sağlayacak mal varlığın için şimdiden yatırım yapmaya başlaman ve babanın yapmış olduğu akılsızca yanlışlardan ders almandır.'' Ben de bunu şiddetle arzuluyorum babacığım diye yanıt verdim. O zaman şunu tavsiye edeyim. Senin yaşındayken yapmış olmam gereken şeyi yap. Kazancının onda birini kenara ayırarak kar getirecek yatırımlar yap. Böylelikle gelirinden ayırdığın onda biri ve onun da kazandıkları ile benim yaşıma gelmeden hatırı sayılır bir mal sahibi olursun dedi.'' Sözlerin, bilgeliğin sözleri babacım. Servet sahibi olmayı fazlasıyla arzuluyorum. Fakat yapmam gereken zorunlu harcamalarım var. Bu yüzden bana tavsiye ettiğin şeyi şu anda yapamam. Çok gencim, daha çok zamanım var diye yanıt verdim. Ben de gençken aynı biçimde düşünüyordum. Ama bu yaşıma geldim ve hala başlayamadım dedi. Farklı bir dönemde yaşıyoruz babacım. Ben senin hatalarını yapmaktan kaçınacağım. Şans kapıyı çalıyor oğlum. Seni servet sahibi yapacak bir şans olabilir bu. Yalvarırım bu fırsatı tepme. Yarın arkadaşının oğluna git ve maaşının %10'unu bu yatırıma yatıracağına dair onunla anlaşma yap. Hemen yarın git. Fırsatlar hiç kimsenin keyfini beklemez. Bugün orada ise yarın yoktur. Bu yüzden sakın bu işi geciktirme. Babamın tavsiyelerine karşın tereddüt ettim. Tüccarların doğudan getirdiği yeni giysiler o kadar şık ve gösterişliydi ki sevgili eşim ve ben bunlardan birer tane almamız gerektiğini düşünüyorduk. Eğer kazancımın onda birini bu girişime yatırmayı kabul edersem bunlar ve bunun gibi arzularımızı gerçekleştirmekten mahrum olacaktık. Karar vermeyi sürekli olarak erteledim. Karar vermek ve onu izleyen pişmanlık duygusuna engel olmak için çok geç kalmıştım. Girişim tahmin edilemeyecek kadar başarılı olmuştu. Şansı elimden kaçırmamın kanıtı olan hikayem işte bu. Çöllerden gelen Esmer Adam, bu hikayede fırsatları değerlendiren adamları şansın nasıl geldiğini gördük diye yorum yapar. Mal sahibi olmanın her zaman bir başlangıç noktası olmalı. Belki de bu başlangıç noktası adamın gelirinden ilk yatırımına doğru aktardığı birkaç altın veya gümüş olacaktır. Benim birçok sürüm var. Sürü sahibi olmamın başlangıcı benim sıradan küçük bir çocukken bir parça gümüşle aldığım bu buzağıydı. Servetimin başlangıç noktası olan bu buzağı benim için çok değerliydi. Bir adamın mal varlığını kurmak için attığı ilk adım, ona gelecek olan iyi şans gibidir. O ilk adımla emek verdiğin işten kazanç sağlayan herkes onun için çalışan altınlarını kazancını değerlendirme aşamasına gelecektir. Ve bu da çok önemlidir. Bazı şanslı kişiler ilk adımı genç yaşta atıp ileri yaşta atananlara göre finansal açıdan daha başarılı olurlar ya da bazı tarihsiz adamlar tıpkı tüccarların babası gibi bu ilk adımı hiçbir zaman atamazlar. Eğer tüccar olan arkadaşımız bu adımı daha genç yaşlarda eline fırsat geçtiği zaman atmış olsaydı şu anda dünyanın nimetlerinden daha fazla yararlanıyor olacaktı. Dokumacı arkadaşımızın şansı ona bu saatten sonra ilk adımı attırmalı mı? Bu kesinlikle çok daha güzel bir yaşamın başlangıcı olacaktır. Başka bir ülkeden gelen yabancı ayağa kalkarak teşekkür ederim ben de konuşmak istiyorum der ve dilinizi çok iyi konuşamıyorum. Bu arkadaşa, tüccara bir isim vermek istiyorum. Belki de bu ismin çok nazik olmayacağını düşüneceksiniz. Ama yine de ben ona bu isim ile hitap etmek istiyorum. Ama ne yazık ki sizin lisanınızda nasıl söylendiğini bilmiyorum. Kendi lisanımda söylersem de siz anlamayacaksınız. Dolayısıyla lütfen centilmen bir beyefendi bana sizin lisanınızda onun için çok yararlı olacak şeyleri erteleyen adamlara nasıl hitap ettiğini söyleyebilir mi? Biri uyuşuk diye bağırır. İşte bu o diye bağırıp heyecan içinde ellerini sallar. Gelen fırsatları değerlendirmez. Bekler. Şu anda çok fazla işim var der. Güle güle seninle konuşmuyorum. Fırsatlar bu kadar uyuşuk bir adamın karar vermesini beklemez. Çünkü o bir adam şanslı olmak istiyorsa ateş gibi olmalıdır diye düşünür. Fırsatlar geldiğinde ateş gibi olmayan her adam tüccar arkadaşımız gibi uyuşuktur. Tüccar nazik bir şekilde ayağa kalkıp kahkahalarla karşılık verircesine herkesi selamlar. Bizim duvarlarımızın arasında doğruları söyleyen yabancı, Saygılarımı sunuyorum sana. Babil'in en zengin adamı 8. bölüm Arkad, şimdi fırsatlarla ilgili başka bir hikaye dinleyelim. Deneyimini paylaşmak isteyen başka biri daha var mı diye sorar. Orta yaşlı, kırmızı giysili bir adam, ben varım diye yanıt verir. Ben hayvan satın alırım ve bunlar çoğunlukla develer ve atlar olur. Bazen koyun ve keçi de alırım. Tüm gerçekliğiyle anlatacağım bu hikayeye bir gece hiç beklemediğim bir anda gelen fırsatla ilgilidir. Belki de bu yüzden gitmesine izin verdim. Bu hikayemin muhakemesini siz yapın. Bir gece deve bulmak için gittiğimiz 14 günlük seyahatten umudumuzu yitirmiş bir halde kente döndüğümüzde, kent kapılarının kapatılıp kilitlenmiş olduğunu görünce iyice sinirlendim. Kölelerim çok az yiyecekle ve susuz geçireceğimiz gecenin hazırlığını yapmakta, ...ve çadırlarımızı kurmaktayken bizim gibi kentin kilitli kapılarının dışında kalan... ...benden yaşça büyük bir çiftçi yanıma geldi. Memnun oldum efendim. Görüşünüzden anladığım kadarıyla siz bir alıcısınız. Eğer bu doğru ise henüz getirdiğim en iyi koyun sürüsünü size satmak isterim. Yazık ki sevgili eşim ateşler içinde yatmakta, hemen yanında dönmem gerekiyor. Sürümü alırsanız ben ve kölelerim develerimize binerek zaman kaybetmeden geri döneceğiz. Karanlık olduğundan sürüsünü göremiyordum... Ama seslerinden büyük bir sürü olduğu anlaşılıyordu. Arayıp bulamadığım develer için 10 gün harcadıktan sonra bu adamla anlaşabileceğimden dolayı çok mutluydum. Adam heyecan içinde çok yüksek bir fiyat belirledi. Ama kölelerimin ertesi gün sürüyü kente götürecek, iyi kar edeceğim bir fiyata satacağından emin olarak teklif ettiği fiyatı kabul ettim. Pazarlık bitmiştir diye seslenerek kölelerimin fenerleriyle gelip çiftçinin 900 adet dediği sürüyü saymalarını istedim. Susamış ve yorgun koyunları sayma girişimimizi anlatarak sizlere eziyet etmek istemem arkadaşlarım. Bunun o an için olanaksız olduğunu anladıktan sonra çiftçiye dobra dobra koyunları ertesi gün sayacağımı ve parasını da ondan sonra vereceğimi söyledim. Lütfen saygıda yer efendim diye yalvararak en azından üçte ikisini ödeyin ki bana ben de yoluma gideyim sizinle birlikte en akıllı ve eğitimli kölemi bırakıp koyunları saymanıza yardımcı olmasını söylerim. Paranın kalanı da onlara verebilirsiniz. Ama inatçı olduğundan... Akşam ödeme yapmayı kabul etmedim. Ertesi gün ben uyanmadan kentin kapıları açılmış ve dört alıcı adam telaş içinde dışarı çıkarak koyun sürüsünü görmeye gitmiş. Çok istekli olduklarından ve kentteki kuşatmadan dolayı yiyecek sıkıntısı çekildiğinden yüksek fiyatlar ödemeye hazırlanmışlar. Yaşlı çiftçi sürülerini bana önerdiği fiyatın tam 3 katına satmış. Çok ender gelen şansı da böylece kaybetmiş oldum. Arkad, işte çok garip bir hikaye diye yorum yapar. Ne tür bir bilgelik öneriyor sizce? Saygıdeğer eğerci, eğer yapılan pazarlığın akıllıca olduğuna inanıyorsak en büyük akıllılık ödemeyi tereddüt etmeden yapmamızdır diyerek fikrini söyler. Eğer yaptığın pazarlık karlıysa onu diğerininkinden olduğu kadar kendi zaaflarından niçin koruyasın? Biz ölümlüler çok istikrarsız oluyoruz. Yanlış düşüncelerimizi daha çok değiştirebilmeliyiz. Çok inatçıyız. Evet, o kadar kararsızız ki fırsatların elimizden kaçıp gitmesine izin veriyoruz. Yaptığım ilk yargı en doğrusudur. İyi bir pazarlığa katılıp sürdürmek için kendimi her zaman zorladım. Kendi zaafımdan korunabilmek için böyle bir pazarlık karşısında benim olması gereken şansı kaybedip pişmanlık duymak istemediğimden önlem alarak hemen o anda deposite veririm. Bir adam tekrar ayağa kalkarak teşekkürler, tekrar söz hakkı istiyorum der. Bu hikayeler birine çok benziyor. Her seferinde fırsatlar aynı nedenlerden dolayı uçup gidiyor. Uyuşuk adamlar her seferinde kararsız kalıyor ve en iyi zaman şu an. Ateş gibi olmalıyım demiyorlar. Bir adam bu durumda nasıl başarılı olabilir ki? Alıcı, söylediklerin çok akıllıcısı sevgili arkadaşım diyerek karşılık verir. Her iki hikayede de şansı ağır kanlı olanların yüzünden uçuk gitti. Ama bu çok da garip değil. Çünkü uyuşukluk her adamın ruhunda vardır. Hepimiz servet sahibi olmak istiyoruz. Ama ne zaman karşımıza bir fırsat çıksa, içimizdeki o ağır kanlılık nedeniyle bu fırsatları kabul etmekte gecikiyoruz. Bu yüzden kendimizin en kötü düşmanı oluyoruz. Gençliğimde onun arkadaşımın eğlendiği gibi o uzun sözlük olarak bilmiyordum. Başlarda olayları yorumlama biçimimden dolayı sahip olduğum birçok karlı ticaret olanağını kaçırdığımı sanıyordum. Sonra bunun inatçı arada ile bağlantılı olduğunu fark ettim ve en sonunda bunun kaynağının çabukluk ve kararlılık geciktiren işlerde uyuşuk davranma alışkanlığımdan dolayı olduğunu anladım. Gerçek karakterim açığa çıkınca ondan nasıl da nefret ettim. Vahşi bir eşeğe bağlanan at arabasının ona verdiği acı gibi bir ile başarılı bir şekilde kendimi bu düşmandan kurtardım. Teşekkür ederim. Tüccar beye bir şey sormak istiyorum diyerek adam yine konuşmaya başlar. Giydiklerinin çok kaliteli, yoksulların giydiğine hiç benzemiyor. Başarılı bir adam gibi konuşuyorsun. Uyuşukluğun, kulağına fısıldamasını duyup duymadığını söyler misin? Tüccar, Tıpkı alıcı arkadaşımız gibi ben de uyuşuk olma alışkanlığımı fark edip ondan kurtulmam gerekti diye yanıt verir. O girişimlerimi bozmak için bekleyen ve beni izleyen bir düşman olduğunu kanıtladı. Anlattığım hikaye fırsatları benden nasıl uzaklaştırdığının kanıtı olan birçok örnekten biridir. Anlaşıldığı takdirde onu yenmek o kadar da zor değil. Tahıl sandığını çalacak hırsızla ya da müşterilerini çalıp tüm karını elinden alan bir düşmana hiç kimse bilerek rıza göstermez. Bu tarz şeyleri düşmanımın yaptığını fark ettiğim an büyük bir kararlılık göstererek onu alt ettim. Babi'nin zenginliğinden yararlanmak isteyen herkes aynı şeyi yapıp uyuşukluk içgüdüsünü kontrol etmeyi öğrenmelidir. Sen ne dersin Arkad? Babi'nin en zengin adamı olduğundan herkes senin en şanslı olduğun kişi olduğunu düşünüyor. Bir adam içindeki uyuşukluk duygusunu tamamen yok etmeden başarının en yüksek noktasına ulaşabilir mi? Arkad kabul ederek tıpkı senin söylediğin gibi der. Uzun yıllar boyunca birçok nesilin ticaret ve bilimin yollarında ilerleyerek başarıya giden yolu bulmalarını izledim. Bu adamların da önünde fırsatlar çıktı. Bazıları bu fırsatları yakalayıp dengeli bir şekilde devam ederek hayallerini süsleyen arzularını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Ama çoğunluk kararsızlık gösterip sendeliyerek geri kaldı. Arkad dokumacıya doğru döndü, şans ile ilgili tartışmamızı istemiştin. Bu konuyla ilgili şu anki düşüncelerini dinleyelim bakalım. Şansı çok farklı bir yöntem olarak görüyorum. Bir adamın çaba harcamadan sahip olabileceği bir şey olmadığını düşünüyorum. Şu anda gördüğüm ise bu tarz şeyleri hiç kimsenin kendini doğru çekemediğidir. Tartışmamızdan öğrendiğim kadarıyla şansı kendine doğru çekebilmen için sahip olduğum fırsatları değerlendirmen gerekmekte. Böylelikle gelecekte karşıma çıkacak bu tarz fırsatları değerlendirmek için elimden gelin yapacağı, arkad tartışmamızda ortaya çıkan gerçekleri iyi kavradın diye yanıt verir. Şans genelde fırsatların arkasından bazen de başka şekilde gelir. Eğer tüccar arkadaşımız Sanlıcan'ın ona sunduğu fırsatı kabul etmiş olsaydı şansı yakalamış olacaktı. Aynı şey alıcı arkadaşımız için de geçerli. Eğer sürüyü satın alıp çok daha yüksek bir fiyata satmış olsaydı o da şansın sağladığı olanağın keyfini sürecekti. Bu tartışmaya devam etmemizin nedeni şansı kendimize doğru çekmenin yollarını bulmaktı. Ve sanırım bunun yolunu bulduk. Dinlediğiniz her iki hikayede şansın fırsatların arkasından geldiği anlatıldı. Sonucu ister iyi isterse kötü olsun tek bir gerçek var. O da şansıyla ilgili hikayelerin çoğunluğun birbirine benziyor olmasıdır. Gerçek olan şansı yakalamak için fırsatları değerlendirmemizdir. Kendilerini gerçekleştirmek için fırsatları yakalayanlar şans sandışasının dikkatini çeker. Onu memnun edenlere yardım edebilmek için sabırsızlıkla beklemelidir. Onu en çok memnun edenler çalışkan kişilerdir. Arzuladığınız başarılara ancak çalışarak ulaşabilirsiniz. Babir'in en zengin adamı. Altın sahibi olmaya dair 5 kural. Bir çanta dolusu altın ya da toprak levhanın üzerine kazanmış bilgece sözler. Eğer seçme şansınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Merak içindeki dinleyicilerin bronz yüzleri pırpır ederek yanan çöl ateşinin arkasında parıldamaktaydı. 27 kişi birden altını, altını diyerek kor halinde yanıt verir. Yaşlı kalabap verecekleri yanıtı önceden bir rüzesine gülümser. Dinleyin diyerek elini kaldırıp devam eder. Gecenin karanlığında uluyan kurtları duyuyor musunuz? Açlıktan bir deri bir kemik kaldıkları için oluyor ve inliyorlar. Onları doyurmak istediğiniz zaman ne yapıyorlar? Kesinlikle yarını düşünmeden biraz daha kavgacı ve saldırgan oluyorlar. Bu insanoğlu için de geçerli. Onlara akıl ve altın arasında seçim yapma şansı verildiğinde onlar ne yapıyor? Verilen aklı görmezlikten gelip altını ziyan edip ertesi gün altını kalmadığı için feryat ediyorlar. Altınlar onun kurallarını ve onun değerlendirmesini bir için muhafaza edilmektedir. Uzun yolculuğumuz boyunca bana sadık bir biçimde hizmet ettiğiniz için, develerime iyi baktığınız için, çölün sıcak kumlarında şikayet etmeden güçlükle yol aldığınız için, mallarımı yağlamak isteyen hırsızlara karşı cesurca karşılık verdiğiniz için, bu akşam sizlere daha önce hiç duymadığınız altın sahibi olmaya dair 5 kural anlatacağım. Söyleyeceklerimi büyük bir dikkatle dinleyin. Çünkü eğer söylediklerimin anlamını kavrayıp onları önemserseniz, gelecek günlerde birçok altın sahibi olursunuz. Belirgin ve etkili bir ara verir. Mavi tentenin tepesindeki yıldızlar Babil'in bulutsuz gökyüzünde parlıyordu. Grubun arasında belirlen solgun renkli çadırlar olası bir çöl fırtınasına karşı sıkıl bir şekilde kazıklarla bağlanmıştı. Çadırların yanında düzgün bir biçimde paketlenip postlarla örtülmüş mallar duruyordu. Deve sürüsünün yanında kumlara uzanmış adamların bazıları tütün çiğnemekte, diğerleri ise kısık sesli ahenksiz bir şekilde horlamaktaydı. Paketçilerin lideri bize birçok faydalı hikaye anlattın kalabap der. Senin için çalışıyoruz ama yarın görevimizi tamamladığınız zaman bize sunacağın ilmin rehberimiz olacaktır. Şu ana kadar sizlere uzak ve garip ülkelerde yaşadığım deneyimlerimi anlattım. Ama bu akşam size becerikli ve varlıklı arkadın ilmini anlatacağım. Paketçilerin lideri onun hakkında çok şey öğrendik diyerek kalababa onaylar. Çünkü o Babil'de yaşayan en zengin adamdı. En zengin adam olmasının yanı sıra altın ile ilgili konularda hiç kimse olmadığı kadar bilgiydi. Bu akşam size onun ilmi ile ilgili anlatacaklarım, aynen oğlu Nomasir'in ben bir delikanlı iken vekte bana anlattığı biçimde olacak. Patronum ve ben gecenin karanlığına kadar Nomasir'in sarayında oyalandık. Nomasir'in istediği renk bulana kadar birçok kaliteli halıyı taşıması için patronuma yardımcı oldum. En sonunda istediği rengi bulup tatmin olunca bize onunla birlikte oturup çok nadir bulunan ve bu kadar kalitesine alışık olmayan midemiz ıslacak güzel kokulu yemekten yememizi emretti. Ve sonra size anlatacağım. Babası Arkad'ın olanüstü ilmiyle ilgili bir hikaye anlattı. Bildiğiniz gibi Babil'de varlıklı adamların oğulları, örf ve adetler gereği mirasa sahip olmak ümidiyle babalarıyla aynı evi paylaşırlar. Arkad bu örf ve adete karşı olduğundan, Oğlu Nomasir'i büyüdüğü zaman başka bir kente göndererek şöyle dedi. ''Sevgili oğlum, en büyük arzum varlığımın sahibi olman. Ama önce bu varlığı yönetebileceğini kanıtlamalısın. Dolayısıyla önce dünyaya açılıp altın sahibi olabileceğini ve diğer adamların içerisinde saygın bir yer edineceğini kanıtlamanı istiyorum. Servet sahibi olmak için yoksul bir genç adam olarak başladığımda, mahrum olduğum iki şeyi iyi bir başlangıç yapabilmem için sana vereceğim.'' Önce sana bu altın dolu çuvalı veriyorum. Eğer bunu akıllıca kullanırsan, gelecekteki başarılarının temelli olacaktır. Vereceğim ikinci şey ise, üzerinde altın sahibi olmaya dair 5 kuralın yazılı olduğu toprak levha olacak. Bu kuralları gerektiği biçimde yorumlayıp uyguladığın takdirde, geleceğini güven altına alıp yeterli miktarda kazanç sağlayacaksın. 10 yıl sonra baba evine geri dön ve yaptıklarına dair rapor ver. Eğer hak ettiğini kanıtlarsan, seni mal varlığımın varisi yaparım. Yoksa Tanrı'nın anlayışına sığınarak, Ruhuma karşılık papazlara veririm. Nomazhir bir çuval dolusu altını, ipek gibi bir kumaşa itinalı bir biçimde sarılı toprak levhayı, kölelerini ve atlarını alarak yola koyuldu. Aradan 10 yıl geçti ve Nomazhir babasıyla anlaştığı üzere oğlunun dönüşünün şerefine, arkadaş ve akrabalarının davet edildiği çok büyük bir yemek düzenleyen babasının evine döndü. Yemek bittikten sonra anne ve babası büyük salonun bir köşesine çektikleri taht benzeri koltuklara oturdu. Onlara yaptıklarıyla ilgili hesap vereceğine dair söz veren Nomasir, anne ve babasının önünde durdu. Geceydi. Salonu loş bir şekilde aydınlatan gaz lambasının fitilinden çıkan duman, odaya puslu bir görünüm veriyordu. Beyaz, yün ceket giymiş ve tunik giymiş olan köylüler uzun palmiye yapraklarını ritmik bir biçimde sallayarak odadaki nemli havayı dağıtmaya çalışıyordu. Odada resmi bir görüntü vardı serin arkasında yerde halın üzerinde oturan eşi, iki oğlu, arkadaşları ve ailenin diğer üyeleri onun anlatacaklarını dinlemek için sabırsızlıkla beklemekteydi. Hürmetten sevgili babam diye başladı. Bilgeliğin karşısında eğiliyorum. Sen bana bilgeliğinden bolca sundun. 10 yıl önce erkeklik çağıma gelmek üzereyken sana bağımlı olmam yerine gitmemi ve önemli bir vatandaş olmamı emrettin. Sahip olduğun altınlardan cömertçe verdin. Bilgeliğini benimle cömertçe paylaştın. Altınlara yazık oldu. Onları çok kötü bir pişimde kullandığımı itiraf etmeliyim. Kaçtılar. Tıpkı bir yabani tavşanın büyüdüğünde yakaladığı ilk fırsatta yaptığı gibi. Tecrübesiz elimden kaçıp gittiler. Babası hoşgörülü bir şekilde gürümsedi. Devam et oğlum. Hikayeni en ince ayrıtısına kadar öğrenmek istiyorum. Orada daha çok fırsat yakalayacağını düşünerek gelişmekte olan nine ve kentine gitmeye karar verdim. Bir kervana katılarak birçok arkadaş edindim. Tanıştığım insanlar arasında rüzgar kadar hızlı, çok güzel beyaz atlar olan hoş sohbet iki adam vardı. Seyahatimiz sırasında bana güvenerek Nineveh'te çok hızlı ve hiç yenilmemiş bir ata sahip, zengin bir adam olduğunu söylediler. Sahibi kendi atını geçecek başka bir atın varlığına inanmıyormuş. Bu yüzden Babil'deki en iyi atlara karşı bile en yüksek miktarda bahse girermiş. Arkadaşlarımın dediğine göre onların atlarının yanında adamın atının kolayca yenilecek hantal bir eşekten hiçbir farkı yokmuş. İltimas göstererek bu bahse onlarla birlikte katılmama izin verdiler. Kendimi bu plana iyice kaptırmıştım. Atımız feci şekilde yenilmiş, ben ise atlarımın çoğunu kaybetmiştim. Babası güler. Sonradan öğrendiğime göre bu adamlar bu ilekar planı yapıp, kervanlara katılarak kendilerine kurbanlar aramaktaymış. Nineveh'deki sözde zengin adamla ortak çalışıp, bahisten kazandıklarını paylaşıyorlarmış. Bu kurnaz zehire sayesinde ilk öğrendiğim şey daha dikkatli olmam gerektiğiydi. Kısa bir süre sonra çok daha fazla acı veren başka bir deneyim daha yaşayacaktım. Kervanda iyi arkadaş olduğum başka bir genç daha vardı. O da benim gibi varlıklı bir ailenin oğluydu ve Nineveh'e giderek kendi hayatını kurabileceğini yeni bir yer arayışı içindeydi. Nineveh'e vardıktan kısa bir süre sonra bir tüccarın öldüğünü ve mallarla dolu dükkanı çok cüzdü bir miktarda satılacağını söyledi. Eşit şartlarda ortak olacağımızı ama öncelikle Babil'e dönüp altınların alması gerektiğini, beni ikna ederek malları kendi altınlarım ile satın almamı ve kendi altınlarını yaptığımız riskli işe devam ettirebilmek için daha sonra kullanacağımızı söyledi. Babil'e yapacağı siyahati erteledikçe ne kadar akılsız bir alıcı olduğunu ve budalaca harcamalar yaptığını göstermiş oldu. Sonunda ortaklığımızı bozduğumda işler iyice kötü gitmekteydi. Çünkü ne kalan mallar satılıyordu ne de yenilerini alabilecek kadar altının vardı. Ben de kalan malların hepsini cüz'ü bir fiyata İsrail kavimden bir adama sattım. Kısa bir süre sonra daha kötü günlerle karşılaştım. Herhangi bir mesleğim ve deneyimim olmadığı için iş bulamadım. Atlarımı sattım, kölelerimi sattım, kendime yatacak yer ve yiyecek bir şey bulabilmek için fazladan götürdüğüm giysilerimi bile sattım. Ama zalim yoksulluk yüzünden her geçen gün daha kötüye doğru gidiyordum. Ama zor günlerde bana karşı olan güvenini içimde hep hissettim. Sen beni adam olayım diye göndermiştin ve ben bunu gerçekleştirmekte kesinlikle kararlıydım. Anne yüzünü gizleyerek sessizce ağlar. Bu zaman içerisinde üzerinde altın sahibi olmaya dair beş kuralı kazıdığın toprak levhayı hatırladım. Dikkatli bir şekilde bilgece sözlerini okudum ve eğer ilk önceden bilgi sahibi olsaydım altınlarımı yitirmemiş olacağımı fark ettim. Her kuralı ezberleyip Şans sarnıçası yeniden yüzme gülerse deneyimsiz gençlik yerine yılların bilgeliği tarafından yönlendirileceğime dair karar aldım. Bu akşam burada oturan sizlerin iyiliği için babam 10 yıl önce toprak levhaya kazayıp bana vermiş olduğu bilgece sözleri okuyacağım. Babil'in en zengin adamı Altın sahibi olmaya dair beş kural. Birinci kural. Ailesi ve kendi geleceği için servet sahibi olmayı arzu ederek gelirinin onda birini biriktiren bir adama altın memnuniyetle ve fazlasıyla gelecektir. İkinci kural. Altın, onun karlı işlerde kullanan akıllı sahibi için çok çalışıp onu memnun edecek, çayırlardaki sürüler gibi hızlı bir şekilde çoğalacaktır. Üçüncü kural. Tecrübeli kişilerden aldığı tavsiyeler doğrultusunda yatırım yapan tedbir sahibinin onu korumasına karşılık ona sadık kalacaktır. 4. Kural Altın, tecrübesiz olduğu işleri yapan ya da akıllı adamlar tarafından onaylanmayan işlere yatırım yapanlardan kaçar. 5. Kural Altın, onu imkansız yatırımlar için zorlayan, ya da düzenbaz ve hilekarların cazip önerilerini dikkate alan ya da kendi deneyimsizliğine rağmen kendine çok güvenen ve onu hayalperest yatırımlar için kullanan adamlardan da kaçar. Babam tarafından yazılan altın sahibi olmaya dair 5 kural bunlar işte. Hikayemin devamından da anlayacağınız üzere bence bu kurallar altının kendisinden çok daha değerlidir. Tekrar babasına döner. Sizlere tecrübesizliğimin getirmiş olduğu derin yoksulluğu ve ümitsizliği anlattım. Ama sonu olmayan hiçbir felaket zinciri yoktur. Benimki ise şehrin dış duvarlarının inşaatında çalışan köleleri yönetme işine başlayınca son buldu. Kurallar ile ilgili bilgime dayanarak ilkini dikkate aldım. Ve tek bir gümüş sahibi olana kadar her ay aldığım gelirin onda birini kenara koydum bir insanın sabredemeyeceği kadar yavaş ilerliyordu. 10 yıl geçmeden en az babamın vermiş olduğu kadar altın sahibi olacağıma dair o kadar kararlıydım ki istemeyerek de olsa çok fazla harcamadığımı itiraf etmeliyim. Bir gün iyi geçinmekte olduğum kölelerin lideri geldi ve bana şöyle dedi. Sen kazancını gereksiz şekilde harcamayan idareli genç bir adamsın. Biriktirdiğin altınlar kazanç sağlamıyor mu? Evet diye cevap verdim. En büyük arzum Babamın bana verdiği ve benim kaybettiğim altınlara tekrar sahip olabilmek. Bunun saygı duyulacak bir arzu olduğunu itiraf etmeliyim. Biriktirdiğim altınların da çalışıp daha fazla kazanacağını biliyor musun? Yazık. Edindiğim deneyim şimdi daha çok üzdü beni. Çünkü babamın verdiği altınlar uçup gitti ve ben aynı şeyi yeniden yaşamaktan çok korkuyorum. Eğer bana güvenirsen altınların da nasıl kazanç sağlayacağını öğretebilirim diye yanıt verdi.'' Dış duvarlar bir yıl içinde biter ve her giriş inşa edilip kralı düşmanlardan koruyacak bronz kalıplar için hazır olur. Nineveh'in hiçbir yerinde bu kalıpları yapacak kadar çok metal yok ve kral bunun için hiçbir çözüm yolu düşünmedi. Benim planım şu, bir grup oluşturup altınlarımızı ortaya koyarız ve uzaktaki maden ocaklarına göndereceğimiz kervan ile Nineveh'deki metal ihtiyacını karşılarız. Kral, Muhteşem kapıları yapın dediği zaman metal ihtiyacını giderecek kişi sadece biz olduğumuzdan vereceği yüklü miktarlar da sadece bize kalmış olur. Eğer kral metalleri bizden almayacak olsa bile zarar etmeyiz. Çünkü sahip olduğumuz metalleri iyi bir fiyata satabiliriz. Onun bu tavsiyesi üzerine üçüncü kurala uyarak akıllı bir adamın rehberliği doğrultusunda yatırım yapmak için bir fırsat yakaladığımı fark ettim. Hayal kırıklığı yaşamadım. Ortaya koyduğumuz altınlar işe yaradı ve benim az miktardaki birikimim bu iş sayesinde inanılmaz bir şekilde büyüdü. Zaman içinde bu grubun katıldığı diğer faaliyetlerde de kabul edildim. Altınlar ile nasıl kar edeceğini bilen akıllı adamlardı. Sunulan planı uygulamadan önce dikkatli bir biçimde inceliyorlardı. Sahip oldukları sermaye yitirmelerine sebep olacak veya kar edemeyecekleri yatırımlara girerek altınlarını bağlamalarına neden olacak herhangi bir riskli işe girmiyorlardı. At yarışları ve tecrübesizliğimle ile ortak olduğum işlerin sınırlı miktarda kazanç sağlayacağını hemen anlar ve zararları tespit ederlerdi. Bu adamlar ile yaptığım çalışmalar süresince sahip olduğum altınların kazanç sağlayacağı güvenli yatırımlar yapmayı öğrendim. Yıllar geçtikçe servetim çok daha çabuk artmaya başladı. Kaybettiklerimi kazanmanın yanı sıra çok daha fazlasına sahip oldum. Tarihsizlik, deneyim ve başarılarım süresince zamanı ve babamın beş kuralını sınadım. Ve her seferinde doğru olduklarını kanıtladım. Beş kuraldan haberdar olmayanlara gelen altınlar çoğunlukla çabucak uçup gider. Ama bu beş kurala bağlı kalanlara gelen altınlar tıpkı onların köleleriymiş gibi durmadan çalışırlar. Nomasir konuşmayı bırakarak salonun sonunda duran köleyi gösterir. Ağzına kadar dolu üç deri çuval teker teker öne doğru getirilir. Nomasir bunlardan bir tanesini babasının önüne yere koyar ve şöyle der. Sen bana bir çanta dolusu Babil altını verdin. İşte bak ben de sana onun yerine aynı ağırlıkta olan bir çuval doğusu nine ve altını iade ediyorum. Herkesin kabul edeceği üzere eşit değerde bir değişik okuş olmuştur. Sen bana bir de üzerinde bilgece sözler yazılı olan toprak leyha vermiştin. İşte bak onun yerine sana bu iki çuval altını iade ediyorum. Dedikten sonra kölelerden diğer iki çuvalı da alarak aynı şekilde yere babasının önüne koyar. Benim için verdiğim bilgeliğin değeri... Verdiğin altınlardan daha çok fazladır babacım. Bu iki çuval da bunun kanıtı olarak veriyorum sana. Ama yine de bilgeliğin değerini altın dolusu çuvallarla kim ölçebilir ki? Bilgi sahibi olmayanlar altınları çok çabuk kaybederler. Ama bilgi sahibi olan kişiler altınları olmasa da onu nasıl değerlendireceklerini çok iyi bilirler. Bu üç çuval dolusu altın da bunun bir kanıtıdır. Sevgili babacım, Karşınıza durup benimle paylaştığınız bilgeliğiniz kas sayesinde çok zengin ve saygıdeğer bir adam olduğum diyebilmek benim için en büyük tatmindir. Babası büyük bir gururla elini Nomasir'in başının üzerine koyar. Derslerine iyi çalışmışsın ve ben şahsen mal varlığımı emanet edebileceğim böyle bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Kalabap hikayesini bitirir ve dinleyicilerin tepkisini dikkatle inceler. Bu, Nomasir'in hikayesi sizin için ne ifade etti diyerek devam eder. Aranızda kaç kişi kendisinin ya da eşinin babasına servetini akıllı bir şekilde değerlendireceğini dair hesap verebilir? Sizce bu saygıdeğer adamlar ne söylemiş olabilir? Bol miktarda gezdim ve birçok şey öğrendim. Çok çalıştım ve çok kazandım. Ama yazık ki çok az altınım var. Bir kısmını akıllıca, bir kısmını da pudalaca harcadım. Ve çoğunu aptalca şeyler yaparak kaybettim. Bazı adamların çok sayıda sahip olmasına karşın diğerlerinin hiç altın sahibi olmaması sizce hala kaderin oyunu mu? Eğer öyleyse çok yanlış. Altın sahibi olmaya dair kuralları bilip bunlara sadık kalan her adam çok miktarda altın sahibi olacaktır. Bu beş kuralı küçük yaşlarda öğrenip sadık kaldığım için zengin bir tüccar oldum. Servetimi garip bir sihir ile elde etmedim. Kolay yollarla sahip olan servet kolay yollardan yitirilir. Sahibine zevk veren ve onu mutlu eden servet yavaş yavaş elde edilendir. Çünkü akıl ve süreklilik arzusuyla doğan bir çocuktur. Dikkatli adımlar için servet sahibi olmak çok az yükümlülük getiren bir iştir. Bu yükümlülüğe tamir ettiğiniz her geçen yıl amacınıza ulaşmanın anahtarı olacaktır. Altın sahibi olmaya dair 5 kural kullandığınız takdirde ödülünüz servet olacaktır. Bu beş kuralın her biri ayrı ayrı zengin adamlar içermektedir. Ama bunları kısaca anlattığım hikayemde gözden kaçırmış olabileceğinizi düşünerek yineleyeceğim. Ben bu kuralları ezbere biliyorum. Çünkü ne kadar değerli olduklarını gençlik dönemimde anladım ve başarılı olabilmek için kelimesi kelimesine ezberledim. Altın sahibi olmaya dair ilk kural. Ailesi ve kendi geleceği için servet sahibi olmayı arzu ederek gelirinin onda birini biriktiren bir adama, Altın memnuniyetle ve fazlasıyla gelecektir. Gelirinin onda birini sürekli olarak bir kenara koyup bunları akıllı yatırımlarla ile değerlendiren adamın sahip olduğu mal varlığının değeri çok yüksek olacağından hem geleceği için bol kazanç sağlayacak hem de eğer Tanrı onu vakitsizle çağıracak olursa ailesinin geleceğini garanti altına almış olacaktır. Bu kuralında belirttiği gibi altın böyle adamlara memnuniyetle gelmektedir. Bunun doğruluğunu kendi hayatım ile onaylayabilirim. Ne kadar çok altın biriktirirsem o kadar kolay ve çok miktarda geliyorlar. Sizin de kazanacağınız gibi biriktirdiğim altınlar ile daha fazla kazanıyor, onun kazandırdıkları ile daha fazlasını kazanıyorum. Zaten ilk kuralda bu şekilde işliyor. Babil'in en zengin adamı. 11. bölüm. Babil'deki borç altın veren adam. 50 Tane Altın Eski Babir'in mızrak imalatçısı Rodan bu kadar çok altını deri cüzdanında daha önce hiç saçmamıştı. Cömert majestenin sarayından ayrılıp mutlu bir şekilde kralın ana yolundan aşağı doğru yürüdü. Attığı her adımda kemerine takılı olan cüzdanın içinde şıngırdayan altınlar o ana kadar duyduğu en güzel melodiydi. 50 Tane Altın Hepsi onun sahip olduğu şansın ayrımına varamayacak kadar mutluydu. Şıngırdayan yuvarlakların gücüne de bakın siz. Bunlarla istediği her şeye, büyük bir ev, arsa, inek, develer, atlar, at arabaları, istediği her şeye sahip olabilir. Altınları ne şekilde değerlendirirsin? Bu akşam ablasının evine doğru giden yan sokağa girdiğinde, düşünebildiği tek şey parıldayan ağır altınlarından başka hiçbir şeye sahip olmak istemediğiydi.'' Birkaç gün sonra akşam vakti şaşkın bir biçimde dolaşan Rodan, borç altın veren mücevher ve nadir bulunan kumaşları satan Mato'nun dükkanına girer. Dükkanın sağ ve sol tarafında ustalıkla sergilenen çeşitli mallara bakmadan geçerek arka taraftaki oturma odasına girer. Burada yapmacık bir şekilde kibarca davranan Mato'nun halının üzerine yayılarak oturduğunu ve zenci bir kölenin ona yemek servisi yaptığını görür. Rodan... Bacakları aralık ve düğmelerini ileklemediği deri ceketinden gö görünen göğsüyle tepkisiz bir şekilde ne yapacağımı bilmediğim için fikrini almaya geldim der. Maton ise dar ve solgun yüzüyle samimi bir şekilde gülümseyerek hoş geldin der. Borç altın veren birinin yardımına ihtiyaç duyacak ne tür münasebetsizlik yaptın acaba? Kumar masasında şansın mı dönmedi veya tombul bir kadın ayak bağı mı oldu? Seni yıllardır tanıyorum ama daha önce problemlerin için benim yardımımı hiç talep etmemiştin. ''Hayır, hayır. Bu öyle bir şey değil. Borç istemiyorum. Bilgi fikirlerini istemeye geldim. Duyuyor musunuz? Bu adamın ne dediğini duyuyor musunuz? Borç altın veren birine hiç kimse fikrini sormak için gelmez. Kulaklarıma inanamıyorum.'' ''Doğru duydunuz. Bu mümkün mü? Herkesten daha kurnaz görünen mızrak imaratçısı Roda'nın Maton'a altın istemek yerine fikir danışmak için gitmesi normal bir durum mu? Birçok insan yaptığı aptallıklar yüzünden fikrimi sormaya değil, Altın istemek için gelir. Bu arada başı dertli olan adamların gidip fikir aldığı ve bu konuda borç altın veren adamlardan daha becerikli olan kim? Rodan, yemeğe kalmalısın diyerek devam eder. Bu akşam misafirim olmalısın. Ando, zenci köleyi çağırır ve fikrimi isteyen mızrak imalatçısı arkadaşım için yer hazırla diye emreder. Benim onur konuğum olacak. Ona bütün yemek çeşitlerinden ve benim en büyük kupamı getir. Onun severek içeceği kaliteli şaraplarından en iyisini seç. Şimdi, canını sıkan şeyin ne olduğunu söyle. Kralın armağanı. Kralın armağanı mı? Kral sana bir armağan veriyor ve bu da senin için bir sorun mu oluyor? Bu nasıl bir armağan? Kraliyetin gardiyanı için tasarladığım ve kralı arz ettiğim keskin uçlu mızrağı çok beğendiği için bana 50 tane altın verdi ve ben de bunlarla ne yapacağımı şaşırdım. Günün her saati bunları benimle paylaşacak kişilerin yalvarmalarını dinliyorum. Bu çok doğal. Herhangi bir çaba harcamadan birinin gelip onlarla da altınlarını paylaşmasını bekleyerek altın sahibi olmak isteyen birçok adam var. Ama hayır diyemezsin. İrade gücün yumruğun kadar kuvvetli değil mi? Çoğuna hayır diyorum ama bazen evet demek daha kolay oluyor. Derin bir şekilde bağlı olduğu ablasıyla paylaşmayı kim reddedebilir? Ablan altınlarını elinden alarak onların keyfine sürmene engel olmayacaktır herhalde. Ama ablam, altınları kocası Arma'nın yararı için, onu zengin bir tüccar olarak görmeyi arzu ettiği için istiyor. Kocasına şansın hiçbir zaman gülmediğini düşündüğünden, ona altınları ödünç vermem için bana çok ısrar ediyor. Böylelikle başarılı bir tüccar olup bana olan borcunu karından ödeyecek. Maton, ''Arkadaşım'' diyerek devam eder. Tartışmaya değer bir konu bu. Altın sahibine sorumluluk yüklerken yakınlarının da tutumlarını değiştirmesine sebep olur. Kaybetmeye veya kaptırma korkusunu beraberinde getirir. Sahibine güç verip başarılı olmasını sağlar. Beraberinde yeni fırsatlar getirmesine karşın iyi niyetinden dolayı birçok sorunla karşılaşabilirsin. Hayvanların dilinden anlayan Ninevehli çiftçiyi duydun mu hiç? Ben de bilmiyor olabilirdim. Çünkü senin gibi adamlar hiçbir zaman bronz tekerlerle ilgili konuşmak istemez. Bunu sana anlatmam gerekiyor. Çünkü borç vermenin ve almanın sadece altın nel değiştirmesinden ibaret olduğunu düşünmemelisin. Bu çiftçi hayvanların aralarında konuştuklarını anladığından her akşam çiftlik avlusuna oyalanarak ne konuştuklarını dinlermiş. Bir gece öküzün eşeğe yakındığını duymuş. Hava ne kadar sıcak olursa olsun, bacaklarım ne kadar yorgun olursa olsun ya da düğün boynumu ne kadar acıtırsa acıtsın, her gün sabahtan akşama kadar sabanı çekerek çalışmak zorundayım. Ama sen hep tembellik ediyorsun. Renkli bir battan ile sarılmış olarak, Sahibimizi istediği yere götürmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bir yere gitmediği zamanlar ise bütün gün dinlenip yeşil çimenlerden yiyorsun. Eşek, zalim tekmeleri dışında iyi biridir ve öküzü hak verir. Sevgili arkadaşım diye yanıtlar. Gerçekten çok çalışıyorsun ama dinlenmeye yardımcı olmak için ne yapman gerektiğini biliyorum. Sabah, köle seni sabana götürmeye geldiği zaman yere yatıp böğür ki senin de hasta olduğunu zannedip çalışamayacağını düşünsün. Öküz, Ertesi sabah eşeğin tavsiye ettiği biçimde davranır ve bunun üzerine köle çiftçiye gidip onun hasta olduğunu ve bugün sabanı çekmeyeceğini bildirir. Çiftçi o zaman der. O zaman sabanı eşeğe bağla çünkü tarlanın bugün sürülmesi gerekiyor. Yalnızca arkadaşına yardımcı olmaya çalışan eşek bütün gün onun işini yapmak zorunda kalır. Akşam olup sabah çıkarıldığında ise kalbi kırılmış, bacakları yorulmuş ve düğümün verdiği acıdan dolayı boynu şişmiştir. Çiftçi ne konuştuklarını öğrenmek için çiftlik avlusunda oyalanır. Konuşmaya önce öküz başlar. Sen iyi bir dostsun. Bilge tavsiyen sayesinde bütün gün dinlendim. Eşek, kızgın bir şekilde ve ben der. Tüm diğer iyi niyetli saflar gibi bir arkadaşa yardım etmeye çalışırken onun işini üstlenmek zorunda kaldım. Bundan sonra ne olursa olsun sabanı sen çekeceksin. Çünkü sahibimiz köleye tekrar çalışamadığın takdirde kasabı çağırmasını emrettiğini duydum. Sen o kadar tembelsin ki keşke kasabı çağırsalar. Ondan sonra bir daha hiç konuşmazlar ve arkadaşlıkları biter. Bu hikayenin içerdiği ahlak kuralını söyler misin Roda? Rodan güzel bir hikaye diye yanıt verir. Ama içerisinde ahlak kuralları ile ilgili herhangi bir şey bulamadım. Tahmin etmiştim zaten. Ama var. Hem de çok basit bir ahlak kuralı. O da şu. Eğer arkadaşına yardımcı olmak istiyorsan bunu onun sorumluluklarını üstlenmeyeceğin bir şekilde yapmalısın. Bu aklıma gelmemişti. Çok akılcı bir ahlak kuralı. Ablamın kocasının sorumluluklarını üstlenmek istemem. Birçok adama borç veriyorsun, borçlarını geri ödeyip ödemediklerini söyler misin? Maton tecrübeli birinin göreceği şekilde gülümser. Geri ödeyemeyecek adama yüklü miktarda borç verilir mi? Sence borç veren kişi akılcı davranıp altınları borç alan kişiye yararlı olup olmayacağı ve verdiği borcu geri alıp alamayacağına dair önceden fikir edilmez mi? Sana hatıra kutumu getirip hatıralarımı anlatayım. Odaya kolu uzunluğunda kırmızı domuz derisiyle kaplı, bronz motiflerle süslenmiş bir kutu getirir. Kutuyu yere halın üzerine koyar. Borç verdiğim kişilerden teminat olarak bir şeyler alıp borçlarını ödeyene kadar bu kutunun içinde saklarım. Borçlarını ödedikleri zaman emanetlerini geri veririm. Ama borçlarını ödemedikleri takdirde bu emaneti güvenime karşı sadık kalmavaların hatırası olarak saklarım. Hatıra kutumun bana anlattığına göre borç vereceğim en güvenilir kişi talep ettiği borçtan çok daha değerli bir şeyi emanet olarak veren kişidir. Bu güvenilir kişiler arsa, mücevher, deve ve bunun gibi satılıp borcun geri ödeyebilecekleri türden şeylere sahiptir. Bana teminat olarak verilen şeylerden bazıları olan mücevherlerin değeri verdiğim borçtan çok daha fazladır. Diğer imanetler ise borçlarını geri ödeyemedikleri takdirde sahip oldukları mal varlığından benim payıma düşen ödemeyi yapacaklarına dair verdikleri sözden ibarettir. Bu tarz borçlar mülk üzerinde anlaşılarak verdiğinden altınlarımı mutlaka bana kira olarak geri döneceğinden eminimdir. Diğer sınıf ise para kazanma kapasitesi olanlarındır. Onlar da tıpkı senin gibi çalışıp ya da hizmet edip karşılığında para kazanan kişilerdir. Sabit gelirli bu kişilerin dürüst oldukları ve herhangi bir talihsizle karşılaşmadıkları sürece altınlarımı geri vereceğinden ve hak sahibi olduğum kiraları ödeyeceğinden eminim. Çünkü bu tarz borçları onların başarılarına dayanarak veriyorum. Diğerleri ise ne mal sahibi ne de güvenilir kazanç sağlama yeteneği olanlardır. Hayat çok zor olduğundan her zaman intibak etmeyen birçok insan olacaktır. Borç vereceğim bu tarz adamların yakın arkadaşları, Onların saygıdeğer olduklarına dair kefil olmadıkça onlara vereceğin borç miktarı en fazla bir peni bile olsa bundan birkaç yıl sonra hatıra kutum beni eleştirmeye başlayacaktır. Maton hatıra kutusunun kilidini çıkarıp kapaklarını açınca Rodan merak içinde kutuya doğru eğilip içine bakar. Kutunun içinde en üstte kırmızı bir kumaş üzerinde duran bronz gerdanlığı olan Maton ona büyük bir şefkatle dokundu. Sahibi öldüğünden teminat olarak verdiği bu emaneti her zaman hatıra kutumda saklayacağım. Onun hatırası olan bu kolye benim için çok değerli çünkü. O en iyi arkadaşımdı. Göz kamaştıracak kadar güzel ama bizim kadınlarımız gibi olmayan birini getirip onunla evlenince o zamana kadar yapmış olduğumuz başarılı işlerde sona ermiş oldu. Onun arzularını gerçekleştirmek için altınlarını çarçur edip bitirince sıkıntılı bir şekilde bana geldi. Onunla düşüncelerimi paylaştım ve vereceğim borçla kendini toparlayacağına dair söz verdiği takdirde ona yardım edeceğimi söyledim. Bana söz vermesine rağmen sözünü tutmadı. Bir tartışma sırasında karısı yaptığı tek bir hamleyle onu kırmaya bile kıyamayan arkadaşımı yüreğinden bıçakladı. Rodan, ''Ya bu?'' diye sorar. ''Evet tabii, bu da onundu. Kırmızı kumaşı kotundan çıkarır, vicdan azabı içinde kendini Fırat'ın sularına attı.'' Bu iki emaneti hiçbir zaman iade edemeyeceğim. Rodan, hatıra kutusunun bu durumda sana öt söyleyeceği tek şey, aşk acısı çeken insanların borç altın veren kişi için hiçbir zaman güvenilir olmadığıdır. İşte, bu farklı diyerek öfüz kemiğinden yapılan bir yüzük çıkardı. Bu bir çiftçiye ait. Karısının dokuduğu halılardan satın alıyorum. Çekirgelerin istilası üzerine yiyecek hiçbir şey kalmadığından bana gelip borç aldı ve gelen ilk ürünlerin ardından borcunu hemen ödedi. Bir gün tekrar gelerek bir gezginin görmüş olduğu uzak diyarlardaki garip keçileri anlattı. Bu keçilerin tüyüle o kadar uzun, yumuşak ve kaliteliymiş ki bunlarla Babil'de görülebilecek en güzel halılar örülürmüş. Babil'in en zengin adamı 12. bölüm Bir sürü halı almaya arzu ediyor ama parası yetmiyormuş. Böylelikle... Ona borç altın vererek oraya gitmesine ve keçilerden satın almasına yardımcı oldum. Oluşmaya başlayan sürüsüyle önümüzdeki yıl Babil'deki herkesi bu kadar pahalı halıları satın alma şansını elde ettiklerini düşündürerek şaşırtacaktı. Borçlarını hemen ödemekte ısrarcı olduğundan yüzüğü bir an evvel geri vermeliydim. Rodan kuşku içinde böyle yapanlar var mı diye sordu. Eğer kazanç sağlayacak şeyler için borç alıyorlarsa evet ama seni uyarıyorum. Eğer akılsızlıkları yüzünden borç alıyorlarsa verdiğin o altınları bir daha hiç göremeyebilirsin. Rodan, üzeri değişik motifli taşlar ile süslenmiş epeyce ağır olan altın bileziği kaldırıp şöyle dedi. Bunun hikayesini de anlatsana. Maton şaka yaparak kadınlar arkadaşıma hala iyi gösteriyor galiba dedi. Rodan sert bir şekilde cevap verdi. Ben senden çok daha gencim. Bundan eminim. Ama bu sefer olmayacak hayallere kapılıyorsun. Çünkü bunun sahibi çok konuşup ''Boş konuşan ve beni deli eden şişman ve yaşlı bir kadın. Bir zamanlar en iyi müşterimdi. Ama bir gün işleri ters gidince kadın bana gelerek oğlunun tüccar olmasını istediğini, bir kervan sahibiyle ortak olup develerle gezerek bir şehirden aldığını diğerinde takas edip kazanç sağlayabileceğini söyledi. Bu planlarını gerçekleştirebilmek için benden borç altın istedi.'' Oğlunun ortak olduğu bu adam genç çocuğu uzak diyarlardan birine 5 kuruşsuz ve desteksiz olarak bırakıp kaçınca ne kadar ahlaksız olduğunu göstermiş oldu. Bu genç büyüdüğü zaman bana olan borcunu ödeyecektir ama o zamana kadar hem teminat olarak bıraktıkları emanetlerden kira almayacağım hem de bir sürü gereksiz şey dinlemek zorunda kalacağım. Ama her şeye rağmen verdikleri emanetin değerinin ile eşdeğer olduğunu itiraf etmeliyim. Bu kadın verdiğim borcu nasıl değerlendirebileceğine dair fikrini sordu mu? Tam tersi oldu. Oğlunu Babil'in en zengin ve güçlü adamı olarak hayal etti. Bunun tersini tavsiye edince öfkelendi ve beni kötü bir şekilde tersledi. Bunun oğlu için kötü bir deneyim olacağını biliyordum. Ama teminat olarak teklif ettiği emanet karşısında istediği borcu vermek zorunda kaldım. Maton bu dedikten sonra ağzı düğümlü borçayı açıp sallayarak devam etti. Deve tüccarı Nalbur'a aitti. Ne zaman kendi sürüsünden büyüğünü almak isteyip sermayesi yetmese bu borcuya getirip bana bırakır ve ihtiyacı olan borcu alırdı. O akıllı bir tüccardır. Onun fikirlerine güvendiğimden her zaman istediği kadar borcu gönül rahatlığıyla veriyorum. Saygıdeğer tutumlarından dolayı Babil'deki diğer tüccarların çoğuna güvenirim. Teminat olarak verdikleri emanetler hatıra kutumda sürekli olarak girip çıkar. Çalışan tüccarların varlığı kentimiz için bir gereksinimdir ve Babil'in zenginliği yararına ticaret işlerinin yolunda gitmesini sağlamak için onlara yaptırdığım yardımlarla ben de kazanç sağlamış oluyorum. Maton kutudan çıkardığı irice turkuaz böreği yere doğru fırlatır. Mısır'dan alınan bir böcek. Bunun sahibi altınlarını iade edip etmemeyi önemsemiyor. Ödemeyi sorduğum her defasında bana şöyle cevap verir. Kötü kader peşimi bırakmadıkça borcumu nasıl ödeyebilirim? Hem sende daha çok altın var. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü teminat olarak bıraktığı emanet, önceleri iyi giden işleri karşısında çok daha servet sahibi olmak için hırslanıp yetersiz bilgisi işini batıran oğlu için toprağını ve sürüsünü teminat olarak gösteren saygıdeğer babasına ait. Gençlik sabırsızca davranıp, servet ve onun beraberinde getireceği lükse bir an evven sahip olabilmek için kısa yoldan zengin olmayı tercih edip, gereksiz borçlara giriyor. Gençlik bunu tecrübe etmediği için ödenemeyecek kadar çok olan bir borcun içine kolayca düşünen ve çıkmak için günlerce uğraşılan bir çukur gibi olduğunu bilemez. Hüzün ve pişmanlık çukuru olan bu yer parlak güneş ışıklarının bulutlarında kaplı olmasına ve gecelerin uykusuz geçmesine sebep olur. Ama yine de borç altın alacakların cesaretini kırmak istemem. Hatta akıllı işlerde kullanılması için teşvik ve tavsiye bile ederim. Bir tüccar iken sahip olduğum ilk gerçek başarıyı borç olarak aldığım altınlarla elde ettim. Yine de borç veren kişi böyle bir durum karşısında ne yapmalı? Genç, ümitsizlik içinde ve çaresiz olduğundan borcunu ödemek için hiçbir şekilde çaba göstermez. Babasının toprağa ve sığırlan el koymaya da gönlüm el vermez. Rodan, anlattığın şeyler ilgimi çekiyor diyerek sözünü kesip devam eder. Ama hala sorumun yanıtını alamadım. Benim için çok değerli olan 50 adet altınımı kız kardeşimin kocasına borç olarak vereyim mi? Ablan saygı duyduğum esaslı bir kadın. Eğer kocası bana gelip 50 adet borç altın istese ne için gerektiğini sorarım. Eğer bana benim gibi bir tüccar olup mücevher ve parayı pahalı eşya satma işine girmek istediğini söylerse ben de ona ticaret ile ilgili bilgim var mı, kaliteli malları ucuz fiyatta nereden alacağını biliyor musun? Yüksek fiyatlı satışların nerelerde yapıldığını biliyor musun diye sorarım. Bu soruna evet diyebilir mi? Rodan itiraf eder diyemez. Gerçi mızrak yapıp satmamda bana bir hayli yardımcı olmuştu. O zaman ona borç isteme sebebinin yeterli olmadığını söyleyebilir miyim? Tüccarlar yaptıkları ticareti çok iyi bilmelidir. Yeteri kadar ihtiraslı olursa da gerçekçi değildir. Ve ben ona hiçbir şekilde borç altın veremem. Ama şöyle dediğini düşünelim. Evet, tüccarlara epey yardımcı oldum. Nasıl gidebileceğini ve oradaki ev hanımlarının dokuduğu ucuz halıların nasıl alınacağını biliyorum. Hatta bunları yüksek fiyatlara satabileceğim Babil'deki adamların kimler olduğunu da biliyorum. O zaman şöyle derim. Sebebin geçerli ve ihtirasın saygıya değer. Eğer teminat gösterirsen sana 50 tane altını borç olarak memnuniyetle veririm. O da şöyle der ise saygınlığından başka gösterebileceğim teminatım yok ve borcunun karşılığını fazlasıyla öderim. O zaman ben de şöyle derim. Sahip olduğum her altın parçası benim için çok değerlidir. Ya Samaneye giderken hırsızlar altınları çalarsa veya dönüş yolunda zorla elindeki alıları alırlarsa o zaman borcunu hiçbir şekilde ödeyemezsin. Ve ben de altınlarımdan olurum. Rodan gördüğün gibi borç veren adamın tüm mal varlığı altınlarıdır. Kolaylıkla borç verebilir. Ama eğer borç verirken akıllıca davranmazsa geri alması çok zor olur. Aklını kullanarak borç verecek adam karşılaşacağı risklerden uzak durmayı ve borcunu iade edileceğine dair garanti ister. Doğru olan diyerek devam eder. Başı dertte olanlara kötü kaderin yakasını bırakmadığı kişilere yeni başlayan, hızlı bir şekilde ilerleyip değerli vatandaş olacaklara yardım etmektir. Ama bu yardım akıllı bir şekilde yapılmalı ki çiftçinin eşeğinin başına geldiği gibi yardım etmeye çalışırken başkasının sorunlarını kendi sorunlarımız haline getirmeyelim. Sorduğun soru yine arada kaynadır odan. Ama işte cevabım. 50 adet altını verme. O altınlar emeğinin karşılığında aldığın bir ödüldür. Dolayısıyla sen de arzu etmedikçe hiç kimse onları paylaşmak için seni zorlayamaz. Eğer senin için daha fazla altın kazanmasını sağlayacaksa dikkatli bir şekilde ve birçok kişiye ver. Kâr etmeyen altınların sahibi olmayı sevmediğim kadar çok fazla risk taşıyan şeyleri de sevmem. Mızrak imalatçısı olarak kaç yıl çalışıyorsun? Dolu dolu 3 yıl. Kralın verdiği dışında toplam ne kadar kazandın? 3 tane. Çalıştığın her yıl için sağladığın kazançları biriktirerek kendini birçok şeyden mahrum ettin öyle mi? Aynen öyle. O zaman 50 yıl boyunca kazanacağın altınları bu özleriyle biriktirebilir misin? Bunu yapabilmek için hayatın boyunca çalışmam gerek. Şöyle düşünün. 50 yıl boyunca çalışman karşılığında zorluklarla biriktirdiğin 50 tane altını ablan senden kocasının bronz eriteceği bir kase yapmayı denemesi ve ticaret deneyimi edinmesi için istiyor. Senin gibi düşünürsen verme. O zaman ona git ve şöyle de. Oruç günleri hariç 3 yıl boyunca sabahtan akşama kadar çalıştım ve arzuladığım her şeyden mahrum kaldım. Çalıştığım ve özveriyle biriktirdiğim her yıl için sadece birer adet altın gösterebilirim. Sen benim en sevdiğim kız kardeşimsin. Eşinin başarılı ve zengin olabileceği bir işle çalışmasını diliyorum. Eğer bana akıllıca bir plan ile gelir, arkadaşım Maton'da bunu akıllıca ve mantıklı olduğunu onaylarsa, başarılı olabileceğini ispat etmesi için ona bir yıllık tüm kazancımı borç olarak verebilirim. Bence böyle yap. Ve eğer içimde yeteri kadar başarılı olma arzusu varsa bunu kanıtlayacaktır. Eğer başarısız olursa bir gün geri ödeyeceğini umut ederek yaşayacağı kadar büyük miktarda borçlanmamış olacaktır. Ben borç verebiliyorum. Çünkü sahip olduğum altınlar kendi işim için kullanacağımdan çok daha fazla. Fazladan sahip olduğum altınları başkalarıyla paylaşılarak benim için daha çok kazanmalarını arzu ediyorum. Yıllarca çalışıp daha fazla kazanmak için özveride bulunarak sahip olduğum altınları kaybetme riskini göze alamam. Bu yüzden güvenli bir neden için olduğuna geri döneceklerine ve kazandırdıklarının düzenli bir şekilde ödeneceğine emin olmadan bir daha hiç kimseye borç vermem. Rodan sana hatıra kutumu ile ilgili birkaç sırımı anlatayım. Böylelikle borç isteyen adamların zayıf noktalarını anlayacak ve geri ödeme için elden çıkarmaları gereken varlıkları olmadığı zaman ne kadar hevesli olduklarını göreceksin. Altınları olduğu takdirde kazançları yüksek miktarların sahip olmadıkları yetenek ve deneyim yüzünden sadece bir hayal olduğunu göreceksin. Rodan, artık senin için daha fazla kazanmasını gereken altınların var. Benim gibi. Borç altın veren biri olmak üzeresin. Eğer servetini dikkatli bir şekilde korursan, hayatının her günü senin için daha fazladan kazandıran bir has kaynağı olacaktır. Cüzdanındaki altınlarla en çok ne yapmak istersin? Güvende olmalarını sağlamak. Maton, onaylayan bir tavır ile Akıllıca konuşsun diye yanıt verir. O zaman ilk arzun güvende olmalarıdır. Ablanın kocasının kontrolü altındayken olası bir kayıptan ne kadar uzak kalabilir ve ne kadar güvende olurlar ki? Sanırım olmazlar. Çünkü o altınları koruyabilecek kadar akıllı değil. O zaman minnet borcunun aptalca duygusallığından etkilenip altınlarını kimseye emanet etme. Eğer ailene veya arkadaşlarına yardım etmek istiyorsan bunun başka yolunu bul ve servetini kaybetme riskine girme. Unutma ki... Onu koruyacak kadar bilgili olmayanların elinden nasıl olduğunu anlamadıkları bir şekilde uçup gider. Onları başkalarının ziyaret etmesi yerine sen kendin savurganlık yaparak bitir. Korumaktan başka servetini kullanarak yapmayı arzu ettiğim başka bir şey var mı? Benim için daha fazla kazanmasını sağlamak. Yine akıllıca konuştu. Daha fazla kazanıp büyümesini sağlamalısın. Akıllı bir şekilde borç verilen altın senin gibi bir adam yaşlanmadan kazandırdıkları ile kendini ikiye katlayabilir. Eğer onu kaybetmeye göze alırsan kazandırdıklarını da kaybetmeye göze almış olursun. Bu yüzden altınlarının mümkün olduğundan çok daha fazla kazandıracağı yolları bildiklerini söylersen beceriksiz adamları müthiş planlarından etkilenmemelisin. Bunlar ticaretin sağlam ve güvenilir kurallarını bilmeyen hayalperestlerin yarattığı planlardır. Servetini kaybetmeyip keyfini çıkarabilmen için kazandırmasını arzu ettiğin miktarın ılımlı olmasına özen göster. Aşırı kar getireceğine dair söz aldığın yatırımlara borç verdiğin takdirde altınlarının uçup gitmesini için davete çıkarmış olursun. Altınlarının bilgili kişiler tarafından değerlendirilip onların akıllı ve tecrübeleriyle güvenli bir şekilde korunabilmesini ve çok kazandırmasını istiyorsan başarıları kanıtlanmış olan adamlar ve şirketlerle bağlantı kurmaya çalış. Çünkü Tanrı'nın altın vermek için yeterli gördüğü insanların peşini bırakmayan talihsizliği görmezlikten gelebilirsin. Rodan Verdiği öğütler için teşekkür etmeye çalışırken onu dinlemeyip devam eder. Kralın armağanı daha akıllı olmanı sağlayacak. Eğer 50 tane altını kimseyle paylaşmayacaksan kesinlikle çok dikkatli olmalısın. Bunları birçok şekilde kullanma olanağın olacaktır. Birçok akıl veren olacaktır. Büyük karlar edebileceğin birçok fırsatlar sunulacaktır. Hatıra kutumun anlattığı hikayeler senin için bir uyarıcı olsun ki geri alabileceğine emin olmadan cebinden tek bir tane bile altın çıkarma. Eğer öğütlerime ihtiyacın olursa tekrar beklerim. Memnuniyetle vereceğim. Kutunun altına kazıdığım şeyi okumalısın. Çünkü hem boş veren hem de alanlar için geçerlidir. Alınan küçük bir tedbir büyük bir pişmanlığı önleyecektir. Babil'in en zengin adamı 13. Bölüm Babil duvarları. Babil'i çevreleyen, duvarlara doğru uzanan geçidin girişini koruyan Gattar ve yaşlı savaşçı Banzar için yeni bir gün daha başlar. Yüz binlerce vatandaşın yaşamını ve bu şehrin geleceğini korumak için mücadele veren yiğit koruyucular ise şehri çevreleyen duvarların üzerinde bulunmaktadır. Saldırgan askerlerin gürlemeleri, çığlıkları, binlerce atın ayak sesleri ve durmadan ateş altında kalan bronz kapıların uğultusu, Duvarların ardından yoğun bir biçimde duyulur. Böyle bir olay için yetersiz sayıda olsalar bile, şehrin kapısının arkasına yerleştirilen mızraklı askerler her ihtimale karşı tetikte bekler. Babil'in önemli sayıda askeri birliği kralları ile birlikte doğuda Elamites'e karşı mücadele vermektedir. Onların yokluğunda gerçekleşecek herhangi bir saldırı girişimi olasılığı tahmin etmediklerinden, burada kalan koruyucu birliklerin sayısı çok azdır. Beklenmedik bir anda, Şehir kuzeyden gelen güçlü Asuri ordusunun saldırısına uğrar ve eğer şehrin duvarları bu saldırıya dayanamazsa bu Babil'in sonu olacaktır. Savaşın ile ilgili olumlu bir haber alabilmek için sabırsızlıkla ve korku içinde etrafta dolanıp duran solgun yüzlü halk geçitteki yaralı ve ölülerin taşınmasını dehşetle izler. Saldırının en kritik anı gelir. Üç gündür kentin duvarları ardında dönüp dolaşan düşmanlar aniden tüm güçleriyle kapıya doğru saldırır. Duvarların üzerindeki koruyucular platform ve merdivenlerle tırmanmaya çalışanlara oklar atıp kızgın yağ dökmekte, yukarı kadar tırmanmayı başaranlara ise mızraklarıyla saldırmaktadır. Bu arada binlerce sayıdaki düşman ise koruyuculara karşı ölümcül bir baraj kurarak binlerce ok atmaktadır. Bulunduğu konum itibariyle çatışmayı yakından izleyen yaşlı banzar çılgın saldırıların püskürtüldüğünü duyan ilk kişi olacaktır. Titreyen, felçli elleriyle yanına gelen yaş ve büyük tüccar, yalvarırcasına neler olduğunu anlat. Anlat der. İçeri girmemeliler. Oğullarım sevgili krallarımız ile birlikte gitti. Yaşlı karımı koruyacak kimsemiz yok. Eşyalarım, onların hepsini alırlar. Yiyeceklerimizi de alırlar. Kendimizi savunmak için çok yaşlıyız. Köle olmak için de öyle. Aç kalırız, ölürüz. Bana içeri giremeyeceklerini söyle. Bunun üzerine koruyucu, Sakinleşmelisin sevgili tüccar diye yanıt verdi. Babil'in duvarları çok sağlam. Çarşı merkezine dön ve eşine, kralın muhteşem servetini koruyan bu duvarın sizi ve mal varlığınızda rahatlıkla koruyabileceğini söyle. Havada uçuşan okların sana isabet etmemesi için dönerken duvarın dibinden yürüyerek git. Banzar'ın yanından uzaklaşan yaşlı adamın yerini bu sefer kucağında bebeğiyle bir kadın alır. Çavuş, durum oradan nasıl görünüyor? Bana doğruyu söyle ki duvarları aşacakları takdirde feci şekilde intikam alacaklarını düşünen, Ateşler içinde yanmasına rağmen zırhlı ve mızrağı ile beni ve bebeğimizi korumak için ısrar edip duran zavallı kocamı ikna edebileyim. Sen çok iyi kalpli bir anne ve eşsin. Tekrar söylüyorum. Babi'nin duvarları hem seni hem de bebeğini koruyacaktır. Yeteri kadar yüksek ve güçlüdür. Cesur koruyucularımızın kazan dolusu kızgın yağları merdivenlere döktüklerinde çığlıkları duymuyor musun? Onları duymakla beraber düşmanlarımızın kapıları kırmaya çalıştığını da duyuyorum. Hemen kocanın yanına dön. Ve kapıların her türlü saldırıya karşı yeteri kadar sağlam ve dayanıklı olduğunu duvarlara tırmanmayı başarsalar da mızraklılarımızın saldırısıyla karşılaşacaklarını söyle. Dikkatli ol ve oyalanmadan şuradaki binaların arkasından git. Kenara çekilen Banzar ağır silahlı takviye birliğine yol verir. Tam askerler büyük bir sürat ve bronz kalkanların şıngırtısıyla geçerken küçük bir kız çocuğu belirir. Kız yalvaran bir ses sonu ile asker, ''Lütfen bana güvende olduğumuzu söyler misin?'' der. ''Korkunç sesleri duyuyorum. O kadar korkuyorum ki kan içinde bir sürü adam görüyorum. Bizlere ne olacak? Anneme, küçük erkek kardeşime ve bebeğimize ne olacak?'' Cesur savaşçı, kızı kaldırırken göz kırpıp kendine güvende hissetmesi için ''Korkma küçüğüm'' der. ''Merak etme, Babil'in duvarları seni, anneni ve küçük erkek kardeşinizi ve bebeği koruyacaktır.'' Kraliçe Semiramis, bu duvarları 100 yıldan uzun süre önce sizler gibilerin güvenliği için yaptırdı ve o zamandan bu yana hiçbir zaman yıkılmadı. Şimdi git ve ailene Babil'in duvarlarının onları koruyacağını, korkacak bir şey olmadığını anlat. Günler boyunca nöbet tutan yaşlı Banzar, geçitte ölene veya yaralanıncaya kadar savaşacak olan takviye birliğini izler. Onun etrafında aralıksız olarak biriken halk endişe içinde duvarların onları koruyup koruyamayacağını bilmek ister. Eski bir askerin ağır başlığıyla ile onlara yanıt verir. Babil'in duvarları sizleri koruyacaktır. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen şiddetli savaş üç hafta ve 5 gün boyunca devam eder. Sürekli olarak aşağı ve yukarı gidip gelenlerin yoğunluğuyla biriken çamurlar yaralıların kanlarıyla karışıp geçidin yolunu bulamaç haline getirmiştir. Ve bu korkunç görüntü karşısında Banzar'ın ağzı zorluklarla kapanır olmuştur. Duvarların ardında her gün biraz daha yoğunlaşan vahşi düşmanların cesetleri her gece yoldaşları tarafından toplanıp gömülmektedir. Gürültü ve patırtı dördüncü haftanın beşinci gecesi azalır. Ertesi günün ilk ışıklarıyla aydınlanan düzlüklerdeki duman bulutunun açığa çıkması ile düşmanların geri çekildiği anlaşılır. Koruyucuların gökyüzüne doğru bir anda yükselen güçlü çığlıkların anlamı kesinlikle çok açıktır ve duvarların ardında bekleyen halk tarafından tekrarlanır. Sokaklarda yankılanan çığlıklar fırtına şiddetiyle tüm şehre yayılır. Koşarak evlerinden çıkan insanlar yüzünden sokaklarda izdiham yaşanır. Heyecan içinde bağırlaşan insanlar haftalardır duydukları ve bastırdıkları korku hissini böylelikle üstlerinden atmış olur. Zafer coşkusuyla tekrar alevlenen Bel Tapınağı'nın kulesindeki meşale bile göğe doğru yükselen mavi dumanlarıyla zaferlerini herkese bildirmek ister gibidir. Babil'in duvarları servetini yağmalamak ve halkını kaçırarak köle yapmak isteyen güçlü ve hain düşmanlarını bir kez daha püskürtmüştür. Babil'in asırlar boyunca ayakta kalmasının nedeni iyi bir şekilde korunmasıdır. Zaten bunun tersi de hiçbir zaman düşünülemez. Bir insanın korunma ihtiyacı ve arzusunu karşılayan en önemli örnek Babil'in duvarlarıdır. Bu arzu insanoğlunun tabiatında vardır. Bugün de her zaman olduğu kadar güçlü bir istek olan korunma ihtiyacının karşılanmasının daha sınırsız ve iyi yolları bulunmuştur. Bugün sigortacılığın dayanıklı duvarlarıyla tasarruf hesapları ve güvenilir yatırımlarınızın ardında gezinerek kapıdan girip evlerimizin baş köşesinde kurularak beklenmedik trajedilerden korunabiliriz. Yetersiz bir miktarda korunmayı bütçemiz telafi edemez. Babil'in en zengin adamı 14. Bölüm Babil'in deve tüccarı Bir insan ne kadar aç kalırsa aklı o kadar çok çalışır ve hatta yemek kokularına karşı burnu o kadar hassas olur. Azuren'in oğlu Tarkat kesinlikle böyle düşünmekteydi. Çünkü tam iki gündür bir bahçe duvarının üzerinde ev sahibinin çığlıklarıyla dışarı fırlamasıyla çalabildiği iki adet incirden başka hiçbir şey yememişti. Çarşı merkezinden geçerken bile kadının kulaklarına çınlayan keskin çığlıkların etkisiyle ellerini alışveriş yapmakta olan diğer kadınların sepetlerinden uzak tutmuştur. Babil'de çarşı merkezinde getirilen gıda maddelerinin bu kadar çok olduğunu ve ne kadar güzel koktuğunu daha önce hiç fark etmemiştir. Çarşı merkezinden uzaklaşarak karşısındaki otelin yemek salonunun önünde durup birileri bir yeri doğru adım atmaya başlar. Belki burada tanıdığı birine rastlayabilir, ondan alacağı bir adet borç bakır ile yabani mal sahibinin yüzünü biraz olsun güldürüp öğütlerinden yararlanabilir diye düşünür. Bu bakır olmadan memnuniyetsizlikle karşılanacağını bilmektedir. Dalgınlıkla yürürken en son görmek istediği kişiyle uzun boylu, ve bol kemikli deve tüccarı Debasir ile bir anda burun buruna gelir. Az miktarda borç aldığı birçok arkadaşı olmasına karşı başarılı olamayıp söz verdiği çabuklukta geri ödeme yapamadığından dolayı rahatsızlık duyduğu tek kişi Debasir'dir. Onu görünce Debasir'in gözlerinin içi parlar. Ha işte Tarkat, bir ay önce borç olarak verdiğim iki bakır ve ondan daha önce vermiş olduğum gümüşü iade etmeni gerektirdiğini düşündüğüm kişi. İyi ki karşılaştık. O iki şekeli bugün iyi bir şekilde değerlendirebilirim. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Tarkat kekeler ve yüzü kızarır. Midesi o kadar boştur ki açık sözlü Debasir ile tartışacak gücü yoktur. Bitkin bir biçimde mırıldanarak ''Üzgünüm, çok üzgünüm'' der ve devam eder. Bugün borcumu ödemek için size verebileceğim ne gümüş ne de bakırım var. Debasir ısrarlı bir biçimde ''O zaman bul'' der. Eminim birkaç tane bakır ve bir adet gümüş kazanıp ihtiyacın olduğu zaman... ...sana cömert bir şekilde yardım eden bir babanın eski arkadaşına borcunu ödeyebilirsin değil mi? Ödeyemem. Çünkü kötü talih peşimi hiçbir zaman bırakmıyor. Kötü talih mi? Kendi beceriksizliğin için tanrıyı mı suçluyorsun? Kötü talih, borç ödemektense almayı tercih eden her adamın peşindedir. Karnım acıktı, yemek yemem lazım. Sen de gelirsen anlatmak istediğim bir hikaye var. Tarkat onun zalimce açık sözlüğünden çekinir... Ama gıpta ettiği yemek salonuna girebilmesi için aldığı teklifi de değerlendirir. Debasir onu salonun ücra küp bir köşesine doğru ittikten sonra kirimlerin üzerine otururlar. Gülümseyerek gelen mal sahibi Koaskora her zamanki gibi kendinden emin bir tavırla siparişini verir. Çörün şişko kertenkelesi bana bir keçi budu getir. İyi kızarmış ve bol soslu olsun. Ve tabi bir de ekmek ve sebzelerin hepsinden getir. Çünkü çok acıktım. Arkadaşımı da unutma ona da bir sürahi su getir.'' ''İyi soğutun. Bugün sıcak bir gündü. Tar kadın bütün ümitleri bir anda söner. Oturup su içerek bu adamın kocaman bir keçi budunu yemesini izlemesi gerekli midir? Hiçbir şey söylemez. Çünkü söyleyecek tek bir kelime bile bulamaz. Ama Debasir için sessiz kalmak olanaksızdır.'' Nazik bir şekilde gülümseyerek etrafında oturan ve daha önceden tanıdığı diğer müşterilere el sallar. Henüz Urfa'dan dönen bir adamdan duyduğuma göre orada tanıştığı zengin bir adamla bir taş varmış ve o kadar inceymiş ki baktığın zaman taşın içinden diğer taraf görünüyormuş. Yağmurun ıslatmaması için penceresinin pervazına koymuş. Urfa'dan dönen adamın dediğine göre rengi sarıymış. Bakmasına izin vermişler. Her şeyin çok farklı göründüğü, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyor sen ne dersin bu işe Tarkat? Sence dünya olduğu renklerden daha farklı görünebilir mi? Debasir'in önünde duran etli keçi budu ile daha çok ilgilenen genç, bilmiyorum der. Neyse, ben biliyorum. Çünkü dünyayı olduğundan çok daha farklı bir renkte gördüm. Ve şimdi anlatacağım hikayede onu eski renkleriyle görmeyi nasıl başardığım ile ilgili. Yan tarafta oturan müşterilerden biri fısıldayarak, Debasir hikaye anlatacak der ve oturduğu kirimi çekiştirerek yakınlaşır. Diğer müşteriler ise yemekleriyle birlikte gelip yarım daire oluşturur. Yemeklerini tar kadın kulaklarının dibinde gürültülü bir şekilde yedikleri için tartışma çıkar. Bir şeyler yemeyen tek kişi odur. Debasir onunla yemeğini paylaşmaz. Ve hatta tabağından yere düşen ekmek parçasını tar kadın alması için herhangi bir girişimde bile bulunmaz. Keçi budundan tam kocaman bir parça ısıracakken durur... Ve anlatacağım hikayeler ve devam eder. Eski günlerim ve nasıl bir deve tüccarı olduğum ile ilgilidir. Eskiden Suriye'deyken bir köle olduğumu bilen var mı? Debasir dinleyicilerin şaşkınlık içinde fısıtlamaçlarını büyük bir mutluluk ile dinler. Ben genç bir adam iken dedikten sonra ikinci bir kocaman parça daha koparıp devam eder. Babamın yaptığı ticareti sandalet imaracılığını öğrendim. Onun dükkanında çalışırken evlenebileceğim bir kadın buldum. Genç ve tecrübesiz olduğumdan çok az miktardaki kazancım ile mükemmel karıma en iyi şekilde bakmaya çalışıyordum. Paramın satın almaya yetmeyeceği şeyleri arzuluyordum. Kısa süre içinde dükkan sahiplerinin bana itimat ettiğini ve ödemeyi sonra yapmamı kabul ettiklerini öğrendim. Ama hiçbir zaman ödeyemedim. Genç ve tecrübesiz olduğumdan kazancından fazlasını harcayan kişilerin gereksiz tembelliğin rüzgar tohumlarını attığını... Bunun karşılığında biteceği bir şeyin başına dert açacak ve aşağılanmasına sebep olacak kasırgadan başka bir şey olmadığını bildiğimden, saçma sapan arzularıma boyun eğerek gelirimin karşılayamayacağı kadar kaliteli giyim, eşyası, eşime ve evimize lüks şeyler aldım. Bir müddet için her şey yolunda gitti ve imkanlarım el verdiğince ödeme yaptım. Kısa bir süre sonra gelirimin hem zorunlu giderlerimiz hem de borçlarımız için yeterli olmadığını fark ettim. Kredi açanlar, borçlarımı ödemem için beni zorlamaya başlayınca hayatım bir kabusa dönüştü. Arkadaşlarımdan borç aldım ama onları da ödeyemedim. İşler gittikçe kötüleşti. Karım evi terk edip babasının yanına dönünce, ben de Babil'den ayrılıp genç bir adamın daha iyi fırsatlar yakalayabileceği başka ülkeler bulmaya karar verdim. İki sene boyunca kervan tüccarılığıyla çalışarak çok huzursuz ve başarısız oldum. Bundan sonra birlikte çalıştığım hırsızlar ise tüm çölü gezip silahsız olan kervanları aramaktaydı. Babamın oğlu olarak bu tarz işler bana hiç yakışmasa da dünyaya renkli bir taşın arkasından bakıyor ve ne kadar alçaldığımı fark etmiyordum. Çok başarılı olduğumuz ilk işimizde yağmaladığımız altın, ipek, kumaş ve değerli eşyalar ile Guinler'e gidip hepsini oracık harcadık. İkinci denememizde o kadar şanslı değildik. Soygunu yapar yapmaz, kervanlarını korumak için yerel bir reise kira ederek tuttuğu mızrakçıların saldırısına uğradık. Her iki liderimizi de öldürüp bizleri Şam'a götürdükten sonra giysilerimizi çıkarıp köle olarak sattılar. Bir çöl şefi tarafından iki adet gümüşe satın alındım. Kırpık saçlarım ve yırtık pırtık kıyafetlerim ile diğer kölelerden hiçbir farkım yoktu. Sorumsuz bir genç olarak bu durumu önceleri bir macera olarak görüyordum. Ama sahibim beni dört eşinin yanına götürüp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz dediğinde durumun ciddiyetini fark ettim. O anda ne kadar umutsuz bir halde olduğumu anladım. Çöl adamları çok hiddetli ve savaşçıydı. Hayatım onların ellerindeydi. Silahsızdım, buradan kaçmam da mümkün değildi. O dört kadın beni incelerken endişe içinde karşılarında duruyor, onların iyi niyetine sığınabilir miyim diye düşünüyordum. İlk eşi Sira diğerlerinden yaşça büyüktü. Duygusuz bir ifadeyle kafasını kaldırıp bana baktı. Biraz olsun teselli bulanmak için yanında oturan kişiye doğru dön ve beni bir solucandan farksızmışım gibi inceleyen kibirli bir güzellikle karşılaştım. Daha genç olan iki kadın sanki komik bir şey görmüş gibi kıkırdıyordu. Sanki asırlardır orada öylece konuşmadan durup kalmıştım. Her kadın bir diğerinin beni hangi arzuları için kullanacağı konusunda karar vermesini sabırsızlıkla bekliyor gibi görünüyordu ve sonunda sıra soğuk bir ses tonuyla konuştu. Bir sürü hizmetkarımız var, ama develerimizin bakıcılarının hiçbiri yeteri kadar iyi değil. Mesela bugün hasta annemi ziyaret etmek istesem develerimi kullanabileceğime güveneceğim tek bir köre bile yok. Bu köreye deve kullanabilir mi diye sorar mısınız? Bunun üzerine sahibim bana develerle ilgili bilgim var mı diye sordu. Ne kadar istekli olduğumu gizlemeye çalışarak cevap verdim. Çömelmelerini sağlayabilirim. Eşya yükleyebilirim. Yorulmadan uzun yol gitmelerini sağlayabilirim. Ve eğer gerekirse at arabalarını bile tamir edebilirim. Sahibim Köle yeteri kadar bilgili görünüyor dedi. Sıra eğer arzu edersen bu köleyi devenin bakıcısı olarak kullanabilirsin. Ve sıraya verildiğim o gün uzun bir seyahate çıkarak onu hastanesini ziyarete götürdüm. Bu fırsat ile yardımları için teşekkür edip aslında köle olarak değil özgür bir genç olarak doğduğumu ve Babil'de saygıdeğer bir sandalet imalatçısının oğlu olduğumu belirtmek istedim. Ona başımdan geçenleri büyük bir kısmını anlattım. Yaptığı yorumlar karşısında çok şaşırdım ve söylediklerini sık sık düşündüm. Zayıf karakterin seni bu duruma getirmişken nasıl olur da özgür bir gencim dersin? Tıpkı suyun bir çıkış yolu bulduğu gibi eğer körelik bir insanın ruhunda varsa ne şekilde doğarsa da olsun eninde sonunda yaşama bir köle olarak devam etmez mi? Şansı ne kadar kötü giderse gitsin, eğer özgür ruhlu ise yaşadığı şehirde saygı ve itibar görmez mi? Bir seneyi aşkın bir süredir köleyim ve onlar gibi yaşıyorum ama onlar gibi olamadım. Bir gün sıra... Bana diğer köleler akşamları toplanıp eğlenirken sen niçin yalnız başına burada çadırda oturuyorsun diye sordu. Ben de şöyle cevap verdim. Bana söylediklerini düşünüyorum. Bir köle ruhuna sahip olup olmadığımı düşünüyorum. Onlara uyum sağlayamadığım için yalnız oturuyorum. Ben de yalnız oturmak zorundayım diye itiraf etti. Efendim benimle çok büyük bir çeyizim var diye evlendiğinden beni arzulamıyor. Her kadın arzulanmayı ister. Neden ve kısır olduğumdan dolayı ben de yalnız oturmak zorundayım. Her zaman. Bir erkek olarak köle olacağımı ölmeyi tercih ederim diye düşünürdüm ama kalplerimizin kurallarına göre kadınlar da köle olarak görülüyor ve kölelikten kurtulmak için yapabileceğim hiçbir şey yok. Beklenmedik bir anda sözünü keserek benim hakkımda ne düşünüyorsun diye sordum. Sence ben bir köle miyim yoksa özgür bir adam mı? Kaçamak bir şekilde cevap vererek Babil'deki borçlarını ödemek istiyor musun diye sordu. Evet istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Borçlarını ödemek için hiçbir çaba göstermeden yılların geçmesine izin verdiğin takdirde sen de alçak ruhlu kölelerden biri olursun. Kendine karşı saygı duymayan hiç kimse başka bir şey olamaz. Ve borçlarını ödemeyen hiç kimse kendisiyle gurur duyamaz. Ama Suriye'de bir köleyken ne yapabilirim? Suriye'de köle olarak yaşamaya devam et. Seni karaktersiz. Kızgın bir şekilde ben karaktersiz değilim diyerek suçlamasını reddettim. O zaman ispat et. Peki nasıl? Babil'in en zengin adamı 15. Babil'in Deve Tüccarı Kralınız düşmanlarına karşı tüm gücü ve olanaklarıyla savaşmıyor mu? Senin düşmanlarında borçların. Babil'den kaçmana sebep oldular. Onları tek başına bırakarak senden daha güçlü olmalarını sağladın. Bir erkek gibi savaşıp onları yenebilir ve çevredeki insanlar arasında saygınlık sağlayabilirdin. Ama onlarla savaşmak için yeterli cesareti sahip olmadığından gururunu da yitirerek Suriye'de bir köle olarak yaşamaya mahkum edildin. Onun acımasız ihtamalarına karşı kendimi korumak için ve ruhen bir köle olmadığını kanıtlamak için neler söylemem gerektiğini çok düşündüm. Ama bunu yapmaya fırsatım olmadı. Üç gün sonra Sinan'ın uşağı beni onun yanına götürdü. Annem yine çok hastalandı. Eşimin sürüsünden en iyi iki deveyi seç ve eğerleri takıp uzun bir yolculuk için gerekli olan su torbalarını ve eğer çantalarını yerleştir. Hizmetçinin mutfak çadırından yereceği yiyecekleri de al. Develeri yüklerken hizmetçinin verdiği yemeklerin niçin bu kadar çok olduğunu düşündüm. Çünkü annesinin evi yarım gün sürecek bir yolculuktan çok daha yakındı. Hizmetçi arkadaki deveye ben ise hanımın devesini kumanda etmekteydim. Annesinin evine geldiğimizde hava kararmıştı. Sirah hizmetçiyi yolladıktan sonra şöyle dedi. Debasir, kendini bir köle olarak mı yoksa özgür bir adam olarak mı görüyorsun? Kesin bir tavır ile özgür bir adam olarak diye yanıt verdim. Bunu kanıtlamanın en iyi zamanı. Sahibin derin bir uykuya daldı. Ve yardımcıları da uyumak üzere. Bu develeri al ve kaç buradan. Ama önce tanınmamak için içinde sahibinin giysileri olan bu çantayı al. Ve içindekileri giy. Hastanemi ziyaret ettiğim zaman develeri alıp kaçmış derim. Bir kraliçenin ruhuna sahipsin sen dedim. Seni dalıp de alıp götürmeyi ve mutluluğu yakalamana yardımcı olmayı çok isterim. Mutluluk diye cevap verir. Onu uzak diyarlarda arayan eşe gelmez. Kendi yoluna gitmelisin. Çölün tanrıları seni korusun. Çünkü yiyecek ve içecekten yoksun olan yolun çok uzun. Daha fazla beklemek istemediğimden ona teşekkür ederek gecenin karanlığında yola koyuldum. Bu ülkeye yabancı olmama ve Babil'e doğru giden yolu hayal meyal tahmin etmeme karşın çöl yollarını cesurca giderek tepelere doğru ilerledim. Develerden birine binip diğerini de ona bağladım. Sahiplerinin mülkünü çalıp kaçan köleleri bekleyen kötü kaderden haberdar olarak büyük bir azim ile tüm gece boyunca ve ertesi günde dahil olmak üzere hiç durmadan yoluma devam ettim. O gün akşamüstüne doğru... Çöl kadar yaşanılmaz olan engebeli bir ülkeye ulaştım. Sadık develerim yerdeki sivri kaya parçalarıyla yanaklarını parçaladıktan bir süre sonra acı çekerek yavaşlamaya başladılar. Burada herhangi bir insan veya en azından vahşi bir hayvana niçin rastlamadığımı şimdi anlıyorum. Konuptan hoşlanmayan ve yaşanamayacak kadar engebeli olan bu ülkeye gelmekten herkes kaçınıyordu. Yolculuğumun bundan sonrası çok az insana nasip olacak türdendi. Günlerce ağır ağır ilerledikten sonra suyumuz ve yemeğimiz bitmişti. Güneş ışınlarının sıcaklığı çok acımasızdı. 9. günün sonunda devemin üzerinden kayıp düşerken onun üzerine tekrar tırmanacak güce sahip olmadığımı hissedip bu terk edilmiş ülkede ölüp kalacağımı düşündüm. Toprağın üzerinde yayılarak uyudum ve ertesi sabah gün ışıldayana kadar uyanmadım. Doğrulup etrafıma bakarken sabah serinliğini hissettim. Develerim ileride huzursuz bir şekilde yatıyorlardı. Terk edilmiş olan bu ülke kayalar, kum ve dikenli şeylerden ibaretti. Ve görünürlerde ne içecek bir yudum su ne de bir lokma yiyecek vardı. Sonum bu huzur dolu sessizlikle mi gelecek acaba? Beynim hiç olmadığı kadar boştu. Vücudumu eskisi kadar önemsemiyordum. Kavrulmuş ve kan içindeki dudaklarım, kuru ve şiş dilim, boş midem, hiçbiri dün olduğu kadar acımıyordu. Gitmemiz gereken yola doğru isteksiz bir şekilde bakarken aklıma bir şey takıldı. Kendimi bir köle olarak mı? Yoksa özgür bir adam olarak mı görüyordum? Ve tüm gerçekliğiyle fark ettim ki eğer bir köle ruhuna sahipsem her şeyden vazgeçip kumlara uzanarak çölde ölümü bekleyecektim. Bu kaçak bir köle için en uygun son olurdu. Eğer özgür bir adamın ruhuna sahipsem o zaman ne olacak? Kendimi zorlayarak Babil'e ulaşacak, bana güvenen insanların borçlarını ödeyecek, beni gerçekten seven eşimi mutlu edip, Anne ve babamın huzurlu ve mutlu olmalarını sağlayacaktım. Bir anda çok garip bir şey oldu. İçinden baktığım renkli taş bir anda yok olup dünyayı çok farklı bir renkte görmeme neden oldu. Ve en sonunda hayatın gerçek değerini görmeye başladım. Çölde ölmek mi? Ben değil. Yeni bir bakış açısıyla yapmam gereken şeyleri fark ettim. İlk olarak Babil'e dönüp borçlu olduğum kişiler ile yüzleşecek ve onlara yıllar boyunca dolaşıp bir sürü talihsizlik yaşadıktan sonra geri döndüğümü ve Tanrı'nın izniyle borçlarımı en kısa zamanda ödeyeceğimi söyleyeceğim. Daha sonra eşim için iyi bir ev yaparak anne ve babamın benimle gurur duymasını sağlayacağım. Borçlar düşmanlarımdı ama borç aldığım kişiler arkadaşlarımdı. Çünkü bana güvenmişlerdi. Zorlanarak ayağa kalktım. Açlığın ne önemi vardı? Susuzluğun ne önemi vardı? Babil'e ulaşabilmek için bunlara katlanmam gerekiyordu. Düşmanlarımı yenecek ve arkadaşlarımı ödüllendirecek olan özgür adamın ruhu içimi dolduruyordu. Verdiğim bu çok önemli karardan dolayı çok heyecanlandım. develerinin gözlerinin içindeki donukluk, kısık bir ses ile ittiğim düşüncelerim karşısında yerini parıldamaya bıraktı. Büyük bir gayret sarf ederek birkaç kere denedikten sonra ayağa kalkmayı başardılar. Merhamet uyandıran azimleriyle kuzeye doğru yol aldılar ve içimden bir ses bana bu yolun Babil'e çıkacağını söylüyordu. Su bulduk, çimen ve meyvelerin yetiştiği daha çok bereketli bir ülkeye gelmiştik. Babil'e giden yolu bulduk. Çünkü özgür bir ruha sahip olan adam hayatı çözülmesi gereken bir sürü problem olarak algılar ve onları çözer. Ama bu arada köle ruhuna sahip olan adam ise bir köle olarak ne yapabilirim diye sürekli olarak sızlanıp durur. Ya sen Tarkat? Aç olan karnın sayesinde senin de aklın başına geldi mi? Tekrar kendine saygı duymanı sağlayacak yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Dünyayı gerçek renkleriyle görebilecek misin? Her ne kadar çok olurlarsa olsun borçlarını ödeyip Babil'de tekrar saygı duyulan biri olmayı arzu ediyor musun? Genç adamın gözleri doldu ve istekli bir şekilde dizlerin üstüne kalkarak hayata karşı bakış açımı değiştirdin. Daha şimdiden özgür bir adam ruhunun içinde dolaştığını hissediyorum dedi. İlgili bir dinleyici, içinde dolaştığını hissettiği bu ruh döndüğü zaman devam eder mi sanıyorsun diye sordu. Debasir, başarma azmi doğru yolu bulmamızı sağlayacaktır diye yanıt verdi. Başarma azmim ile doğru yolu buldum. Önce tek tek borcum olan adamlara gidip para kazanmaya başlayıp borcularını ödeyene kadar hoşgörülü olmaları için yalvardım. Talebimi çoğu memnuniyetle karşıladı. Birkaç kişi hareket ederken diğerleri yardım etmek istedi. Bir kişi vardı ki tam ihtiyacım olan şey verdi. Bu kişi borç altın veren Maton'du. Suriye'de develerin bakımıyla ilgilendiğimi duyunca... Komisyon karşılığı kralın büyük seferde kullanması için gereken kaliteli deve sürülerini satın alan adama yaşlı Nebatur'a gönderdi. Onunla çalışırken develerle ilgili bilgilerimi en güçlü yararlı şekilde kullanıp borcum olan her bakır ve gümüşü son parçasına kadar iade ettim. Ve en sonunda kafamı dik tutarak herkesin saygı duyduğu biri oldum. Debasir tekrar yemeğine döndü ve kaos kor diyerek mutfaktan duyulacak bir sesle ''Bu yemek soğuk, bana fırından biraz daha yemek getir ama sıcak olsun.'' Çok aç olan eski arkadaşımın oğlu Tarka'da büyük bir porsiyon getir, bana eşlik edecek diye bağırdı. Babil'in deve tüccarı Debasir'in hikayesi de böylece son bulur. Onun zamanından önce de bilinen ve akıllı adamlar tarafından kullanılan gerçekleri fark ettiği an kendini bulmuştur. Her yaştaki adamın problemlerinden kurtulmasına ve başarılı olmasına yardımcı olmuştur. Onun sihirli gücünü hissetmek için yeteri kadar akıllı olan herkese yardım etmeye devam edecektir. Bu satırları okuyacak olan herkes onun sihirli gücünden yararlanabilir. Başarma azmi doğru yolu bulmanızı sağlayacaktır. Babil'in en zengin adamı Babil'den gelen toprak evhalar Nottingham Üniversitesi 21 Ekim 1934 Sevgili profesör Babil'de yaptığınız son araştırma seferinde kalıntıların arasında bulmuş olduğunuz 5 toprak levha ve mektubunuz aynı gemiyle gelmiştir. Şaşkınlık içinde ve memnuniyetle saatlerce oturup yazıtları tercüme ettim. Mektubunuzda daha önce cevap vermem gerekirdi. Ama ekinde bulunan tercümeleri bitirmek istediğim için size yazmakta geciktim. Onları dikkatli bir şekilde paketlediğiniz için teşekkür ederim. Levhalar hiçbir hasar görmeden elimize ulaştı. Hikayede bahsettikleri laboratuvarı gördüğünüz zaman siz de en az bizim kadar şaşıracaksınız. Bazıları belirsizlikle ile dolu geçmiş zamanların o dönemlere ait hikaye ve serüvenleri anlatmasını ister. Sizin de bildiğiniz gibi Arapların geceleri ve bunun gibi şeyleri. Bunun tam tersi olarak Debasir adında bir adamın problemi açığa çıkardığı zaman aslında bu yaşlı dünyada hiçbir şeyin 5000 yıl içinde değişmiş olduğunu zannettiğimiz kadar değişmediğini görüyor insan. Biraz tuhaf ama öğrencilerin tabiriyle bu eski yazıtlar benimle dalga geçiyor gibi geliyor bana. Bir kolej profesörü olarak benim tüm konularla ilgili pratik bilgilerine sahip olan bir düşünce adamı olmam gerekir. Ama Babil'in tozlu kalıntıları arasında çıkıp gelen bu eski dost bana hem borçlarımı kapatmam hem de aynı zamanda altınların cüzdanını şıngırlaması için daha önce hiç duymadığım bir yöntem sunuyor. Bu yöntemin eskiden Babil'de işe yaradığı şekilde şimdiki zamanda da yararlı olup olmayacağını kanıtlayabilmek çok ilginç ve memnuniyet veren bir duygu olacak. Ben bu yöntemi kendi işlerimize denemeyi planlıyor ve belki de yöntemlerle daha çok gelişmelerini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Değerli işlerinizde bol şanslar diliyor, yeni projelerinizde size yardımcı olmayı sabırsızlık ile bekliyorum. Saygılarımla 1. Levha Suriye'deki kölelik hayatından, borçlarını ödemeye ve sahip olacağı değerli mal varlığıyla kendi şehri olan Babil'de saygın bir yer edinmek isteyen ben, Bansir. Arzularımı gerçekleştirmemde bana yardımcı olacak ve yol gösterecek şeyleri kalıcı olmaları için bu toprak levhaların üzerine kazıyorum. Onun sahibi her adamı borçlarından kurtarıp, mal sahibi yapıp, kendine saygı duymasını sağlayacak olan bu plan, borç altımı veren kişi için sevgili arkadaşım Mato'nun bilgece tavsiyesidir ve ben bu belirli yöntemi uygulamaya karar verdim. Bu planın içerdiği üç amaç benim beklentilerimi ve arzularımı oluşturmaktadır. Özellikle bu plan benim ileride refah içinde olmamı sağlayacak. Bu nedenle kazancımın onda birini kendim için bir kenara koyacağım. Çünkü Maton bilgece konuşarak şöyle dedi. Cüzdanında birkaç tane bakır olan adam ise ne ailesini ne de kralını umursamaktadır. Ama cüzdanı boş olan adam zaten kendi ızdırap içinde olduğundan hem ailesine kötü davranır hem de kralına karşı sadakatsizdir. Bu yüzden başarı arzulayan bir adamın ailesine karşı şefkat göstermesi ve kralına sadık olması için cüzdanında şıngırdayan birkaç şekeri olmalıdır. Pira'nın birinci kısmında babasının evinden ayrılarak bana sadık olarak yaşayan eşime destek olmam ve iyi şekilde giydirmem gerektiği belirtilmektedir. Maton şöyle der, Vefalı eşine en iyi şekilde bakan bir adamın kendine karşı olan güveni artınca amaçlarına ulaşmak için kendini daha güçlü hissedip daha kararlı davranır. Bu yüzden kazancımın onda yedisini ev sahibi olmak, giyinmek, yemek ihtiyaçlarını gidermek ve hayatın zevkli ve eğlenceli yönlerinden fedakarlık etmemek için kullanacağım. Planın amacı da budur. Ayrılan bu miktar ile yaşamalıyım. Ne daha fazlasını harcamalı, ne de bütçemi aşan alışverişler yapmalıyım. İkinci levha Planda belirtilen üçüncü şey ise borçlarımı gelirimin onda ile ödemem gerektiğidir. Böylelikle her dolunay zamanı Gelirimden ayırdığım onda ikilik oran bana güvenerek borç veren kişiler arasında eşit ve adil bir şekilde bölüştürülmelidir. Bu da borçlarımın ödenmesi ve zaman içinde sıfırlanmasını sağlayacaktır. Böylece buraya borçlu olduğum her adamı ve miktarları tüm gerçekliğiyle kazıyorum. Fahru, Dokumacı, 2 adet gümüş, 6 adet bakır. Sinjar, Mobilyacı, 1 adet gümüş. Ahmar, Arkadaşım, 3 adet gümüş, 1 adet bakır. Zankar, Arkadaşım, 4 adet gümüş, 7 adet bakır. Askamir arkadaşım 1 adet gümüş 3 adet bakır, Harinsir kuyumcu 6 adet gümüş 2 adet bakır, Diyabeker babamın arkadaşı 4 adet gümüş 1 adet bakır, Alkahat mal sahibi 14 gümüş, Maton borç altın veren kişi 9 adet gümüş, Biracik çiftçi 1 adet gümüş 7 adet bakır, listenin devamını içeren kısım çok fazla hırpalandığından deşifre edilememiştir. Üçüncü levha bana kredi veren tüm bu insanlara ödemem gereken borç toplamı 119 adet gümüş ve 141 adet bakırdır. Sahip olduğum bu borçları ödemenin bir yolunu bulamadığım için aptallık ederek hem eşimin babasının yanına dönmesine izin verdim hem de kolay yoldan servet sahibi olacağımı düşünerek kendi ülkemden ayrıldım. Elde ettiğim tek şey yaşadığım bir sürü felaket ve köle olarak satıldığımda hissettiğim aşağılanma duygusu oldu. Maton, Borçlarımı az miktarda bile olsa nasıl ödemem gerektiğini öğrettiğinden beri gereksiz harcamalarımızın sonucundan kaçmamın ne kadar aptalca olduğunu fark ettim. Böylece bana kredi veren herkesi tek tek ziyaret ettim. Ve onlara olan borcumu çalışıp para kazandıktan sonra eşit ve adil bir şekilde bölüşerek ödemekten başka hiçbir imkanım olmadığını açıkladım. Ödeyebileceğimin hepsi bu kadardı. Ve eğer sabırlı olurlarsa zaman içinde borçlarımın hepsini sıfırlayacaktım. En iyi arkadaşım olduğunu zannettiğim Akmar, bana kötü bir şekilde hakaret edince çok utandım. Çiftçi olan Birecik, çok ihtiyacı olduğunu belirtip ilk önce ona dönem yapmam için yalvardı. Mal sahibi Alkati ile kesinlikle anlaşamadık. Çünkü eğer borcumun hepsini bir an evvel kapatmaz isem, başıma dert açmaya kesin kararlı olduğunu söyledi. Dördüncü levha. Diğerleri ise teklifin memnuniyetle kabul etti. Ve böylece borçlarını göz ardı etmektense ödemenin daha kolay olduğuna inanarak planımı gerçekleştirmeye karar verdim. Verdiğimiz akıllıca kararlar sayesinde, geçen ay Nebatür için aldığım sağlıklı ve güçlü develer sayesinde 19 adet gümüş kazandım. Bunları yaptığım plana göre bölüştürdüm. Onda birini kendim için, onda yedisini eşim ile hesapladığımız evin günlük ihtiyaçları için, onda ikisini de kredi verenler arasında bölüştürülebileceği en adil şekilde ayırdım. Ahmar'ı göremediğim için ödemeyi eşine emanet ettim. Birecik o kadar memnun olmuştu ki neredeyse ellerimi öpecekti. Yaşlı Alkaat yakınarak daha çabuk ödememi söyledi. Ben de bunun ancak sağlıklı bir şekilde besleyeceğime ve korkmam gerekmediğine dair garanti verdiğini takdirde mümkün olacağını belirttim. O ay sonunda borçlarım 4 gümüş kadar eksilmişti. Ve ayrıca hiç kimsenin hak talep edemediği kendim için ayırdığım 2 adet de benim gümüşüm vardı. Kendimi çok uzun zamandır olmadığım kadar hafiflemiş hissediyordum. Dolunay bir kez daha parlamaktaydı. Çok çalışmıştım ama fazla kazanç olmamıştı. Sadece birkaç tane deve satın alabilmiştim. Ve sadece 11 adet gümüş kazanmıştım. Yine de sevgili karım ve ben planımıza sadık kalarak ne üst baş alıyor ne de yeşillikten başka bir şey yiyorduk. Kazancımın onda birini yine kendimiz için, onda yedisini genel giderleri için ayırdım. Az miktarda olmasına rağmen... Ahmar'ın yaptığı ödümeye karşısında bana övgüler yağdırmış olmasına çok şaşırdım. Aynı şey Birecik için de geçerli. Hiddetlenen Alkaat eğer beğenmiyorsa payını hemen geri alabileceğimi söyleyince bir anda sakinleşti. Diğerleri ise her zamanki gibi memnundular. Yine dolunay ve ben çok mutluyum. Yine bir deve sürüsü bulup içinden sağlıklı olanları alarak 42 adet gümüş kazandım. Bu ay eşim ve ben kendimize çok ihtiyacımız olan sandalet ve giysiler aldık ve hatta etle beslendik. ''Borcumuz olan kişilere en az 8 adet gümüş verdik. Buna Alkaat bile itiraz etmedi. Bu plan muhteşem. Hem borçlarımızı kapatmamızı hem de kendimize ait bir servete sahip olmamızı sağlıyor. Bu toprak levhayı son olarak yollumamdan bu yana 3 ay geçmişti. Bu 3 ay boyunca kazandığım tüm gelirlerin onda birini kendim için ayırdım. Zorlanıyor olsak bile her seferinde eşim ve ben onda yedisiniyle idare ettik.'' Her seferinde kredi verenlere onda ikisini ödedim. Şu anda cüzdanımda bana ait olan 21 adet gümüş var. Omuzlarımı dik tutmamı ve arkadaşlarım arasından gururla geçmemi sağladı. Eşim evimize iyi baktı. Birlikte çok mutluyuz. Planın ne kadar değerli olduğunu gerektiği kadar belirtmemiş, eski bir kölenin saygıdeğer bir beyefendi olmasını sağlamadı mı? 5. Levha Yine dolunay parlıyor ve toprak levhayı uzun zamandır yontmadım. Doğrusunu söylemek gerekirse tam olarak 12 ay gelip geçti. Bugün yazmayı ihmal etmeyeceğim. Çünkü son borcumu da bugün ödedim. Sevgili karım ve minnettar olan ben bugün planımızı gerçekleştirmenin şerefine kendimize ziyafet vereceğiz. Yaşlı Alkaat o kadar kötü bir adam da değilmiş. Çünkü bana şöyle dedi. Bir zamanlar sana dokunacak herhangi bir el tarafından kolayca ezilebilecek yumuşak kil gibiydin. Ama artık tuttuğu her şeyi koparabilecek kapasitesine sahip bir adamsın. Eğer gümüş veya altın ihtiyacın olursa, çekinmeden istediğin zaman bana gelebilirsin. Bana saygı duyan tek kişi o değildi. Herkes benimle farklı bir şekilde konuşuyor, sevgili karımın parıldayan gözleriyle bana bakması kendime daha çok güvenmemi sağladı. Yine de bu kadar başarılı olmamı sağlayan tek şey bu plandı. Borçlarımı ödememe ve cüzdanımda şıngırdayan altın ve gümüşlere sahip olmama yardımcı oldu. Başarıya ulaşmak isteyen herkese bu planı tavsiye ederim. Gerçekten eğer eski bir kölenin borçlarını ödemesine, cüzdanında şıngırdayan altın ve gümüşlere sahip olmasına yardımcı oluyorsa, niçin başka birinin daha özgürlüğüne kavuşmasına yardım etmesin ki? Ben de henüz bitirmiş değildim. Eğer devam edersem zenginlerin zengin olmamı sağlayacağından eminim. İkinci Mektup Nottingham Üniversitesi, 7 Kasım 1936 Sevgili Profesör, eğer bundan sonraki kazılarınızda Babil'in tozlu kalıntıları arasında bir zamanlar orada oturan devet tüccarı Debasir'in ruhuna rastlarsan benim için bir iyilik yapmanı istiyorum. Yıllar önce o toprak levhaya kazındığı şeyler ile ömür boyu ona minnettar kalacak birkaç öğrenci var burada, İngiltere'de. Büyük bir ihtimalle hatırlarsınız. Yaklaşık bir yıl önce size yazmış olduğum mektupta eşim ve ben de onun planını uygulayarak borçlarımızı sıfırlamak ve şıngırdayan altınlarımızın olmasını istiyorduk. Arkadaşlarımızdan saklanmış olmamıza rağmen sanırım siz ne kadar büyük bir dar boğazda olduğumuzu fark etmişsinizdir. Yıllar boyunca yüklü borçlarımız yüzünden ürkütücü bir biçimde aşağılandık. Bu tüccarların her an bir skandal yaratarak kolejdeN atılmamıza sebep olacakları korkusuyla çok endişeliydik. Ödedik ve ödedik. Gelirimizin her şeyini ödedik ve bu yüzden ucu ucuna geçinebiliyorduk. Bunun yanı sıra fiyatları çok yüksek olmasına rağmen bize kredi açan tek bir yerden alışveriş yapmak zorunda kalıyorduk. Durumumuz her geçen gün daha kötüye doğru gidiyordu. Tüm çabalarımız sonuçsuz kalıyordu. Mal sahibine borçlu olduğumuzdan daha ucuz bir yere çıkamıyorduk. Durumumuzu düzeltmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Ki tam o sırada Babil'li bir deve tüccarının bilgileri elimize geçti. Bu bilgilerde yer alan plan tam olarak bizim yapmak istediğimiz şeydi. Bizi fazlasıyla heyecanlandırarak sistemi uygulamamızı sağladı. Borçlarımızı yazılı olarak bir kağıda döktükten sonra tüm borçlu olduğumuz kişilere giderek mutabık kaldım. Bu gidişle borçlarımı hiçbir zaman ödeyemeyeceğimi ve bunu da zaten kağıtta yazılı olan rakamları anlayabileceklerini söyledim. Bu borçları ödeyebilmemin tek yolunun her ay aldığım maaşın %20'sini ayırarak diğer borçlu olduğum kişilerle birlikte hepsinin arasında adil bir şekilde bölüştürüp aylık taksiler halinde ödemek olduğunu ve iki yıl içinde tüm borçlarımı kapatmış olacağımı anlattım. Ve bu arada artık borç yazdıramayacağımızı ve yaptığımız her türlü alışverişin ücretini nakit olarak ödeyerek onlara kazanç sağlayacağımızı da söyledim. Gayet naziktiler. Yaşlı bir adam olan manavımız bunu öyle bir şekilde yapmayı teklif etti ki hiç kimse zorlanmayacaktı. Eğer her alışveriş yaptığında onun ödemesiyle birlikte bir miktarda borçların için ödersen eskisinden çok daha iyi olur çünkü yaklaşık 3 yıldır hiçbir ödeme yapmadı. Gelirimin %20'sini düzenli bir şekilde ödeyecek olmama rağmen ileride bu oranı az bularak itiraz etmemeleri için hepsinin adına birer anlaşma hazırladım. Daha sonra eşimle birlikte oturup %70 gelir ile nasıl geçireceğimize dair planlar yapmaya başladık. O yüzden onu kendimiz için ayırıp şıngırdamasını dinlemekte kararlıydık. Gümüşün ve hatta belki de altının düşüncesi bile aklımızı çelmeye yetiyordu. Böyle bir değişikliği yapabilmek tıpkı bir hayal gibiydi. Kalan %70 ile o veya bu şekilde rahatça yaşamayı öğrenirken çok iyi vakit geçirdik. İşe kira ile başlayarak küçük bir indirim almayı başardık. Daha sonra çok sevdiğimiz çay markalarının alımını kısıtlayarak aynı kalitede olan diğer markaları ne kadar ucuza ve ne kadar sıkla alabildiğimizi görünce çok şaşırdık. Bir mektup için çok uzun bir hikaye oldu. Ama neyse sonuç itibariyle işe yaradığını kanıtlamış oldu. Büyük bir gururla belirtmeliyim ki başardık. Eski borçlarımız yüzünden artık acı çekmiyor olmamız ve işlerimizin bu duruma gelmiş olması bizi da rahatlatmıştı. Şıngırdatmamız gereken o ekstra %10 ile söylemem gereken bir şey var. Bir müddet için o %10 ekstra şıngırdatmanın keyfini yaşadık. Bekle, hemen gitme. Bunun en güzel yanı da para biriktirmek. Harcama isteği duymadığım bir birikim sahibi olmak çok komik. Ekstradan para biriktirmek, harcamaktan çok daha zevkli oluyor. Para biriktirmenin tadına varınca birikimlerimiz için çok daha karlı bir yöntem bulduk. Her ay ayırdığımız %10'un karşılığı bir yatırım yaptık. Bu yeni bir başlangıç yapıyor olmamızın en büyük kanıtı ve bütçemiz haricinde ödediğimiz ilk şeydir. Bu yatırımın düzenli olarak büyüdüğünü bilmenin sağladığı güven duygusuyla çok mutlu olunuyor. Ben emekli ayrılmadan önce bu miktar o kadar çok büyüyecek ki onun geliriyle hayatımızın sonuna kadar bir şekilde yaşayabileceğiz. Bunların hepsini eski gelirimden ayırdığım %10 ile sahip olacağız. İnanması güç ama kesinlikle doğru. Tüm borçlarımız yavaş yavaş kapanırken bir taraftan da yatırımımız büyüyor olacak. Bunun yanı sıra finansal olarak eskiden olduğundan çok daha rahat bir şekilde yaşıyoruz. Bir finansal planı uygulamak ile sürüklenip gitmenin sonuçları arasından bu kadar büyük fark olabileceğini kim anır ki? Önümüzdeki yılın sonlarına doğru tüm borçlarımızın ödemeleri bitince yatırımımız için çok daha fazla para ayırabileceğiz Ve hatta belki de... Tatile bile çıkabiliriz. Bir daha genel ihtiyaçlarımızın %70'lik oranı aşamasında kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bize gönderdiğin onun planı ile yeryüzünde cehennemi yaşayacak olmamızdan bizi kıl payı kurtaran o yaşlı adama teşekkürlerimizi iletmeni niçin istediğimizi eminim şimdi daha iyi anlıyorsundur. Biliyordu. Çünkü bunların hepsini o da yaşamıştı. Başkalarının da acı tecrübelerinden faydalanmasını istedi ve bu yüzden mesajlarımızı toprak levhaya kazımak için saatlerini bu usandırıcı işi yaparak harcadır. Gerçekten zor durumda olanlar için verdiği bu mesajlar o kadar gerçekti ki 5000 yıl sonra Babil'in kalıntıları arasında çıktığında bile tıpkı gömüldüğü gün olduğu kadar gerçek ve vazgeçilmezdiler. Saygılarımla Alfred Şevburi Arkeoloji Bölümü Babil'in en şanslı adamı. Babil'in tüccar prensi Nada büyük bir gurur ile kervanının başında ilerlemekteydi. Kaliteli kıyafetleri sevdiğinden her zaman çok şık ve pahalı giyinirdi. Değerli hayvanları sevdiğinden güçlü Arap atına gönül rahatlığıyla binerdi. Ona bakarak geleceğin nasıl olacağını tahmin etmek çok zordu. Onun kendi içinde problemleri olduğunu kesinlikle hiç kimse tahmin edemezdi. Şam'dan yapılan yolculuk çok uzun ve çöl koşulları çok güçlü ama bunları umursamazdı. Arap kabileleri zengin kervanları yağmalama konusunda çok acımasız ve hırslı olsa da onlardan korkmuyordu. Çünkü çevik bir şekilde önden giden korumaların kervanı koruyabileceğinden çok emindi. Ama beraberinde Şam'dan gelen genç çok korkmuştu. Bu çocuk minnet borçlu olduğunu hissettiği eski ortağı Arak torunu Adan Guda'ydı. Eski ortağının torununa bir şekilde yardımcı olmak istiyordu ama bunu düşündükçe çocuk acısından ne kadar imkansız olduğunu anlıyordu. Genç adamın yüzük ve küpelerine bakarak kendi kendine şöyle düşündü. Mücevherlerin erkekler için olduğunu düşünüyor olmalı ama yine de suratında büyük babasının güçlü ifadesi var. Ama büyük babası hiçbir zaman böyle aşırı gösterişli kıyafetler giymezdi. Her şeye rağmen babasının mirasını çarşur ederek iflas ettiği ortamdan uzaklaşmasını ve yeni bir başlangıç yapmasına yardımcı olabilmek için gelmesini istedim. Hadanguda düşüncelerini bölerek, ''Niçin bu kadar çok çalışıp, kervanıyla sürekli olarak uzun yolculuklar yapıyorsun? ''Niçin kendine zaman ayırıp hayattan zevk almıyorsun?'' diye sordu. Nada gülümsedi. ''Hayattan zevk almak mı?'' diye tekrarladı. ''Eğer sen Nada olsaydın, hayattan zevk almak için ne yapardın? Eğer seninki kadar servetim olsaydı bir prens gibi yaşardım. Sıcak çölü geçmezdim. Şekerleri cüzdanıma girdikleri an harcardım. En şık kıyafetleri giyip, ''En nadir mücevherleri takardım. Bu benim tarzımda olan bir hayat olur. Yaşamaya değer bir hayat.'' İkisi de güldüler. Nada düşünmeden bir anda ''Büyük baban mücevher takmazdı.'' dedi ve şakayla karşı devam etti. ''Çalışmak için hiçbir zaman ayırmaz mısın peki?'' Hadangula ''Çalışmak kölelerin görevidir.'' diye yanıt verdi. Nada dudağını ısırarak bayıra kadar sessiz bir şekilde yola devam etti. Suskunluğunu burada bozup ileride görünen yeşil vadiyi göstererek... ''Gördün mü? Vadi orada işte. Hayal meyal olsa eğer biraz daha dikkatle bakarsan Babil'in duvarlarını da görebilirsin. Görünen kule bel tapınağıdır. Eğer gözlerin keskin ise zirvede yanan sonsuz ateşi de görebilirsin.'' dedi. Hadan, ''Babil burası mı? Dünyanın en zengin şehrini görebilmeyi her zaman çok istemiştim.'' diye yanıt verdi. Babil büyük babamın servetine sahip olmaya başladığı yer. Eğer hala yaşıyor olsaydı böyle betbah olmazdık. Niçin onun ruhunun dünyadan gitme vaktini uzatmayı diliyorsun? Sen ve baban dedenin işlerini pek devam ettirebilirsiniz. Yazık ki her ikimizde onun sahip olduğu tanrı vergisi yetenek yok. Babam ve ben onun altınları kendine doğru nasıl çektiğini sırrını bilmiyoruz. Nada cevap vermeden sessiz ve düşünceli bir şekilde patikadan aşağı vadiye doğru yol aldı. Kırmızımsı toz duman içinde giden kervan onların hemen arkasındaydı. Bir müddet sonra kralın ana yoluna ulaşıp Sulanan çiftliklerin arasından geçerek güneye doğru devam ettiler. Tarlayı süren 3 yaşlı adam Nada'nın dikkatini çekti. Garip bir şekilde tanıdık gelmişlerdi. İnanılmaz bir şeydi bu. Bir adamın 40 yıl sonra tekrar önünden geçtiği tarlada aynı adamları tarla sürerken görmesi mümkün değildi. Fakat içinden bir ses onların aynı kişiler olduğunu söylüyordu. Adamlardan ilki sabanı isteksiz bir şekilde tutuyordu. Diğerleri... Tarlayı sürmeye devam etmesi için fıçı tahtası ile hafif bir şekilde vurarak öküzün yanından ağır ağır yürüyorlardı. 40 yıl önce bu adamlara gıpta etmişti. Onların yerinde olabilmek için neler yapardı. Ama şimdi her şey ne kadar farklıydı. Arkasına döndü ve Şam'dan alınmış değerli eşyalarla yüklü sağlıklı eşek ve develerin oluşturduğu kervana büyük bir gururla baktı. Bunlar sahip olduğu şeylerin sadece bir kısmıydı. Tarlayı süren çiftçileri göstererek, Aynı 40 yıl önceki gibi hala aynı tarlayı sürüyorlar. Öyle görünüyor ama niçin aynı adamlar olduğunu düşünüyorsun? Nada onları daha önce de gördüm diye yanıt verdi. Bir anda eski günlerini hatırlamaya başladı. Niçin geçmişini unutup şu an yaşamıyordu ki? Ve sonra Arat Kula'nın gülen yüzü tıpkı bir resim gibi gözlerinin önüne geldi. Ve o anda yanında oturan alaycı genç ile aralarındaki engel yok oldu. Böyle üstün nitelikli, müsrifçe fikirleri olan elleri mücevherlerle kaplı bir gence nasıl yardım edebilirim? Çalışma arzusu olan keçiler için birçok imkanı sağlayabilirdi. Ama herhangi bir iş için çok fazla iyi düşünen biri için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bunu Aratgula'ya Gula'ya borçluydu. İsteksiz olmamaları ve çaba göstermeliydi. Çünkü o ve Aratgula Gula işleri o şekilde yapmazlardı. Onlar bu tarz adamlar değillerdi. Aniden aklına bir fikir geldi. Onu engelleyen şeyler vardı. Kendi ailesini ve mevkinini de düşünmek zorundaydı. Çünkü vereceği yanlış kararlar, sonucunda kötü ve üzücü sonuçlarla karşılaşma olasılığı vardı. Ama yine de çabuk kararlar veren biri olarak tüm engelleri düşündü ve harekete geçmeye karar verdi. Büyük baban ile nasıl ortak olup kar getiren işler yaptığımızı öğrenmek ister misin diye sordu. Genç adam, niçin bana sadece altınları kazandığınızı anlatmıyorsun, beni bir tek bu ilgilendiriyor diyerek Nada'nın ayrıntılara girmesini istemediğini belirtti. Nada verdiği cevabı duymamazlıktan gelerek devam etti. ''Tarla süren adamlar ile başladık. Senin yaşlarındaydım, benim de içlerinde olduğum bir grup adam tarlayı sürenlerin yanından geçerken eski çiftçi Megiddo baştan sağma bir şekilde yaptıkları işle alay etti. Bana zincirlenen Megiddo yanımda yürümekteydi. ''Şu tembellere bak!'' diye protesto etti. Ne sabahın yeteri kadar derine inmesini ne de öküzün aynı izada ilerlemesini sağlıyorlar.'' ''Bu kadar kötü bir şekilde süren tarlaların verimli olması iyi ekim vermesini nasıl beklenebilir ki?'' dedi. Hadangula şaşırmış bir şekilde Megiddo sana mı zincirliydi diye tekrarladı. ''Evet, boyunlarımızda bronz tasmalar vardı ve birbirimize ağır zincirlerle bağlıydık. Onun yanında ise koyun hırsızı Zabado vardı. Onunla her anla tanışmıştım. Sıranın sonunda ise korsan vardı. Ona böyle hitap ediyorduk çünkü bize adını söylememişti.'' Göğsündeki birbirine dolanmış yılan dövmelerinden dolayı onun bir denizci olduğunu düşünüyorduk. Konvoy dörder kişilik gruplar halinde yürüyeceğimiz şekilde yapılmıştı. Adangula inanamayarak ''Sen zincirlenmiş bir köle miydin?'' diye sordu. ''Büyük baban bir zamanlar köle olduğumuzu söylemedi mi sana?'' ''Her zaman senin hakkında konuşurdu ama bununla ilgili tek bir şey bile söylemedi. Gözlerinin içine bakarak en önemli sırrını bile paylaşabileceğim bir insandı. Sana da güvenebilirim değil mi?'' diye sorduğuna da. ''Sessizliğime güvenebilirsin.'' ''Ama çok şaşırdım. Bana niçin bir köle olduğunu söyler misin?'' Omuzlarını silken Nada şöyle dedi. ''Bir gün beklenmedik bir anda herkes kendini köle olarak bulabilir. Benim köle olmama sebep olan kumar masaları ve arpa birasıydı.'' Ağabeyimin ve davranışlarının kurbanı oldum. Bir kavga esnasında arkadaşını öldürdü. Ağabeyimden davacı olmaması için babam beni arkadaşının dul karısına köle olarak verdi.'' Babam beni geri almak için yeterli miktarda gümüşü bulamayınca sinirlenen kadın beni köle tüccarına sattı. Hadangula protesto ederek ne kadar aptalca ve adaletsiz bir durum dedi. Ama bana özgürlüğünü tekrar nasıl elde ettiğini söyler misin? Hikayemin devamında göreceksin. Tarla sürenlerin yanından geçerken bizimle alay ederek Babil'e hoş geldiniz kralı misafirleri. O da sizi şehrin duvarlarının önünde çamurdan tuğla ve soğan çorbası ile bekliyor dedi. Bu sözlerin üzerine hepsi birden kahkaha attı. Korsan hiddetle onlara doğru dönerek küfür etmeye başladı. Ben de ona "Bu adamlar kral sizi duvarların üzerinde bekliyor demek de ne kastettiler" diye sordum. Sırtın ağrıdan kopana kadar şehrin duvarlarına tutuğla taşırsın. Belki de sırt ağrıların başlamadan seni dayaktan öldürürler. Ama beni dövemezler. Öldürürüm onları. Sonra Megiddo bir sahibin kölesini çok çalışıyor ve hevesli diye öldüresiye döveceğini söylemeniz bana hiç mantıklı gelmiyor. Sahipler çalışkan köleleri sever. Ve onlara iyi davranırlar dedi. Zabado çok çalışmak isteyen kim diye sordu. Tarlaları süren adamlar çok akıllı. Onlar sırtlarını ağrıtmıyor. Sadece çalışıyor gibi görünüyorlar. Megiddo itiraz ederek kaytararak bir yere gelemezsin ki dedi. Bir hektar sürmen çok çalıştığını gösterir. Ve sahibim bunu kesinlikle görür. Ama bunun yarısını sürdüğün takdirde kaytarmış olursun. Ben işimden kaytarmam. ''Ben çalışmayı severim ve başarılı olmak isterim. Çünkü sahip olduğum en iyi arkadaşım işimdir. Eskiden benim olan çiftlik, inek ve ekimlerime her şeyi onun sayesinde sahip oldum.'' Alaycı bir tavır Zabado ''Ya tabii, peki bunların hepsi şimdi nerede acaba?'' diye sordu. Bence akıllıca davranıp çalışıyormuş gibi görünerek para kazanmak hiç çok daha mantıklı. Eğer duvarların orada çalışacak olursak sen beni Zabado'yu gör. O su torbalarını taşıyacak veya onun gibi kolay işler yapacak.'' ''Ve sen çalışmayı sevdiğin için sırtın ağrıdan kopana kadar tuğlaları taşıyacaksın.'' Dedikten sonra aptalca güldü. O akşam içme sıkıntı çöktü. Uyuyamadım. Herkes uyduktan sonra koruma kıtasına giderek o akşam ilk nöbeti tutan Godoso'nun dikkatini çekmeye çalıştım. O eşkıya Araplardan biriydi. Bu adam cüzdanı çalarsa boğazını kesmesi gerektiğini düşünürdü. Godoso sence?'' diye seslendim. ''Babil'e gittiğimizde duvarların yapımında çalıştırmak üzere mi satılırız?'' İhtiyatlı bir şekilde ''Bunu niçin öğrenmek istiyorsun?'' diye sordu. ''Anlamıyor musun?'' diye yalvararak sordum. ''Çok gencim. Yaşamak istiyorum. Duvarlarda çalıştırılmak veya dayaktan öldürülmek istemiyorum. İyi kalpli bir sahibim olabilir mi?'' Fısıldayarak cevap verdi. ''Sana söyleyeyim. Sen iyi bir çocuksun. Godosu'nun canını sıkacak bir şey yapma sakın. Çoğu zaman köle pazarına önce biz gideriz. Dinle şimdi.'' Alıcılar geldiği zaman onlara çalışkan olduğunu, iyi bir sahip için tüm gücünle çalışacağını söyle.'' ''Seni almaları için onları ikna etmeye çalış. Eğer bunu başaramazsan, ertesi gün sırtında tuğla taşıyor olursun. Bu da son derece zor bir iştir.'' O uzaklaştıktan sonra sıcak kumların üzerine yatıp yıldızlara baktım ve söylediklerini düşündüm. Megiddo'nun onun en iyi arkadaşı olduğunu söylemesi, benim de en iyi arkadaşım olup olmayacağını düşünmeme sebep oldu.'' Eğer beni içinde bulunduğum bu durumdan kurtaracak olursa kesinlikle en iyi arkadaşım olacaktır. Megid'de uyandığında ona iyi havadisi fısıldadım. Babil'e doğru giderken bu bizim tek umut ışığımızdı. Akşam üstüne doğru duvarların oraya ulaştığımızda siyah karıncalar gibi sıra sıra adamların dik, diagonal patikayı inip çıktıklarını gördük. Yaklaştıkça gördüğümüz binlerce adam karşısında şaşırıp kaldık. Bazıları hendekte kazı yapıyor, diğerleri toprağa karıştırıp çamur tuğlaların içine dökülüyordu. Çoğunluk ise kocaman sepetler içindeki tuğlaları dik patikadan yukarıya, masonlara doğru taşıyordu. Denetimciler hantal olanlara beddua edip sıradan çıkanların arasına tosun kamçıları ile sert bir şekilde vurdular. Zavallı bitkin adamlar sendeleyerek sepetleriyle birlikte düşüp bir daha kalkamazlar. Kırbaçlanmanın sonunda ayağa kalkamazlarsa patikanın kenarına itilerek acı içinde kıvranır bir şekilde orada bırakılırlar. Kısa bir süre sonra sürüklenerek günahlarından arındırılmadan gömülbeyi bekleyen diğer korkakların yanına yol kenarına getirilirler. Dehşet verici görüntüleri gözümün önünde canlanınca ürperdim. Eğer köle pazarında başarılı olmazlarsa babamın oğlunu bekleyen şey buydu. su haklıydı. Şehrin kapılarından geçerek kölelerin hapishanesine götürüldü ve ertesi sabah pazardaki ağlara doğru gittik. Burada adamların çoğu korku içinde bir kenarda toplanınca gardiyanların kamçılarının zoruyla yürümeleri ve alıcıların onları incelemelerini sağladı. Megiddo ve ben bizimle ilgilenen her adamla hevesli bir şekilde konuştuk. Köle tüccarı, kralın gardiyanlarını çağırtarak itiraz eden korsanı zincirletip feci şekilde dövdürttü ve gardiyanlar onu alıp götürünce onun için çok üzüldü. Megiddo kısa bir süre içinde yollarımızın ayrılacağını düşünüyordu. Etrafta alıcı kimse yokken ciddi bir şekilde konuşarak Çalışmanın ileri yaşlarımda benim için ne kadar değerli bir şey olacağına dair beni ikna etmeye çalıştı. Bazıları çalışmaktan nefret eder. Düşmanları olarak görür. Onu bir arkadaşın olarak gör ve onu sev. Zor yanlarını aldırış etme. Eğer yaptığın evin güzel olacağını düşünürsen ne kalasların ağırlığını ne de sıva yapmak için kullanacağın su taşıyacağın kuyunun uzaklığını umursarsın. Eğer bir sahibin olursa onun için tüm gayretinle çalışacağına dair söz ver bana. ''Yaptığın işlerin değerini bilmezse bile sakın umursama. Unutma ki iyi yapılan bir iş onu yapan adama karşı her zaman iyi davranır ve onun iyi bir insan olmasını sağlar. İri yarı bir çiftçi yanımıza gelip bize eleştirir gibi bakınca Megiddo sustu. Megiddo çiftliği ve ekinleri hakkında sorular sorup işe yarayacağına dair onu ikna etti.'' Köle tüccarıyla yaptığı ateşli pazarlık sonucunda çiftçi ceketinin altından dolup taşan bir cüzdanı çıkarttı. Ve Megiddo yeni sahibinin arkasından giderek gözden kayboldu. O sabah birkaç tane adam daha satıldı. Akşamüstü Godoso yanıma gelip sessiz bir şekilde tüccarın yorulduğunu, bir gece daha kalmayacağını ve giderken kalan tüm köleleri kralın alıcısına götüreceğini söyledi. Tam ümitsizliğe düşüyordum ki nazik ve şişman bir adam duvarların yanına doğru geldi. Aranızda fırıncı olan var mı diye sordu. Ona doğru hamle yaparak sizin gibi usta bir fırıncı niçin kendini aynı vasıflarda sahip bir başka fırıncı bulmak istesin ki? işinizi benim gibi istekli bir adam öğretmeniz daha kolay olmaz mı? Bana alıcı gözüyle bakın. Gencim, güçlüyüm ve çalışmayı seviyorum. Bana bir şans verin ki çok çalışıp cüzdanınızı gümüş ve altınlarla doldurayım. Çok hevesli olmamdan etkilenerek pazarlık yapmak isteyince beni satın aldığından beri varlığımı bile fark etmeyen tüccar ne kadar iyi huylu, sıhhatli, becerikli olduğumu anlatmaya başladı. Ve ben kendimi kasaba satılmak üzere olan beseli bir sığıra benzettim. En sonunda anlaştılar ve ben çok rahatladım. Sahibimin arkasından giderken Babil'in en şanslı adamı olduğumu düşündüm. Yeni evim tam istediğim gibiydi. Sahibim Nada Knight bana avludaki taş canakta arpa öğütmeyi, fırın ateşini yakmayı ve ballı kek yapmak için kullanılan ununun en iyi şekilde nasıl öğütüleceğini öğretti. Ekinlerini depoladığı kulübede yatıyordum. Eski bir köle olan evin hizmetkarı Sivas bana yemek veriyor ve ağır işlerde ona yardım ettiğim için çok memnun oluyordu. Sahibimi memnun etmek için beklediğim fırsatı yakalamıştım ve özgürlüğüme tekrar kavuşmanın bir yolunu bulmayı umuyordu. Nada na bana ekmek ve hamurunu yoğurmayı ve pişirmeyi öğretmesini istedim. Hevesli olmam karşısında memnun olarak bunu da öğretti. Sonra bunu da en iyi şekilde yapmayı öğrenince ballı kek yapmayı öğretmesini istedim. Ve sonunda tüm pişirme işini ben yapmaya başladım. Sahibim tembel tembel oturuyor olmaktan memnundu. Ama olumsuz bir şekilde kafasını sallayan Sivasti şöyle dedi. Tembellik herkes için zararlıdır. Özgürlüğümü kazanabilmem için para kazanmanın bir yolunu bulmamın zamanı geldiğini düşünüyordum. Öğlenleri biten pişirme işinden sonra çalışacağım karlı bir iş bulmamı Nadanait onaylar diye düşündüm. Hem isterse karımın bir kısmını da onunla paylaşabilirdim. Aklıma bir fikir gelmişti. Ballı kekleri biraz daha çok yapıp şehrin sokaklarında aç dolaşan insanları seyyar olarak satamaz mıyım? Planımı Nadanait'e şu şekilde anlattım. Pişirme işi bittikten sonra öğleden sonraları senin için daha fazla şeker kazanabilirim. Senin için kazandıklarımı benimle paylaşman ve her erkeğin arzulayıp ihtiyaç duyduğu şeyleri yapmam adil olur mu? Olur olur diye yanıt verdi. Ona bağlı kekleri seyyar olarak satmayı planladığımı söyleyince çok hoşuna gitti. Şöyle yaparız diyerek fikrini söyledi. Kekleri ikişer ikişer bir peniye sat. Bu penlerin yarısını onları pişirmek için kullandığımız... Un, bal ve odunların parasını ödemek için alacağım. Kalan penilerin yarısı benim, diğer yarısı da senin olacak. Satışlarımın dörtte birini alabileceğim bir hayli cömert teklifi karşısında çok memnun olmuştum. O akşam geç saatlere kadar oturarak kekleri üzerinde satacağım bir tepsi yaptım. Swasti, Nada Knight'in iyi görünmem için verdiği eski kıyafetlerin yırtık olan kısımlarını yamalayıp yıkadı. Ertesi gün ballı keklerin sayısını biraz daha fazla tuttum. Mallarımı satmak için seslenerek sokak boyunca yürüyen tepsideki iyi kızarmış görüntüleriyle iştah kabartıyorlardı. Önceleri kimse ilgilenmedi ve umudum kırıldı ama devam ettim. Ve akşam üstüne doğru insanlar acıktıkça keklerim satılmaya başladı ve kısa bir süre sonra tepsim bomboştu ait bu işi başardığım için çok memnun oldu ve payımı ödedi. Bana ait penilerim olduğu için çok sevindim. Megitto iyi bir sahibin yapılan işin karşılığını verdiğini söylemişti ve çok haklıydı. O akşam başarımdan dolayı o kadar heyecanlıydım ki bir yılda ne kadar kazanabileceğimi ve özgürlüğüme sahip olmak için kaç yıl daha gerektiğini düşünmekten çok zoruydu. Bir tepsi ballı kek ile her gün çıkınca kısa bir süre sonra sürekli müşterilere sahip oldum. Bunlardan bire büyük baban Arkad Kula'dan başkası değildi. O bir halı tüccarıydı. Arkasında halılar yüklü olan bir eşek ve yardımcısı siyah köleyle birlikte bütün gün sokağa bir ucundan diğer ucuna dolaşarak ev hanımlarına satış yapıyordu. İki kek kendine iki kekte kölesini alarak bir taraftan yer bir taraftan da benimle konuşabilmek için oyalanırdı. Büyük baban bana bir gün hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir şey söyledi. Keklerini beğeniyorum oğlum ama daha çok onları satış yöntemini beğeniyorum. Böyle bir satış yöntemiyle başarı yolunda çok ilerlersin. Kocaman bir kentte yalnız başına olan ve aşağılanmaktan kurtulmak için içinde bulunduğu durumda her şeyle mücadele eden genç bir köle için onu cesaretlendirmek için söylenen sözlerin ne anlam taşıdığını nasıl tahmin edebilirsin Hadangula? Aylar geçtikçe cüzdanımda birçok peni koymaya devam ettim. Kemerimdeki ağırlık gittikçe memnun edici olmaya başlamıştı. Tıpkı Megiddo'nun söylediği gibi, işim en iyi dostum olduğunu kanıtlıyordu. Ben mutluydum ama Swasti endişeliydi itiraz eder gibi sahip onun kumar masalarını çok fazla zaman harcamasından korkuyorum der. Bir gün arkadaşın Megit Doy'u sokakta görünce çok heyecanlandım. Arkasında sebze yüklü üç eşek ile pazara doğru gidiyordu. Çok memnunum dedi. Sahibim yaptığım işi takdir ediyor ve beni ustabaşı yaptı. Gördün mü? Pazar işlerini bana emanet ediyor ve bir miktar sebzeyi de aileme yolluyor. Büyük problemlerimi aşmamda işin bana çok yardımcı oluyor. Bir gün özgürlüğümü kazanmama ve tekrar çiftlik sahibi olmama yardımcı olacak. Zaman geçtikçe Nada ait işten dönüşümü daha endişeli bir biçimde beklemeye başladı. Her döndüğümde beni bekliyor ve kuşkuyla paraları saydıktan sonra ikimizin payını ayırıyordu. Israrla satış yapmam için yeni yerler bulmamı ve kazancımı arttırmamı istiyordu. Sık bir şekilde kentin kapılarının dışına çıkarak duvar yapımında görevi kölelerin başındaki denetçilere satış yapmaya çalışıyordum. Bu can sıkıcı manzaraları tekrar görmekten nefret ediyordum. Ama böylece denetçilerin ne kadar bonkör olduklarını öğrenmiş oldum. Bir gün Zabado'yu sepetlerini tuğlalar ile doldurmak için bir sırada beklerken görünce çok şaşırdım. Çok zayıftı ve iki büklüm duruyordu. Sırtı denetçilerin kamçıların izleri ve şişliklerle doluydu. Onun adına çok üzülerek bir tane kek uzattım. Aç ve vahşi bir hayvan gibi kocaman keki ağzına tıktı. Açlıktan gözü dönmüş bir şekilde bana bakınca tepsimi elimden kapmadan kaçarak uzaklaştım. ''Bugün senin sorduğun sorunun benzerini bir gün Arkad sordu.'' ''Niçin bu kadar çok çalışıyorsun?'' ''Ona Megidon'un bana çalışma hayatı ile ilgili söylediği şeyi, işimin en iyi arkadaşım olduğunu nasıl kanıtladığını söyledim.'' Büyük bir gururla ona penilerle dolu cüzdanımı gösterip, ''Yeniden özgür olabilmek için nasıl para biriktirdiğimi anlattım.'' ''Özgür olduğun zaman ne yapmak istiyorsun?'' diye sordu. Şöyle cevap verdim. ''Ben bir tüccar olmayı düşünüyorum.'' ''Bunun üzerine tahmin bile edemeyeceğim bir sır verdi bana.'' ''Benim de bir köle olduğumu bilmiyorsun herhalde.'' ''Sahibim ile ortak çalışıyorum.'' Hadangula, ''Sus!'' diye bağırdı. ''Dedeme iftiralar atmanı dinlemek istemiyorum. O bir köle değildi.'' Derken gözleri öfke doluydu. Nada sessiz kaldı. Kötü kaderini yenerek Şam'ın ileri gelenleri arasında katılmış olmasından dolayı saygı duyuyorum ona. ''Sen onun torunu değil misin? Aynı kanı taşımıyor musun? Sen gerçeklerle yüzleşecek kadar güçlü bir insan mısın yoksa hayaller arasında yaşamayı mı tercih ediyorsun?'' Oturduğu eğerin üzerine toparlanarak ezik bir ses tonuyla cevap verdi. ''Büyük baban herkes tarafından çok sevilirdi. Sayısız kahramanlıkları vardı. Kıtlık döneminde kendi altınlarıyla Mısır'dan tahıl alıp kendi kervanı ile onları Şam'a getirip sizleri açlıktan ölmekten kurtarmadı mı? Sen ise onun Babil'de hor görülen bir köle olduğunu söylüyorsun.'' Nada şöyle cevap verdi. ''Eğer Babil'de bir köle olarak kalmaya devam etseydi hor görülecekti. Ama o kendi çabalarıyla Şam'ın en saygıdeğer adamlarından biri olunca Tanrı onun şanssızlığını alarak saygıyla şereflendirdi.'' Nada bana köle olduğunu söyledikten sonra diyerek devam etti. Özgürlüğünü tekrar kazanmak için ne kadar sabırsız olduğunu anlattı. Bunu elde edebilecek parası olduğunda ise çok tedirgindi. Çünkü satışlara iyi gitmediğinden sahibinin desteğini de kaybetmek istemiyordu. Bu kararsız tutumuna karşı çıktı. Sahibine bağımlı olma artık. Özgür bir adam olmanın keyfini tekrar yaşa. Özgür bir adam gibi davranıp, özgür bir adam gibi başarılı ol. Ne yapmak istediğine karar ver ki çalışarak buna sahip ol. Korkaklığını hatırlatarak onu utandırdığım için çok memnun olduğunu söyleyerek uzaklaştı. Bir gün kentin kapılarından dışarı çıkıp bir arabaya toplanan kalabalığı görünce çok şaşırdım. Oradaki adamlardan birine niçin toplandıklarını sorunca şöyle cevap verdi. Duymadın mı? Kaçak bir köle kralın gardiyanlarından birini öldürdüğü için kanun namına bugün burada ölene kadar dövülecek. Bu olayı izlemeye kral bile gelecek. Zanlının dövüleceği bölge o kadar kalabalıktı ki keklerimi yağmalamalarından korkarak yanlarına yaklaşmadım bile. Böylece inşaata süren duvarların üzerine çıkarak kafalarının ardından olayı izlemeye çalıştım. Nebukat Nazar'ın altın arabasıyla gelişim göz ucuyla şans eseri gördüm. Daha önce bu kadar ihtişamlı kıyafetler, altın kaplama ve kadife kumaşı hiç görmemiştim. Hiçbir şey göremiyordum ama zavallı kölelerin çığlıklarını duyuyordum. Tam soylu ve iyi huylu olan kralımızın böyle bir vahşeti izlemeye nasıl dayandığını düşünüyordum ki asil bir şekilde gülüp alay etmesi üzerine ne kadar gaddar olduğunu ve duvarların yapımında kullanılan kölelerin gördüğü insanlık dışı muamelerin sebebini anlamış oldum. Ölen kölenin vücudu herkese ibret olsun diye ayaklarından asıldı. Kalabalık azalmaya başlayınca ölen kölenin yanına gittim. Göğsünün üzerine birbirine dolanmış yılan dövmesini gördüm. Bu adam korsandı. Arka tekrar gördüğümde çok değişmişti. Çok heyecanlıydı. Gör bak, köle olarak tanıdığın adam artık özgür biri. Söylediklerinde çok haklıydın. Satışlarım ve kar oranım daha şimdiden çok yükseldi. ''Sahibimin yeğeni özgür bir kadındı. Daha önce köle olduğumu hiç kimsenin bilmediği yabancı bir şehre yerleşmemizi arzuladı. Çünkü çocuklarımız babalarının kötü geçmişinden dolayı utanç duyacaklardı. İşim en iyi yardımcım olmuştu. Özgüvenimi ve satış yapma yeteneğimi tekrar kazanmamı sağladı. Beni teşvik etmesinden dolayı duyduğum minnettarlık duygusunun karşılığını biraz olsun vermiş olmak beni çok mutlu etmişti. Bir akşam swasti sıkıntı içinde yanıma geldi. Sahibinin başı dertte. Onun için endişeleniyorum.'' Birkaç ay önce kumar masasında çok kaybetti. Çiftçiye tahıl ve ballar için ödeme yapamıyor. Borç aldığı adama da ödeme yapamıyor. Çok kızgınlar ve onu tehdit ediyorlar. Düşünmeden, onun aptallıkları yüzünden endişe duyan niçin bizi olalım? Onun bekçisi değiliz ki dedim. Aptal şey, anlamıyor musun? Borç aldığı adama garanti olarak senin adını verdi. Kanunen seni alıp satma hakkı var. Ne yapacağımı bilemiyorum. O iyi bir sahiptir. Niçin? Bu problemler niçin onun başına geldi? Swasti'nin endişeleri boşuna değildi. Ertesi sabah fırında çalışırken borç veren adam, Sas adında biriyle geldi. Bu adam beni inceledikten sonra işe yarayacağımı söyledi. Borç veren adam, sahibimin dönüşünü beklemeden Swasti'ye beni götürdüğünü söylemesini istedi. Yarım kalan fırınlama işinden üzerimdeki giysiler ve kemerimden sarkan içi, penilerle dolu cüzdanımla beni apar topar oradan uzaklaştırdılar. Tıpkı fırtına sırasındaki bir hortumun çöldeki ağacı yerinden söküp dalgalı bir denize fırlattığı gibi. Çok değerli umutlarımdan hızla uzaklaştırılmıştım. Buna sebep ise yine kumar masaları ve arpa birasıydı. Sasi kaba ve duyarsız bir adamdı. Beni kente doğru götürürken ona Nada Knight için ne kadar çok çalıştığımı ve onun için aynı şekilde çalışmak istediğimi söyledim. Verdiği cevap hiç de teşvik edici değildi. Ben bu işi sevmiyorum. Sahibim de sevmiyor. Kral ona büyük bir kanyonunun bir kısmını yapmam için beni göndermesini emretmiş.'' Sahip, Sasiye daha çok köle olmasını, çok çalışıp bu işi çabuk bitirmesini söyledi. Bu kadar büyük bir işi kim çabuk bitirebilir ki? Ağaçsız bir çöl hayal edin. Yalnızca kısa çalılar ve kızgın güneş ile içilemeyecek kadar ısınan bir varil suyumuz vardı. Sonra sıra sıra adamların sabahtan akşama kadar sepetler dolu su pislikleri kazarak yumuşak ve tozlu zemine zorluklarla çıkardığını hayal edin. Yalaklara koyulan yemekleri domuzlar gibi yediğinizi hayal edin. Ne çadırlarımız ne de samandan yapılan yatağımız vardı. Kendimi bir anda içinde bulunduğum durum işte buydu. Cüzdanımı bir yere gömüp işaretledim. Ama orayı bir daha kazabileceğimden bile emin değildim. Öncelik büyük bir hevesle çalıştım. Ama aylar geçtikçe ruhumun parçalandığını hissettim. Bir müddet sonra yorgunluktan bitkin düşen vücudum ateşler içinde yanmaya başladı. İştahım kaçtığı için koyun eti ve sebzeleri zorluklarla yiyordum. Akşamları mutsuzluktan uyuyamıyordum. Acı ve ızdırap içinde Zabado'nun işi kaydırıp sırtının kırılmasını önlemek için bir planım var mıdır acaba diye düşündüm. Sonra onun son halini hatırlayarak planın iyi olmadığını anladım. Sert mizaçlı korsanı hatırladım ve kavga edip öldürmenin de mantıklı olabileceğini düşündüm. Onun kadar kanlar içindeki vücudun görüntüsünde planın işe yaramayacağını gösteriyordu. Ve en sonunda Megiddo'yu en son gördüğüm günü hatırladım. Ağır iş yapmaktan elleri nasırlaşmıştı, ama kalbi huzur içindeydi. ...ve yeryüzündeki ifadeden ne kadar mutlu olduğu anlaşılıyordu. En iyi yapan onunkiydi. Ben de çalışmayı en az Megiddo kadar istiyordum. Benden daha çok çalışmış olamazdı. Niçin benim işimde bana mutluluk ve başarı getirmedi? Megiddo'ya mutluluğu getiren yaptığı iş miydi... ...yoksa mutlu ve başarılı olabilmek sadece tanrıların elinde mi? Hayatımın sonuna kadar arzuladığım şeylere sahip olamadan... ...mutsuz ve başarısız bir biçimde çalışacak mıydım yoksa? Aklımı meşgul eden tüm bu soruların hiçbirinin cevabını bilmiyordum... Hatta aklım fena halde karışmıştı. Birkaç gün sonra tam dayanma gücümün sonuna geldiğimi ve sorularımın hala yanıtlanmadığını hissederken Sasi geldi. Sahibim tarafından gönderilen bu haberci beni Babil'e bile geri götürmeye gelmişti. Değerli cüzdanımı kazıp çıkardım. Yırtık pırtık giysilerime sarındım ve habercinin peşinden yola koyuldum. Yola devam ettikçe aynı düşünceler aklımı meşgul edip ateşler içinde yanan beynimin içinde bir o tarafa bir bu tarafa çarpıp duruyordu. Doğduğum kent Harran'ın garip bir kelimelerden oluşan ilahisini yaşıyor gibiydim. Bir kasırga gibi musallat olmasına, bir fırtına gibi davranmasına, kimsenin takip edemediği hayat akışına, talihini kimsenin önceden göremediği, neyin ne olduğunu bilmediğim için alın yazımda her zaman cezalandırılmak mı olacak, beni bekleyen başka mutsuzluk ve hayal kırıklıkları da olacak mı? Sahibimin avlusuna girdiğimizde arkadın beni beklediğini görünce ne kadar şaşırdığımı tahmin edemezsiniz. Aşağıya inmeme yardım ederek uzun zamandır görmediği ve haber alamadığı kardeşine sarılıcasına güçlü bir şekilde sarıldı. Yola çıktığımızda ona sahibini takip eden bir köle gibi arkasından gidebileceğimi söyledim ama izin vermedi. Kolunu omuzuma dolayarak şöyle dedi. Seni her yerde aradım. Tam vazgeçmek üzereyken Sivas diye rastladım. Bana borç veren adama anlattı ve o da beni asıl sahibine gönderdi. Yoğun bir pazarlık sonunda benden inanılmaz bir fiyat istedi. Ama buna değersin. Şu anda sahip olduğun başarıda girişimciliğin ve felsefenin büyük katkısı var. Megiddo'nun felsefesi. Benim değil diyerek sözünü kestim. Megiddo'nun ve senin İkinize de teşekkür ederim. Şama gidiyoruz ve ortağım olmanı istiyorum. Gördün mü dedi. Özgür bir adam olacaksın diyerek ceketinin altından adımı yazılı olduğu toprak levhayı çıkardı. Havaya kaldırdı ve yere fırlatarak yüzlerce parçaya bölünmesini izledikten sonra neşe içinde kırılan parçalar toz olana kadar ayağı ile ezdi. Mutluluktan gözlerim dolmuştu. Babil'in en şanslı adamı olduğumu biliyordum. Bu olay ile görüldüğü üzere bir iş hayatının en sıkıntılı anında en iyi arkadaşım olduğunu ispatlamış oldu. Duvar yapımında kullanılan diğer köylülerin grubuna katılıp satılmamı önleyen çalışma arzum aynı zamanda büyük babanı çok fazla etkileyerek beni ortağı olarak seçmesine neden oldu. Bunun üzerine Hadan şunu sordu. Büyük babamın altın şeker kazanmasının anahtarı çalışmak mıydı? Nada, onu ilk tanıdığımda sahip olduğu tek şey bu anahtardı diye yanıt verdi. Büyük baban çalışmayı severdi. Onun çabalarını takdir ederek fazlasıyla ödüllendirdiler. Hadan düşünceli bir şekilde anlamaya başlıyorum dedi. Onun sahip olduğu çalışkanlığı ve getirdiği başarıyı gören birçok arkadaşı çalışma arzusu duydu. Şam'da işinin sağladığı itibarın keyfini sürdü. Takdir ettiğim birçok şeyi ona işi sağladı. Ve ben bir tek kölelerin çalışması gerektiğine inandım. Nada, Hayat bizlerin keyfini çıkarabileceği birçok güzellikle dolu diye yorum yaptı. Hepsinin bir yeri var. Çalışmanın sadece köleler için olmamasından dolayı çok mutluyum. Eğer böyle olsaydı en çok sevdiğim şeyden mahrum kalmış olacaktım. Yapmayı sevdiğim birçok şey var ama hiçbiri çalışmanın yerini tutamaz. Nada ve Handan yüksek duvarların gölgesinde Babil'in muazzam bronz kapılarına doğru ilerlediler. Kapılara ulaştıklarında nöbetçiler hazır olara geçerek saygıdeğer bir vatandaşı selamladılar. Nada gururla kapıdan geçerek kentin sokaklarına doğru devam etti. Hadan her zaman büyük babam gibi biri olmak istedim diyerek ona en büyük sırrını verdi. Nasıl biri olduğunu daha önce fark etmemiştim. Bunu bana sen gösterdin. Bunu anladım. Şimdi onu her zaman olduğundan çok daha fazla takdir ediyorum. Onun gibi olmak için çok daha fazla arzu duyuyorum. Onun başarısına giden yolun sırrını benimle paylaştığın için sanırım sana her zaman borçlu kalacağım. Bugünden itibaren onun anahtarını kullanacağım. Onun gibi sıfırdan başlayacağım. Eminim bu bana şık giysilerden ve mücevherlerden çok daha fazla yakışacak. Hadan bunu söyledikten sonra kulaklarındaki küpeleri ve parmağındaki değersiz mücevherleri çıkarıp atının dizginlerini çekerek yavaşladı ve derin bir saygıyla kervan liderini takip etti. Babil'in Tarihi Öyküsü Babil'den daha büyüleyici başka bir kent yoktur. Adını bile duymak insana zenginlik ve ihtişamı çağrıştırır. Babil'deki altın ve mücevherler muhteşemdir. Bu kadar zengin bir kentin doğal olarak tropik bir lüksün bulunduğu uygun bir yerde ormanlar ve maden ocakları gibi zengin doğal kaynaklarla çevrili olduğunu düşünürüz. Ama bu durumda değil. Düz ve çorak bir alanda Fırat nehrinin yakını bir yer almaktaydı. Ne ormanları ne de maden ocakları vardı. Hatta inşaatlar için kullanacakları kayaları bile yoktu. Doğal bir ticaret yolu üzerinde bile yer almıyordu. Yağışlar ekin yetiştirmek için yeterli değildi. Babil, insanların sahip olduğu olanaklara yarattığı muhteşem hedeflerin en güzel örneğidir. Bu kenti ayakta tutan tüm kaynaklar insan gücüyle üretilmiştir. Sahip olduğu zenginliğin tümü insan emeğidir. Babil'in doğal olarak sahip olduğu sadece iki şey var. Bereketli bir toprak ve nehrin suyu. O zamanın ve hatta bugünün en büyük mühendislik girişimiyle Babil'li mühendisler set çekerek nehrin suyunun yönünü değiştirdiler ve çok geniş sulama kanalları yaptılar. Çolak alanlara kadar uzanan bu kanallar hayat veren suyu verimli topraklara ulaştırdı. Bu mühendislik açısından tarihin en önemli olaylarından biridir. Sulama sisteminin sağladığı bu kadar bol miktarda ekini dünyanın hiçbir yerinde görmek mümkün değildi. Şansına uzun süren varlığı boyunca Babil, fetih ve yağmalamanın tesadüfen olduğuna inanan krallar tarafından yönetilmiştir. Birçok kez yaşadığı savaşlar ya iç savaştı ya da onun zenginliğine sahip olmak isteyen diğer ülkelere karşı verdiği mücadeleden ibaretti. Babil'in önde gelen hükümdarları, girişimci bilge ve adil oldukları için hala tarihte yer almaktadır. Babil, hiçbir zaman bilinen dünyayı fethedip diğer ulusların onların benlikçiliğine karşı saygı duymalarını isteyecek kendini beğenmiş hükümdarlar yetiştirmedi. Babil bir kent olarak artık varlığını sürdürmemektedir. Onu inşa edip bin yıl boyunca ayakta tutan insan, gücünün bitmesiyle terk edilmiş ve bir harabeye dönmüştür. Şehir Asya'da yer almakta, beraber Süveyş kanalının yaklaşık 600 mil doğusunda... İran Körfezi'nin doğusundadır. Yuma, Arizona gibi enlemi ekvatorun 30 derece yukarısındadır. Kuru ve sıcak iklemi bu Amerikan şehriyle benzerdir. Bir zamanlar yoğun bir şekilde sulanan Fırat Vadisi bugün yine rüzgara maruz kalan çolak bir bölge olmuştur. Rüzgarın yarattığı toza karşı direnen seyrek çimenler ve çöl çalıları vardır. Yok olanlar arasındası ise verimli topraklar, muazzam kentler ve pahalı malların taşındığı uzun kervanlar vardır. Burada yaşayanlar ise küçük sürülere bakarak yaşam savaşı veren göçebe Arap çeteleridir. Bu durum Hristiyan devrinin başlangıcından bu yana devam etmektedir. Bu vadiyi topraktan oluşmuş tepeler çevrilmektedir. Gezginler tarafından asırlar boyunca bu şekilde adlandırılmıştır. Çömlek parçaları ve tuğlaların yağmurlar ile ortaya çıkmasıyla en sonunda arkeologlar bu bölgeyi dikkate almıştır. Kazı yaparak önemli bir şey olup olmadığını tespit etmek için gönderilen araştırma ekipleri Amerika ve Avrupa'daki müzeler tarafından finanse edilmiştir. Kazıların sonucunda bu tepelerin eski kentler olduğuna karar verilmiştir. Bunlara rahatlıkla kent mezarlığı da denilebilir. Babil de bunlardan biriydi. 20 asırlık bir süre içinde rüzgarların etkisiyle kumlar ile kapanmıştır. Doğal yollardan yapılan tuğlalarla inşa edilen duvarlar zaman içinde ufalanıp yok olmuştur. O zengin kent Babil'in bugünkü durumu budur. Üzerindeki pislik yığını o kadar uzun zaman kalmıştır ki bu kentin adı ancak dikkatli bir şekilde kaldırılan asırların süprüntüsü sonucunda ortaya çıkan sokaklar, soylu tapınak ve sarayları sayesinde öğrenilmiştir. Bilim adamlarının belirttiğine göre Babil Uygarlığı ve bu vadideki diğer kentler kayıtlı olarak bilinenler arasında en eskisidir. 8 bin yıl öncesine dayanan kesin tarihler kanıtlanmıştır. Bu bağlantının sağlanmasında kullanılan gereçler çok ilginçtir. Babil'in yıkıntıları arasında güneşin ekliptiği bulunmuştur. Modern astronomlar Babil'de böyle bir ekliptiğin ne zaman oluşacağını hesaplayarak onlara bizim takvimlerimiz arasındaki ilişki belirlediler. Böylece 8000 yıl önce Babil'e yerleşen Sümerlerin bu kentlerde yaşadığı kanıtlanmış oldu. Bunun gibi kentlerin kaç asır önce var olduğu bilgisi yalnızca tahminlere dayanır. Bu kentin duvarları arasında yaşamış olanlar yalnızca barbarlar değildi. Çoğu eğitimli ve aydın kişilerdi. Yazılı tarihte belirtildiği üzere onlar ilk mühendistiler, ilk astronomlar, ilk matematikçiler, ilk finansçılar ve yazı yazmasını bilen ilk insanlardı. Çorak bölgeleri tarım harikasına dönüştüren sulama sisteminden daha önce söz edilmişti. Kum yığınları ile dolu olsalar bile bu kanalların kalıntılarına hala rastlanmaktadır. Bazıları o kadar genişti ki boş olduğu zaman içinde bir düzine atı yan yana dizilmiş şekilde koşturmak olanaktı. Boyutları Colorado ve Utah'taki en büyük kanyonlara karşılaştırılabilir. Vadi topraklarını sulamanın dışında mühendisler aynı değerde başka bir proje daha gerçekleştirmiştir. Ayrıntılı bir deneraj sistemiyle Fırat ve Tris nehirlerinin girişinde olan büyük bir bataklık bölgeyi kurutarak tarımı elverişli hale getirmişlerdir. Babil'i en iyi zamanlarında ziyaret eden Yunanlı gezgin ve tarihçi Herodot dışarıdan biri olarak burası ile ilgili en belirgin tanımı yapmıştır. Yazıtlarında kendi grafik ile anlatıp halkın bazı garip adetlerinden söz etmiştir. Olağanüstü bir şekilde verimli olan topraklar ile onların ürettiği buğday ve arpa hasatlarının bolluğuna değinmiştir. Babir'in şöhreti yok olmuştur. Ama ilmi bizim için korunmuştur. Bu yüzden onların bilgilerini bize aktardıkları yöntem için onlara minnettarız. O zamanlar kağıt yoktu. Bunun yerine yazılarını zorluklar içinde nemli toprak levhalara yontmaktaydılar. Bu işlem bittikten sonra da toprak levhaları pişirerek sertleşmesini sağlıyorlardı. Boyutları 6 inçe 8 Kalınlığı ise yaklaşık bir inçti. Bu toprak levhalar yazı yazmak için bugün kullandığımız modern geleçler kadar sık kullanılmaktaymış. Bunların üzerine destanlar, şiirler, tarih krallığın bildiği kralların bir kopyası, kentin kuralları, mal sahiplerinin ünvanları, senetler ve hatta haberciler tarafından uzak kentlere gönderilen mektuplar yazılmaktaymış. Bu toprak levhalar ile orada yaşayan insanların özel hayatları ile ilgili bilgi alma şansımız var. Mesela anlaşıldığına göre bu levhalardan birinde dükkan sahibinin notları bulunmaktadır. Bu notlarda belirli tarihte altı yazılı olan müşteri bir inek getirip yedi çuval buğday ile takas yapar. İlk üçünü o anda alır, diğer dört taneyi ise müşterinin arzusuna göre muhafaza eder. Kalıntılar halindeki kentlerde gizlenen yüzlerce hatta binlerce toprak levha, kütüphaneleri, arkeologlar tarafından bulunmuştur. Babil'in olağan dışı özelliklerinden biri kenti çevreleyen kocaman duvarlarıdır. Eskiler bunu dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitleriyle karşılaştırmaktadır. Kraliçe Semiramis kentin ilk çağlarında yaptırmaya başladığı bu duvarlar ile halkın gönüllerinde güven kazanmıştır. Modern kazıcılar orijinal duvarlar ile ilgili herhangi bir kanıt bulamamıştır. Gerçek uzunluğu da bilinmemektedir. Önceki yazıtların belirttiğine göre 50 tane 60 fit uzunluğundaki bu duvarların ön cepheleri pişirilmiş tuğlalardan yapılmış ve derin bir hendek ile korunmuştur. Daha sonraki çok daha meşhur olan duvarlar ise İsa'dan önce kral Nabopolasar tarafından yaptırılmıştır. Duvarların yapımı o kadar uzun bir zaman dilimine yaymıştır ki işin bitişini görecek kadar uzun yaşayamadı. Ama adı kutsal kitapta da yer alan oğlu Nazar'a nasip olmuştu. Sonradan yapılan bu duvarların uzunluğu ve genişliği görenleri sersemletecek de ölçüdedir. Güvenilir kaynaklara göre uzunluğu 160 fit olan bu duvarlar 50 katlı modern bir binaya eşit yüksekliktedir. Genişliği ise 9 ile 11 milyon olarak tahmin edilmektedir. Tepesi o kadar genişmiş ki etrafında 6 at arabası koşturmak mümkünmüş. Bu inanılmaz yapıdan geriye kalan yalnızca hendek ve temelleridir. Hava şartları yüzünden zarar görmesinin yanı sıra başka yapılarda kullanmak üzere Araplar tarafından sökülen tuğlalar sonucunda duvarlar iyice hasar görmüştür. Fetih savaşları dönemindeki fatihlerin çoğunu zafer kazanmış orduları intikam alırcasına Babil'in duvarlarına doğru yürümüştür. Bir sürü kibirli kral Babil'i kuşatmayı başardı. O zamanların istilacı orduları pek da hafife alınmamalıydı. Tarihçiler bu tür birliklerin 10 bin atlı asker, 25 bin at arabası, 12 bin yedek yaya ve asker onların da yedeği olan bin kişiden oluştuklarını söylemektedir. Belirlenen bölgeye doğru gitmeden önce 2-3 yıl gibi bir sürede silah ve gıda ihtiyaçları temin edilmektedir. Babi kenti daha çok modern bir şehir olarak organize edilmiştir. Sokaklar ve dükkanlar vardır. İşportacılar mallarını ikametgah bölgelerine sergilemektedir. Rahipler görevlerini görkemli tapınaklarda icra etmekteydi. Krallığa et saraylar kentin içeri kısımlarında yer almaktaydı. Söylenildiğine göre bu bölgenin duvarları kentin duvarlarından çok daha yüksekmiş. Babililerin sanat dallarında usta olduklarını söylemelidir. Buna yontuculuk, resim, örme, altın işleme ve metal silahların ve tarım aletlerinin yapımı dahildir. Mücevherleri en değişik modelleri yapmaktaydı. Bunlardan birçok örnek zengin halkının mezarlarından çıkarılmış ve dünyanın en önemli müzelerinde sergilenmektedir. Çok eski zamanlarda bütün dünya ağaçları kesmek için taş uçlu baltalar, avlanmak veya savaşmak için sivri uçlu mızraklar ve oklar kullanırken Babil'in kullandığı balta, mızrak ve okların başları metalden yapılmaktaydı. Babil'liler akıllı birer finansçı ve tüccardı. Bildiğimiz kadarıyla paranın değiş tokuş yapılmasını, senet karşılığı verilmesini onlar icat etmişti. Düşmanlar Babil'e İsa'nın doğumundan yaklaşık 540 yıl öncesine kadar girememişlerdi. O zaman bile duvarlara el koyamamışlardı. Babil'in teslim olma hikayesi çok ulağandır. O dönemin önemli fatihlerinden biri olan Kraius, bu kenti fethedip ele geçirilemez duvarlarına sahip olmak istiyordu. Babil'in kralı Nabonidus danışmanları, Krayus'un gelmesini ve kentin kuşatılmasını beklemeden onu karşılamaya gidip yenmesini tavsiye ettiler. Babil ordusunun yenilgisi üzerine şehir başıboş kalmıştı. Bunu fırsat bilen Krayus, herhangi bir direnme olmadığından açık kapılardan rahatlıkla girerek kentin yeni sahibi oldu. Bundan sonra şehrin gücü ve prestiji yavaş yavaş azaldı ve birkaç yüzyıl içinde terk edilerek boşalan kent geldiği yere ihtişamının kaynağı olan yere çöle dönmesi için ve fırtınalara teslim edilmiştir. Babil bir anda hiç var olmamak üzere yok olmuştur ama uygarlığın ona borçlu olduğu çok şey vardır. Belki zaman onun tapınaklarının gururlu duvarlarını ufalayarak toza dönüştürdü ama Babil'in ilmi sürmektedir.